Hocalarım, sevgili arkadaşlar, Kitap Kültürü Okumaları bir programının final oturumuna hepiniz hoş geldiniz. 13 Mart Cumartesi günü başladığımız Kitap Kültürü Okumaları bir programında birbirinden kıymetli hocalarımızla e, bu alanın başucu kitabı sayılabilecek eserler üzerine hasbihal ettik. Oturumlarımıza Berat Açal hocamızla İsmail Erunsal'ın Ortaçağ İslam Dünyası'nda kitap ve kütüphane eseriyle başladık. Daha sonra Müstekim Arici ile Alberto Mengüel'in Okumanın Tarihi, Tuncay Başoğlu ile Johannes Pedersen'in İslam Dünyası'nda Kitabın Tarihi, Sami Arslan ile Osmanlı Kitap Kültürü, Carullah Efendi Kütüphanesi ve Derkenar Notları üzerine konuştuk. Haftalık oturumlarımıza Nimet İpek hocamızın hafta içi oturumlarıyla devam ettik. Bu oturumlarda Journal of Islamic Manuscripts'in çeşitli sayıları üzerine değerlendirmeler yaptık. Oturumlarımızın ikinci kısmına Elif Sezer Aydınlı ile Sami Arslan'ın Osmanlı'da bilginin dolaşımı, bilgiyi istinsahla çoğaltmak eseriyle başladık. Tuğbanur Saraçoğlu ile Tahir Harimi Balcıoğlu'nun medeniyet tarihinde kütüphaneler, Kadir Turgut ile Canatın Blum'un kağıda işlenen uygarlık, kağıdın tarihi ve İslam dünyasına etkisi, Mehmet Arıkan ile Brinkley-Mesik'in yazı devleti, Müslüman bir toplumda metinsel tahakküm ve tarih, ve Ertuğrul Ökten ile Necip Asım Yazıksız'ın kitap eseriyle devam ettik. Bu vesileyle kitap kültürü okumaları programı için değerli vakitlerini ayıran ve katkılarıyla bu alana dair sorularımızı çeşitlendiren ve merakımızı arttıran hocalarımıza ve katılımcı arkadaşlara yazma eserler uygulama ve araştırma merkezi adına huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bugünkü oturumumuzda, final oturumumuzda ise İhsan Fazla hocamız ile Can Batista Toderini'nin Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı kitabı üzerine konuşacağız. Sözü kendisine vermeden önce kendisini sizlere takdim etmek isterim. İhsan Fazlıoğlu, 1989 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünden mezun olmuştur. 1990-92 yılları arasında Ürdün Üniversitesi'nde ve Arap Bilim Tarihi Enstitüsü'nde bilim ve matematik tarihi üzerine araştırmalar yapmıştır. Yüksek lisansını İbnü'l-Havvam ve El-Fevaidü'l-Bahaîye Fî Kavâidil Hisâbiyye adlı eseri Tenkitli Metin ve Tarihi Değerlendirme başlıklı teziyle 1993 yılında İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Bölümünde, doktorasını Aristoteles'in nicelik sorunu üzerine 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde tamamlamıştır. 2001-2002 yılları arasında Oklahoma Üniversitesi'nde ile ilgili araştırmalar yapan Fazlaoğlu, 2005 yılında doçent olmuştur. 2008-2011 yılları arasında Mekkeye Üniversitesi, İslam Araştırmaları Enstitüsü'nde misafir öğretim üyesi olarak bulunmuş, proje danışmanlığı yapmış ve kıdemli araştırmacı olarak çalışmıştır. Halen İstanbul Medeniyet Üniversitesi felsefe bölümünde öğretim üyeliği ve bölüm başkanlığı görevine devam etmektedir. Aynı zamanda Yazma Eserler Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin de yönetim kuralı üyesi olan Fazlıoğlu, gayret ve katkıları ile bu merkezin kuruluşunda öncü bir yere sahiptir. Fazlıoğlu, felsefe, bilim tarihi ile matematik tarihi ve felsefesi üzerine yoğunlaşmakta. Özellikle bu yapıların İslam, Anadolu, Selçuklu, Osmanlı, Türk medeniyet tarihi içerisindeki gelişmelerini yazma eserlere dayanarak incelemekte ve yayınlar yapmaktadır. Bu anlamda Taşköprülüzade'de Bilgi, Bilim ve Varlık, Dil, Ahlak ve Siyaset, Akıllı Türk Makul Tarih, Huzuli Ne Demek İstediği gibi kitapları bulunmaktadır. Burada ismini zikredemediğim eserleri, kitap bölümleri, ansikabidi maddeleri, yazmış olduğu onlarca makale, bilimsel dergilerdeki faaliyetleri ve araştırma projeleriyle felsefe bilim tarihi alanına sağladığı katkılar bu alana ilgisi olan herkes tarafından malumdur. Değerli vakitlerini ayırıp okuma programımızın final oturumunda bizlerle birlikte olduğu için kendisine çok teşekkür ederiz. Eğer hocamız da uygun görürse konuşma süresince sorularınız, eleştiri ve katkılarınız olursa mikrofonunuzu açarak hocamıza iletebilirsiniz. Haricinde konuşmanın sıhhati için mikrofonlarınızın kapalı tutulmasını rica ederiz. Yine chat kısmından iletmiş olduğunuz sorular ve katkılar olursa da bu da konuşma içerisinde ve son kısımda da e, ...hocamıza iletilecektir. Tekrar hoş geldiniz hocam. Buyurun lütfen, sessizde. Teşekkür ederim. E, tüm katılımcıları... ...saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. E, bu serinin... ...son konuşmasını... ...Töderin'in Türklerin Yazılı Kültür Üzerine... ...yapacağım. Öncelikle... E, ...konuyu nasıl işleyeceğime dair bir plan... E, ...sunacağım. Ondan sonra... ...yavaş yavaş e, içeriye... ...doğru hareket edeceğiz. Öncelikle... Kitap hakkında biraz bilgi vereceğim. Kitabın telifi, tercümeleri. Akabinde Töderin hakkında biraz bilgi vereceğim. Hayatı, İstanbul'daki maceraları. Sonra eserin içine girip kaç bölümden oluştuğuna dair biraz konuşacağım. Akabinde kaynakları üzerine biraz duracağım. Ne tür kaynaklar kullanmış. Sonra önemini tebarüz edeceğim, Bizim için ne anlam ifade ediyor bu eser. Akabinde genel olarak dikkat edeceğimiz noktaları değineceğim. Son olarak da e, özellikle e, eğitim kısmını e, dikkate alıp oraya yoğunlaşıp eserin bölümleri hakkında bazı e, konulara değineceğim. Şimdi eser e, malumat e, ambarı gibi dolayısıyla pek çok açıdan okunabilir. E, ben de bu kadar kısa sürede eserin tüm bu özelliklerine değinemem. Bu açıdan belirli konular üzerine yoğunlaşacağım. Şimdi Gönn Battista Tolerini 1728'de Venedik'te doğdu, 1799'da yine Venedik'te öldü. Türklerin Yazılı Kültürü ya da Türklerin Edebiyatı diye Türkçe çevrilen bu eser ki biz burada Ali Berktay'ın e, yapı krediden çıkan e, nüstasını esas alacağız. E, niye esere deneme denmiş bilmiyorum. Kapağında bir deneme yazıyor ama onu pek anlamadım. Birinci baskısı 2012'de, ikinci baskısı 2018'de e, yazıldı. Eserin bir Türkçe tercümesi daha var. Türklerin Yazılı Kültürü ve Edebiyatı, Yeditepe yayınlarından 2018 yılında Mehmet Serdar Bekar tarafından İrstikadaki Yazmalar bölümünde çalışan e, Galatasaray Lisesi mezunu bir arkadaşımız. Sonra e, İbrahim Müteferika Matbaası ve Türk Matbaacılığı diye üçüncü bölümünü Türkçe'ye Rikkat Kunt çevirmiş 1990'da Şevket Rado yayınlamış. 2018 yılında tekrar bir baskı yaptı bu kitap Musiki kısmını Bülent Aksoy Aksay ve Mehmet Adnan Gökçen şey Mahmut Adnan Gökçen 1994'te çevirmişler 2008'de tekrar yayınlanmış bunun daha sonra İsmail Els'ın kitaplarında 3 biliyorsunuz İsmail hocam dört cilt kitabı var bu konularda. Özellikle kitap ve kütüphaneler bölümleri, ikinci cilt ve üçüncü cildi, cildi e, ve matbaalar, matbaa kısmını. Yani hem ikinci hem de üçüncü cildi, ikinci cildi kitap ve kütüphaneler, üçüncü cildi e, matbaa. Bunları eserlerinde kullandığını görüyoruz. Yani Türkiye'de tanınırlığı açısından söylüyorum bunu. Merhum Cevat İzgi, Osmanlı Medreselerinde ilim adlı eserinde yazıyor. E, Özellikle birinci cildi kullanmış. Dolayısıyla Türkiye'de e, Osmanlı, Toderi'nin Osmanlı eğitimiyle alakalı düşünceleri büyük bir konuda Cevat İzgin'in bu kitabındaki alıntılardan e, devam ediyor. Benim eserle tanışıklığım 1987'de İstika Yazmalar bölümünde, Ramazan Şeşen Hoca'nın e, direktörlüğünde ve Cevat İzgi, Cemil Akpınar'la birlikte çalışırken e, ilk defa kullandığım eseri, matematik bölümünü özellikle. E, o açıdan e, eserin e, benim e, çalışmalarım için e, oldukça eski bir e, anısı var. Şimdi bu eser yazıldıktan hemen sonra Deller Lettera, Lettera Tura Turkeska 1787 Venite yayınlanıyor. E, 1789'da Fransızcaya tercüme ediliyor. Yani hemen iki yıl sonra. Kornat başpapazı kim olduğunu bilmiyoruz. E, sonra Konisberg'de. Bugünkü adıyla Kalining, e, Kaliningrad'da 1790'da yayınlanışından 3 yıl önce Almanca'ya e, Hans Neutner tarafından tercüme ediliyor. Şimdi Almancasının bir özelliği var. Tamamlayıcı bilgiler var. Dolayısıyla bu eseri Türkçe'ye yeniden çevirirken ya da üzerine mevcut çevirileri tekrar çalışırken bu Almanca tercümeden istifade etmek lazım. Çünkü bunu çeviren kişi de e, esere katkılarda bulunuyor. E, eserin yayınlandığı tarih 1790'da. E, Burası Konisberg. Kant'ın yaşadığı bir coğrafya. Henüz Kant orada. 1804'te vefat ediyor. E, dolayısıyla e, bu eserden Kant'ın haberi olması mümkün. E, tam da zaten bu dönem biliyorsunuz aydınlanma dönemi biraz sonra üzerine konuşacağım. E, Portekiz'in Rus Büyükelçisi e, Bulgakov bu kitabı e, Rus Bilimler Akademisi'ne gönderiyor yayınlandıktan sonra. Dolayısıyla Rus kültüründe de e, müteala ediliyor. Böyle bir şey var. Şimdi e, kitap hakkında çok güzel bir hem Fransızca tercümesinin hem de o Fransızca tercümesinden hareket ederek yapılan e, şeyin yapı krediden çıkan Ali Berktay'ın tercümesine güzel bir eleştiri yazıldı. Osmanlı araştırmaları 61. sayı 2013 e, sayfa 383 398'de bu e, bunu yayınlayan Mahmut Adnan Gökçen, daha önce musiki kısmını da Türkçe'ye aktaran hoca kişi. Ee, eserin, şey, makalenin özelliği, e, İtalyanca bildiği için bu e, Mahmut Bey, İtalyanca ile Fransızcasına müzakere ediyor, karşılaştırıyor yani, mukayese ediyor daha doğrusu. Ve e, Fransızcasında pek çok yanlışın ve atlamanın olduğunu tespit ediyor. Bunları veriyor makalede. Dolayısıyla bu eser üzerine çalışırken o makale muhakkak elimizin altına olmalı. Ayrıca Fransızcasından Türkçe'ye tercüme edildiği için bu hataların Türkçe'ye de aktarıldığını dolayısıyla şu anda esi, es, elimizde Toder'in eserin tam doğru bir tercümesi yok hala. İki tercümesi var Türkçe'de. Muziki kısmı tercüme edilmiş, matbaa kısmı tercüme edilmiş ama topladığımızda henüz daha tam bir tercümesi yok. E, tabii Yenisi yapılıncaya kadar mevcut olanlar en iyisidir. Yapanlara teşekkür ediyoruz. Ayrıca biraz önce de işaret ettiğim gibi yeni bir tercümesi yapılırken muhakkak Almanca çevresindeki tamamlayıcı notları da dikkate almamız gerekiyor. Evet bu eserin harici özellikleri. Şimdi Toderini Kim Venedikli felsefe ve arkeoloji eğitimi görmüş, e, din eğitimi almış, Cizvit Babası, papazlığı yapmış ve Cizvit tarikatında baş rahipliğe kadar yükselmiş. 1781-86 yıllar arasında yani 5 yıl İstanbul'da e, Venedik Balyosu Agustino Garzoni'nin e, yanında ilahiyat alimi olarak gelmiş yani papaz olarak gelmiş ya yani. ve oğluna da öğretmenlik yapmış Garzoni'nin arkeoloji eğitim alması, papaz olması aynı zamanda e, kültürlü olması bu Venedik için e, nedir? Cizvit ama Venedik Baldyosunun e, bir tür istihbarat faaliyetlerine de katkıda bulunduğunu gösterebilir. E, Türkçe öğrenmiş e, bu beş yıl içerisinde. Hatta bir Türkçe, e, Osmanlı Türkçesi şiir mecmuası İtalyanca'ya da e, tercüme etmiş. Grekçe, Latince el yazmaları konusunda zaten uzman. Madalyonlar, e, özellikle İtalya'da çok yaygındır. Madalyonlar konusunda uzman. Para, yani numizmatik konusunda uzman. Dolayısıyla Osmanlı paraları üzerine de daha sonra yaptığı çalışmalar var. İstanbul'da bulunduğu dönemi e, dikkate aldığımızda yani psikolojisini anlamak için bu önemli. Biliyorsunuz 1750 yaklaşık tabii, sanayi devriminin başladığı bir dönem artı Av Fransa'da aydınlanma dönemi başlıyor ve e, bilim devrimi dediğimiz 17. yıldaki gelişmeler yeni bir form kazanıyor e, ve bilim tarihi açıdan baktığımız zaman da Avrupalıların Artık e, klasik gelenekten ister Yunan olsun ister İslam olsun tam anlamıyla koptukları ve zihni bir istiklale kavuştukları dönem. Yani kendi yaptıklarını anlamlandırmaya başladıkları bir dönem. E, Toderini'nin geldiği dönemde ise İstanbul'da mühendisaneler kurulmuş zaten 1773'te. Kendisi 1781'de geldiğine göre yaklaşık bir 10 yıl sonra. E, İstanbul'da Fransız hocalar var. Yani bunları e, ilişkileri anından biliyoruz. Avrupalı seyyahlar İstanbul'da cirit atıyor. Ee, ve e, Avrupa'nın çeşitli ülkelere mensup doktorlar, tabipler İstanbul'da e, belirli muayenehanelere sahipler. Geldiği dönem 27. Osmanlı Sultanı, 1. Abdülhamit dönemi, 1. Abdülhamit Sultan, 1. Abdülhamit 1774-1789 tarihler arasında tahta. Bu dönemin önemli olayları Küçük Kaynarca Anlaşması, 1774'te yeni yapılmış Osmanlı'nın tahtı, e, Tabanı gördüğü dönem biliyorsunuz. Bu dönem 1774. Ee, İran savaşları 1775-79-4 yıl süren İran savaşları bu dönemde yapılmış. Rusların Kırım işgali bu dönemde gerçekleşmiş. Psikolojiyi anlamak için bunlar önemli. Rusya-Avusturya savaşları var. Ve en önemlisi de yangınlar. Ve bu yangınlar bildiğimiz normal yangın kundaklama yoluyla. Hangi istihbarat teşkilatları bunu yapmışsa kundaklama yoluyla Çıkan üç büyük yangın var. Toplamda 28 bin ev ve dükkan İstanbul'da yanıyor. Bunların içerisinde kütüphanelerinde olduğunu düşünebilirsiniz. Samatya yangını, Balat yangını, özellikle Cibali yangını yirmi bin evin e, kül olduğu bir yangındır. Ve ayrıca mimari eserlerin e, bu dönemde yine yapılmaya devam ettiğini biliyoruz. Özellikle e, Bilinci Abdülhamit Külliyesi e, bu dönemin önemli mimari eseridir. Şimdi e, Osmanlı entelektüel hayatına ayrıntılı bakamayız ama Fodil'in İstanbul'da olduğu dönemde İstanbul'da en önemli entelektüeller kimler? Bir Şekerzade, Feyzullah Sermet, Mustafa Sıtkı'nın talebesi olarak e, matematikçi, hatlat, şair. Zaten e, ilk logaritma e, eserini e, Avrupa dillerinden Türkçe çeviren kişi. Dolayısıyla Avrupa kültünü bilen Osmanlı aleme. Genelbibi İsmail Efendi, gene İsmail Genelbibi yani 1790 ölümü. Bu dönemde hayatta büyük ihtimalle bunların hepsiyle görüşüyor Töderi'nin. Çünkü ilişki onu bize onu gösteriyor. Genel bir de Avrupa kültürünü bil, haberdar olduğunu biliyoruz. Çünkü mühendisanelere de baş hoc hocalık yapıyor. Ve e, algoritma tercümesi, logaritma tercümesi var. Çinari İsmail Efendi, e, astronom 1790'da yine İstanbul'da bu dönemde Kasin'i zici tercüme etmiş, Klor'ı zici tercüme etmiş, iki zici tercüme etmiş Avrupa dilerinden. Baş hoca Risi'nin ifkı tamani yine ee, Avrupa dillerinden özellikle İngilizce'den e, Hendese Oklidin elementlerini tercüme etmiş 1817 ölümü yine bu dönemde aktif ve Gevreksade meşhur hekim 1801'de ölmüş bu da Batı dillerinden hareket ederek e, Osmanlı Türkçesine eserler kazandırıyor bunları şu için verdim çok alim var ama Batı'yı bilen e, Batı'dan bir şekilde eser tercüme etmiş alimler bunlar Todorini'nin e, iletişim kurduğu ilişki kurduğu insanlar e, o açıdan İstanbul da bulunduğunda Tudor'un İstanbul'da nasıl bir kültür havası var, nasıl bir entelektüel çevre var? Bunu üç aşağı beş yukarı <gülüyor> görmüş olduk. Şimdi eser aslında 3 cilt olarak yayınlanıyor. Ee, ve bu Türkçe çeviri 3 küçük cilt tabii çevrildiğinde tek cilt haline getirilmiş. E, o açıdan eserin her bir cildi ayrı ayrı mutalaa edilmeli. <gülüyor> Çünkü dediğim gibi malumat ambarı gibi, bombardıman yani. Her şey bilgi doldurma cümle yok neredeyse. <gülüyor> cilt Türklerin eğitimi <gülüyor> yani Türk eğitim hayatıyla alakalı Bir, birinci fasıl genel özellikler <gülüyor> daha sonra ilimler <gülüyor> yani sırayla dini ilimler, dil ilimleri, mantık, kelam, <gülüyor> felsefe, Allah Allah nazar mı değdediniz bana ne yaptınız? Çok hızlı konuşuyorum Sami. <gülüyor> Afiyet evet, olsun hocam. Yok. E, su içesiniz gelmiş herhalde. Evet. Ee, <gülüyor> Sırayla Osmanlı'nın müfredatını, ders müfredatını ayrıntılı bir şekilde e, <gülüyor> daha, ne, Osmanlı Osmanlı müfredatını. Ders kitapları yani ayrıntılı bir şekilde inceliyor. Akabinde şiir ve musiki üzerine ayrı bir fasıl açıyor. Yani çok ayrıntılı inceliyor. Osmanlı şiiriyle, Osmanlı musikisini e, her biri ayrı bir bölüm gibi neredeyse. İkinci kitap ise Medreseler ve kütüphaneler, medreselerde tabi İstanbul medreselerini inceliyor önemlilerini. Burada mimari yapı, öğrencilerin sayısı, hocaların sayısı maaşlara kadar gidiyor. Çok ayrıntılı gözlemleri var. Yani öyle e, kal çalak kalem geçmeyelim. Yani. Ne maaş alıyorlar onları bile söylüyor. Kütüphanelerden de yine önemli kütüphaneleri inceliyor. Bunlar üzerine duracağım. Bunların banilerinden bahsediyor, kitap sayılarından bahsediyor çalışanlardan, çalışanların maaşları e, listeler yani e, fihristler, kataloglar ve bunlardan örnekler e, veriyor. Üçüncü ciltte Türk matbaacılığını alıyor. Birinci Türk matbaası yani İbrahim Mütteferika matbaasını işliyor. Sonra kapanışı ve on, tekrar ikinciye kuruluşu Abdülhamit döneminde birinci Abdülhamit döneminde ve burada basılan kitapları çok ayrıntılı bir şekilde bundan bahsedeceğim ve özelliklerini bize veriyor. Bu da <gülüyor> Şeyin, bu üç ciltlik eserin ana başlıkları. Tamam. Şimdi kaynaklarına bakalım. Ne tür kaynaklar kullanıyor e, Töderini? Bir kere kendi tecrübeleri. E, nedir kendi tecrübeleri? Çok iyi bir gözlemci. Zaten zannediyorum görevi de bu. E, kütüphanelere gidiyor, çalışıyor, ulaşıyor. E, önemli ondan sonra şey, pazarları, sahafları geziyor, ee, inanılmaz bir kayıt alıyor, gözlem kaydı var yani adamın. Akabinde top, malzeme topluyor, inanılmaz malzemeler topluyor, el yazmaları topluyor, aletler topluyor, güneş saatleri, astronomi aletleri, Türkçe basma eserler, haritalar, takvimler bunlardan yeni geldiğinde bahsediyor, örnekler veriyor. Ve bunları daha sonra Venedik'e götürüyor. Büyük koleksiyon kuruyor kendisi. Ee, İstanbul'da ciddi bir e, Osmanlı bilginleri ve bürokratlarıyla bir network oluşturmuş. Tabi burada e, Venedik e, elçiliğinin e, imkanlarını da kullanıyor. E, tanıştığı kişileri isimlerini vererek zikrediyor. Ve onlardan hangi açılardan faydalandırır? Mesela resim çizdirdiği insanlar var. Efendim bazı Arapça yazmaları. Anlamak için birlikte çalıştığı bazı tercümeler yaptırtıyor parayla. İşte bunu İtalyanca bilene diyor ki İtalyanca'yı tercüme et filan. E, bu şeyler e, tanıştığı kişiler çok geniş. Valide Sultan'ın e, nedir baş hocasından tut, bürokratlara kadar. Efendim e, kütüphanecilere kadar çok geniş bir ağla sıkı ilişki içerisinde bir de bunların arasında özellikle Türk uzmanlarla özel bir ilişkisi var. İsmini veriyor işte diyor ki Müderris İbrahim matematikte uzman işte şu falanca Ahmet şu, şu konuda uzman diye e, bunlara e, dediğim gibi bazen e, belirli konularda onlardan yardım alıyor. Beraber metin okuyorlar Biz beraber çeviriyorlar eserleri e, resim çizdiriyor filan. Bir de tabii yabancı kültür, yabancı olup da Türk kültür uzmanları var İstanbul'da o dönemde. Çeşitli elçiliklerde, Çin nedir? İngiliz elçiliğinde, Rus elçiliğinde, şu elçilikte bunlardan da faydalanıyor. Ya da gidip gelen seyyahlarla görüşüyor. Dolayısıyla hem Türkler hem yabancılar o dönemde İstanbul'daki tüm entelektüel çevrelerle sıkı bir ilişkisi var. İkincisi Avrupalıların çalışmalarını kendinden önce yapılmış Avrupalıların çalışmalarını çok sık kullanıyor. Bu çalışmalarda büyük oranda bin, e, 17. yüzyılın ikinci 1675 ile 75'ten sonra başlıyor e, profesyonel anlamda. Meniski'nin çalışmasını kullanıyor. Leksikona, Leksikon arabiko persiko türkika diye bir sözlük meniski. Sık sık atıf yapıyor. Herbolot'un Biblioteca Orientalia yani Doğu Kütüphanesi'ni çok kullanıyor. Bu kitap İtalyanca yazılmış, daha sonra Fransızca tercüme ediliyor. Burada da Arapça, Farsça, Türkçe şiir örnekleri çok fazla. Bundan faydalanıyor. Sonra <gülüyor> şey, Donado diye bir İtalyanın, Venedikli bu. 1688'de Venedik'te yayınladığı Türk literatürü tarihi bir cilt olarak yayınladığı bir kitap var. Bu adam 1681 ve 84'te İstanbul'da bulunmuş. Yine Venedik Balyosu'nu İstanbul'da bulunmuş. Venedik Balyosu yani bizzat Venedik Devleti'nin temsilen. Ee, şimdi bunun özelliği şu e, bu Donado'nun yazdığı kitabın özelliği şu Hezarfen Hüseyin Efendi'nin e, meşhur bir eseri var biliyorsunuz Terkheysül Beyan Fi Kavaniyne Ali Osman Bu eseri kısmen tercüme ediyor İtalyanca'ya. Adamlar Tabii şey, Hüseyin Fendi yaşıyor o dönemde. Çok iyi arkadaşlar, arkadaşlıkları da sürüyor zaten. E, dolayısıyla e, bu kitaplardan yararlanıyor. Sonra Galant'ın, Galant'ta 1715'de vefat eden, e, Binbir Gece Masallar'ın ilk defa Fransızca'ya tercüme eden, İstanbul'da bulunan, İkinci e, Viyana Bozgun'dan sonra e, görüşme heyetlerinde Avrupa'yı temsilen, e, görev yapan, Önemli bir oryantalist ve e, Avrupa devletlerinin Türkiye, nez Osmanlılar nezdindeki e, uzmanı diyelim. Uzun yıllarını Anadolu'da, Arap ülkelerinde, Osmanlı-Arap coğrafyasında geçirmiş biri. Bunun çalışmalarından faydalan. çok çalışması var. Binbir Gece Masalılar'ın tercümede başka eserleri var. Türk kültürü hakkında Osmanlı, İslam kültürü. Bunlardan Toderini faydalanıyor. Bir de Marsigli'nin 1700'de vefat eden, bu da İtalyan. Ee, 1679'da İstanbul'da bulunuyor ee, Hezarfen Hüseyin Efendi ile arkadaş, Müneccinbaşı Ahmet dedi arkadaş ve Ebu Behram Eddi ile arkadaş. Yani biz ne zannediyoruz? Bunlar birbirini tanımaz etmez bilmez olsa da görüşüyoruz. Öyle bir şey değil. Ahmet dediği hepiniz duymuşsunuzdur. Büyük tarihçimiz, filozof aynı zamanda ee, Marsigli onunla arkadaş. Görüşüyorlar, konuşuyorlar. Hatta ona e, şey veriyor. Nedir Astronomi kitapları veriyor bazı şeyi tartışıyorlar mesela İstanbul'un enlemini tartışıyorlar Asronik bir tartışma yapıyorlar en, hangi enlem dairesinde bulunuyor İstanbul gibi mesela. Hazer Fen Hüseyin Efendi'yle mektuplaşmaya devam ediyor İtalya'ya döndüğü zaman Ebu Behra Mehmet Dimeş'iyle coğrafya üzerinde tartışmalar yapıyor çünkü Ebu Behra Mehmet Dimeş'i o sırada Atlas e, şey, Major tercümesi yapmış dokuz cilt e, dolayısıyla bunların kitapları e, te tecrübelerini e, ele aldı. Metinler var Tödelini bunlardan da faydalanıyor. Aynı zamanda Tödelini İstanbul'da eski, e, hem çalışırken hem de Venedik'e Venedik döndüğünde kitabı yayınlarken Avrupa'dan kitap da getirtiyor mesela. Diyor ki şu kitabı İtalyadan getirdim, şu kitabı işte İsviçre'den getirdim, şunu şuradan getirdim diye. E, özellikle İstanbul'da bulunan diğer yabancı ülke misyon şeflerinin, e, sefirlerin e, kütüphanelerini de bunun için kullanıyor. İşte İngiliz Büyükelçisi'nde şu kitabı aldım, bana şu kitabı lütfetti, verdi falan gibi. Ya da işte şu sikkiyi gösterdi bana gibi. E, dolayısıyla Türkler hakkındaki hemen hemen e, tüm kitaplara, kaynaklara sahip. Ve şunu söyleyeyim, inanılmaz bir şey var, literatür var Türkler hakkında. Bunlar çalışılmadı henüz doğru dürüst. Bunları çalışmak lazım. Evet. Şimdi bu da kaynakları. Önemine gelelim. Yani bu üç cildi çalıştığımızda biz ne kazanabiliriz? Bunların bazılarını çıkarttım. Yani e, açıkçası bu kitabın Sami Hocam ciddi bir tercümesini hazırlatmak lazım. Çok ciddi bir e, Biraz. Hocam 7TB tercümesi biraz daha e, makbul diyorlar e, karşılaşımla evet, yapanlar. Biliyorum evet. çünkü Serdar e, İstika'da yazmalar bölümünde çalıştı. Ben çalışırken de bir süre oradaydı. Daha iyi olabilir. Bende o tercüme var da bulamadım onu açıkçası. Bu salgın sihirinde nereye koydum bulamadım. Ee, belki onu onu da dikkate alıp dediğim gibi Almanca eklemeleri dikkate alıp yeniden kitabı hazırlamak lazım. Ee, çok önemli olduğunu görüyoruz. Bir kere Eyvallah. Türk eğitim tarihi, öğretim tarihi, müfredat programları üzerine çalışanlar muhakkak medrese tarihi çalışanlar, eğitim kurumları, medreseler çalışanlar muhakkak bu kitaptan bu kitabı kullanmak zorundalar. Ee, Osmanlı döneminde bilinen ve yaygın olan ilim dalları, yani bilim tarihi açısından ve bilgi tarihi açısından da çok önemli. Ee, kitaplar, Osmanlı'da dolaşımda olan kitaplar, e, tedavülde olan kitaplar, önde olan kitaplar neler? Kütüphaneler, özellikle kamus kütüphaneleri ve saray kütüphanesi. Hatta burada arada musaf tarihi çalışanlar, musaf tarihi ile alakalı yeri gelmeye önemli bilgiler veriyor. Müsraf müsalarını inceliyor. Avrupa'daki nüshaları atıf yapıyor. Osmanlı kütüphanede bulunan nüshafları müsra, e, inceliyor filan. Dolayısıyla ciddi bir yazma birikimi var adamın. E, mimari konuda e, çalışanlar da medreselerin, o kütüphanelerin e, hatta Kabe'nin mesela mimarisi hakkında bilgi veriyor. Verdi, o şunu öğreniyoruz mesela. Kabe'ye e, giden tabi Hristiyanlar, Yahudiler yani Müslüman olmayanlar Kabe'ye gidemediği için e, İstanbul'da bulunan bazı Fransız ya da işte Avrupalı şeyler bilginler diyelim e, Türk Hacca giden Türk bilginlere özellikle resim yeteneği olan bilginlere ücreti mukaveyinde Kabe'nin ya da Mekke ve Medine Hicaz'da bulunan önemli binalar resimlerini çizdirtiyorlar. Mesela bunu kutularından öğreniyoruz. E, dolayısıyla o resimler mesela bugün var mı yok mu çeşit hangi neredeyse İtalya'da Fransa'da onlar da bulunabilir. Özel resimler yaptırtıyorlar ve bunlar üzerinden hareket ederek Kabe'nin, işte Mescid-i ve Hicaz'da bulunan diğer önemli yapıların mimari üzerine cümleler görüyorsunuz. Ama özellikle İstanbul'daki kütüphaneler, medreseler hakkında mimari bilgiler bazen ayrıntılı. Edebiyat tarihi çalışanlar muhakkak şiir, Osmanlı şiiri, e, yapısı hakkında bilgiler veriyor. Şiir tercümeleri veriyor. E, tercüme edilen şiirleri kendisi tercüme etmiş edilenlerden. Musiki e, Osmanlı Musiki üzerine yine çalışanların dikkate alması gereken bir kitap. E, ondan sonra toplumsal hayat. Osmanlı toplum hayatı Osmanlı alimleri Osmanlı insanı Osmanlı devlet adamları sos, toplum sosyolojisi inanılmaz bilgiler var. Yani Bazen psikolojik analizler var. E, bu açıdan çalışması lazım. Bilim aletleri çok ilginç bilgiler veriyor. Pusula, güneş saatleri, mekanik saatler, dürbün, teleskoplar filan. İrgen'in bunlar atıf yapıyor. Kendisi bazen bu aletleri para verip yaptırtıyor. Kendisi masanın üzerinde işlemen duruyor diyor bari şöyle bir özelliği var filan diye. Matbaa zaten üçüncü cilt matbaa. Türk matbaa tarihi çalışan herkes buna atıf yapmak zorunda. Osmanlı iktisadi yapısı konusunda maaşlar veriyor dediğim gibi. Yani maaş nasıl veriliyor, nasıl ediliyor bu konuda. E, hukuk e, konusunda, Osmanlı hukuku konusunda bazen uzun analizler yapıyor. Bir de Batı ve Osmanlı mukayes konusunda çalışanlar e, muhakkak bu metni göz önünde bulundurmalı. Şimdi e, genel dikkatlere şöyle biraz değinelim e, kitabın. Bir kere dini değerler dışında son derece objektif bir kitap. Yani tabii ki gayet doğal o dönemin e, meşruiyet kaynağı din İslam'da bir onlara göre küfür. Biz nasıl onlara kafir diyorsak onlar da bize kafir diyor yani. O açıdan e, dini değerler açısından öznel gayet de doğal bu ama son derece objektif. Elden geldiğince objektif bir eser geri geldiğinde olumlu şeyleri söylüyor, geri geldiğinde de acımasız bir şekilde eleştiriyor. Ee, özellikle Avrupalıların Türklere ilişkin tasavvurlarına ağır eleştiriler yönetiyor. Yani cahillikten bunları söylediniz diyoruz, bilmiyordunuz. Ee, dolayısıyla samimi bir şekilde söyleyeyim, Toderini'nin Osmanlı tasavvuru bugünkü onların torunları olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına daha insaflı. Buna her grup dahil, ha? onu da söyleyeyim. Çünkü bilgiye dayanıyor adam, yani ezberi konuşmuyor yani bizim gibi. Şimdi bazı örnekler e, okuyacağım size ben. E, özellikle giriş bölümü iki, e, yaklaşık 3,5 sayfa son derece önemlidir e, bu açıdan. E, mesela sayfa 24'te diyor ki, burada Türklerin hiçbir edebiyatı olmadığını ileri süren Barındatot'un görüşlerini çürütmekle uğraşacak değilim. O bu konuda hiçbir araştırma yapmamış, hiçbir şey okumamıştı. Böyle bir çürütme işine girişmek boşa çaba olur. Ya vakit kaybediyor yani. Zaten ileri sürdükleri alim personel tarafından yerle bir edilmiştir. Nihayet şunu da belirteyim ki bu eser Bay e, Tot'un, Bay Savarini ve daha birçok yazarın Türk edebiyeti hakkında nedenli yanıldıklarını hiç böyle bir niyetleri olmasa da zaten ispat edecektir. Yani benim derdim aslında onları yanlışlamak onların yanlış olduğunu ispat etmek değil ama kitabın doğal sonucu onları zaten çürütüyor diyor. Hem de bu edebiyat iyi niyetli bütün Türklerin, bak bu cümle de önemli şimdi, bak objektifliğe bak hem de bu edebiyat iyi niyetli bütün Türklerin bana kesin bir dilli ifade ettikleri gibi son 60 yıldan beri en parlak çağından geriye düşmüş olsa bile yani kendi döneminde 1780'deki Türkler bizim edebiyatımız 60 yıl önce daha iyiydi, bizde bir gerileme var ama Demellerle abi burada bir çok parlak bir edebiyat diyor. Fakat şimdi dikkat edin Türkiye'deki modernleşme konusunda en çok dayanan isimlerinden biri bana tuttur Türkiye'de. Üç i̇şte açılarından tutun, hep bana da tutu olarak konuşulur. Adam diyor ki cahil bu diyor yani. Edebiyattaki evet. o gerilemenin şeyini neye bağlayabiliriz hocam? O detaylarına ee, girmiyor belki ama... Yani girmiyor ama yani büyük ihtimalle Lale devrimine dikkat alıyor. 60 yıl geriye gidersen Lale Devri'nin büyük bir parlaklık var. Tercüme faaliyetleri başlamış. Ee, i̇nanılmaz isimler var. Yani 40'a yakın büyük isim var o dönemde. Felsefede, sanatta, edebiyatta şairler var. Nedim Şubu. Ee, dolayısıyla belki o Türkler, yani İstanbul'da Türkler, oraya nispetle kendi işlerine yaşadıkları dönemi biraz geri kabul edebilirler. Çünkü üçün Selim'le de biliyorsunuz işte şey Galip'le ve Dede Efendi'ler gelecek. Bu açıdan Türkler böyle bir şey söylüyor olabilir. Yani biz 60 yıl önce daha iyiydik ha. Şimdi iyi ama 60 yıl önce daha iyiydik diyorlar. Yine mesela sayfa 44'te e, bunlar örnek metinde çok bulabilirsiniz böyle. E, diyor ki işte Türkler için diyorlar ki diyor şeyde bu Montesquieu çok yidiriyor. Özet için diyor Doğu despotizmi kavramını temellendirmek ne? için Osmanlılar hakkında, İranlılar hakkında yalan söyleyip durdu diyor. Bu kadar açık konuşuyor ya. Yani. Bir kavram geliştir diyor Doğu despotizmi. Biraz sonra hatırlayacağım. Bunu temellendirmek için, bunu doğrulamak için yalan söyledi diyor. Mesela diyor ki işte Osmanlılar mülkiyet hakkına saygı duymaz. Ya bu sayfa 44'te diyor ki böyle bir şey yok diyor. Çünkü şeriat zaten mülkiyet hakkını gerektiriyor. Onun sadece Müslümanlar değil. Müslümanlar, Ermeniler, Rumların da mülkiyet hakkı var. Bunlar sallıyor diyor. Hatta şurada diyor ki monteski o kadar diyor zırvaladı ki bu konularda gerçeklikten çok uzaklaştı diyor. Onun yaptığı Doğu despotizmini kanıtlamak amacıyla yalan yanlış kanıtlar ile sürmekten ibarettir. Montesquieu Türkiye'de ne kadar kullanılıyor Osmanlı eleştirileri için? Ya kusura bakmayın ben Muhafizakir Camii'nin bir çocuğuyum. Muhafizakir Camii'nin en önemli entelektülleri Montescu'nun Doğu desp despotizmine atıf yaparak Osmanlı üzerine konuşurlar. İsimlerini verirsen bazılarınız şeyi kapatabilir. Ee, şeyden Toplantıdan çıkabilir ya. Yani. O zaman verleyelim yaş hocam. Yaşınız müsait değil çünkü bu konularda. Hepinizin aa filan e, insan Fazlalı, Çamur Matri deyip kapatacağınız isimler bunlar. Ama biz bunlardan dinledik bu büyüklerimizden. Doğu despotizmi, Doğu despotizmi kime? Montescu'ya. Ama ne diyor Töderin'e? salıyor diyor ya. Yani. Evet. hocam bu e, baron de todun e, metni de şey Türkçesi var muhtemelen Avrupa'da yani burada kaldığı için adam Avrupa'da falan okunmuş galiba ki mesela başka kendisinden sonraki eserlerde bunda da olduğu gibi e, atıflar çok oluyor bu e, de şeyine metnine kim yapıyor baron de Tod mu baron de tot'un metni ne o, onun metni Türkçesi de var tercüme etmişler Mesela aradan işte burada da Toder'in de olduğu gibi başka metinlerde atıf yapıyorlar yani ondan bayağı bir şey öğrenmişler. Yani doğru yanlış. Okunmuş yani da Baranda Totuncu okunmuş. Ee, Toder'in şimdi şöyle bu biraz sizin geriye doğru tasavvurlarınızla alakalı bir şey. Baranda Totuncu size malzeme sunuyor. Ee, sizin olumsuz önermelerinizi destekleyecek, onun için onu tercih ediyorsun. Algıda seçicilik bu. Algı sadece hissi bir algı, akli algı diye bir şey var. Aklınızda ona göre seçici davranıyor, metni okurken de ona göre davranıyorsunuz. Kendi kanaatlerinizi destekleyen önermeler öne çıkıyor, diğerleri geri çekiliyor. Ee, burada yine e, kendisi bu söyle, yani ben bakın bu konuda tek değilim demek için sayfa 45'te diyor ki, İngiltere Kralı'nın tam yetkili elçisi olarak yıllarca Türkiye'de kalan Porter, Montesquieu'nun iddiaları karşısında haklı olarak şaşırıp kalmıştır. Ne oldukları tam anlaşılamayan nedenlerin aldatmacasına uğrayan saygıdeğer başkan yani bu Porter, Türklerin elinden mülkiyet hakkını, miras ve kalıtım hakkını çekip almış gözüküyor. Yani bu şey için diyor Montesquieu için. Türklerden miras yoktur. Mülkiyet yoktur bu deyip durmuş adam diyor. Miras hakkında kızları ve kadınları mahrum ediyor. Medeni kanunları neredeyse yok sayıyor. Ona bakılacak olursa padişahın despotizmi bu imparatorlukta her türlü kanun YouTube yok etmiştir. Montesquieu'nun dedikine bakarsak. Hatta bir yerde diyecek ki bir kere şeriatın olduğu bir kültürde despotizm olamaz diyor. Bakın sayfa 46'da. E, bu teokratik yönetim yani Osmanlı'nın despotizm önünde en büyük engel bizatihi teokratik olmasıdır diyor. Yani şey sultan despotizm yapamaz çünkü şeriat engelliyor adamı diyor. Çünkü diyor teokratik yönetim hükümdarın milletin haklarını ve yasaları çiğnemesini önler. Bakın bunu söyleyen Todorini yani gavur bunu söylüyor. Bize, biz gavur dediğimiz adam ama biz ise tam tersini söylüyoruz. Biz şeriatın kendisi despotizmi önler diyor. Onun için Osmanlı yönetimi öyle Doğu despotizmi kavramının altına düşmez diyor yani. Tamam mı? Ee, bunlar bazı örnekler çok var. Mesela sayfa 57 de, 50 de, evet 50 de Osmanlı siyasetini anlatıyor. Ne kadar e, sofistik olduğunu, ince olduğunu falan bundan bahsediyor. E, diyor ki evet diyor pratik siyaset biraz problemli gözükebilir çünkü e, nedir onun adı e, pratik siyasette bazen katakulli yapmak, hile yapmak son derece e, gerekiyor olabilir. Ama diyor kitaplarına baktığınız zaman Kralizade'nin kitabını veriyor bir sürü metin zikrediyor. bunlarda diyor teorik siyaset e, son derece e, ya da siyasetnamelerde anlatılan siyaset şeydir, e, çok düzgündür diyor. Hatta bir yapıyor diyor ki, Machiavelli'nin prensinin ne baktığınız zaman Türkler'deki siyaset ne kadar kötü olursa olsun, Machiavelli'nin siyaseti kadar aşağılık olamaz diyor. Sapıktır diyor. Machiavelli'yi sevmiyor. Dindar olduğu için. Ya, Machiavelli siyaseti bizde varken diyor, Osmanlı siyasetini eleştirmeyelim diyor yani. <gülüyor> Osmanlı siyaseti ne kadar kötü olursa olsun Machiavelli kadar olamaz çünkü teorik metinde de kötü diyor. Hiç bunların teorik metinlerinde ve bir örnek veriyor. Diyor ki Sultan 3. Mustafa bu eserin Türkçe'ye tercüme edilmesini emretmiş. Ondan sonra çok sapkın olduğunu görünce Prusya kralının anti-mahkevelinin de tercümesini emretmiş. Biliyorsunuz Prusya kralı e, Frederick anti-mahkevel diye bir kitap yazıyor kendisi. Yani mahkevelinin siyasetini eleştiriyor. Bunu da Sultan 3. Mustafa Türkçe'ye tercüme ettiriyor. E, Ve burada yine sayfa 51'de şöyle bir şey veriyor. Osmanlı İmparatorluğunda ekonominin düzenli işlemesini sağlamak için uyulan düzen, Türk siyasetinin çarpıcı ve övgüye değer yönlerinden biridir. Marsikli'nin çok haklı olarak belirttiği gibi bu durum, istihdam ve hesapların doğruluğu konusunda fevkalade bir düzen getirmektedir. Ekonomiyi mahveden sayısız yolsuzluğu yok etmek için Hristiyan devletler buradan, bu sistemden yararlanmalıdır diye bu, dönemi bitiriyor. Yani adamın bakışı e, kısaca bu. Başka çok örnek var. E, ben onlara tek tek geçmeyeceğim. E, yine eser okuduğunuz zaman dikkat edilen genel bir kuralda, şey genel bir özellik de şu. Avrupa kütüphanelerinde İslam ve Türkler hakkında ne kadar çok eser olduğunu görüyorsunuz. Bunlara Türk Töder'in sık sık atıf yapıyor. Yani e, ister İtalyanca, ister Fransızca, ister Latince olsun İnanılmaz inanılmaz eserler var. Biz mesela bu eserlerin çoğunu biliyor muyuz? Bundan emin değilim. Akabinde diğer dikkat edilecek bir şey İslam ve yani İslam klasik İslam dönemine ait ya da Osmanlı dönemine ait eserlerin Avrupa dillerine tercüme hızı. Özellikle matbaada basılan eserler neredeyse bir yıl içerisinde Avrupa dillerine tercüme ediliyor. İbrahim Teferrika'nın bastığı kitaplar ya da daha sonra basılan kitaplar işte kronikler olsun, sözcükler olsun hemen bunu e, Avrupa dillerine tercüme ediyorlar. Sıkı bir takip olduğunu e, görüyoruz e, ya da Katip Çelebi'nin eserlerinin hızlı bir şekilde tercüme edilmesi gibi. Kitabın bir de hep Türk tarihi açısından, Osmanlı tarihinden e, önemini konuştuk ama Avrupalı ülkeler, krallar ve yazarlar hakkında da çok ilginç kanaatler var e, onlara da işte Fransız Fransa'dan bahsediyor. işte ne bileyim Hollanda'dan bahsediyor. Şuradan Buradan bahsediyor. Oradaki yazarlardan bahsediyor. Onlarla ilgili de satır aralarında müthiş tespitler yapıyor. Mesela inanılmaz bir Voltaire düşmanlığı var. Voltaire eleştirisi var. Ee, o kadar ağır yükleniyor ki Fransızca tercümesinde dipnotta Fransız mütercim o da bir papaz olmasına rağmen Voltaire'i savunmak zorunda kalıyor. <gülüyor> ya o kadar da değil ya. Bu bizim adamımız yani. Fransız yani. Bir İtalyan'ın, bir Fransa bu kadar yüklenmesi de doğru değil gibi. Montaigne, dinsiz, ateist, ateistlerin başı, efendim üç kağıtçı, bir şey anlamayan, böyle çok olur yani tabii bunda haksız adam, neticede iyi bir yazar yani, ee, eleştirdiğini görüyoruz. Evet, şimdi eğer buraya kadar sorunuz yoksa arkadaşlar ya da katkınız e, artık içe, içine girmeye başlayacağım. Birinci bölüm, ikinci bölüm, üçüncü bölümdeki önemli noktalara. Yine benim kendi zaviyemden e, işaret etmeye başlayacağım. Var mı? Daha. Yarısını burada bitirdik. bu ilişkiler ağından bahsetmiştiniz. İzlel ee, evet. ikinci arkadaşımız e, Doğson ile herhangi bir ilgisi olmuş mudur? Diye Şimdi, sormuş. Doğson. Ben bu ismi hiç görmedim evet, burada. Hı hı. Yok görmedim. Bir de on gözlerde bir bakayım. Açıkçası hatırlamıyorum. Ee, Serat bak şey diyor. Yedi tepe ceviz de Fransızdan yapılmış. Evet. Ama tabii Serdar Bekar e, konuları bildiği için daha dikkatli, eser adlarının tespitine daha dikkatli olduğunu düşünüyorum. E, bir de hocam, e, Almanca çevirisi e, 1790'da sizin belirttiğiniz gibi yapılmış. Bir de e, Fuat Sezgin Hoca'nın enstitüsü 2008'de Almanca'da bir daha basmış bunu. Onun tabii neye zaten göre... Fuat Hoca'nın 5000 kitap basılıyorlar da bunun 4500'ü Avrupa'da daha önce çeşitleri evet. basılan kitapların yeni basımıdır yani. Onu belki söyleyeyim. o tahkikli belki olabilir de ekoloji olabilir. Bakmak lazım. O zaman Fuat Hocanın bastığı kitabı da e, göz önünde bulundurup Almanca baskısını. Belki orada girişte bazı işaretler vardır, dikkatler vardır. E, yeniden bakmak gerekiyor. Evet. Hocam Var mı başka? Bu, e, hocam bu şeyi nasıl değerlendiriyorsunuz? E, Osmanlıda o dönemde yazılan, e, yayınlanan kitapların bir yıl içerisinde Avrupa'da e, yayınlanması acaba Osmanlı'nın içerisinde bir iç lobi olabilir mi? Yani sadece bu Avrupa'nın merakı değil de Osmanlı'nın bir bakıma kültür ihracatı gibi bir böyle bir lobisel bir şey olabilir mi içeride? Bilmiyorum. O büyük bir iddia olur. Ama Osmanlı çok milletli bir yapı. Avrupa'da da yavaş yavaş milli etçi bir yaklaşım var. Osmanlı'yı takip ediyorlar. Şimdi Osmanlı dönemin Amerikası gibi. Yani biz bunu anlayamayız. Bizim kafamız küçük. Biz Osmanlı çöktü bitti gibi bakıyoruz olaya. Osmanlı biz entite. Önemli olan bir siyasi entite olmak demek, çok geniş coğrafyaya sahip olmak demek değil. Bugün İsrail önemli bir entitedir. Çok küçük bir devlet olabilir. Ee, bunun etkinliğiyle alakalı bir şeydir bu. Ee, İsrail'i takip ediyoruz hepimiz. Oradan ne oluyor bitiyor. Osmanlı bir entitedir 1916'ya kadar. Tamam mı? Ee, bir Osmanlı alemi e, ne kadar düşük seviyede olursa olsun Osmanlı'da, Avrupa'ya gittiğinde, Amerika'ya gittiğinde nasıl e, i̇tibar gördüğünü o dönemin hatıralarlarında ve gazetelerinde biliyoruz. Hangi Türk alim Amerika'ya gittiğinde e, nedir gazete konusu olur? Ya bugün e, işte şeyden çıktı kitap evinden hatıra taşın ismini unuttuğum bir Osmanlı alimi ki öyle onun dereceden bir adam. Amerika'ya gidiyor gazete haberi oluyor. Büyük işte Osmanlı Burada devletinin orientalist, alimi. Orientalist bir dürtü etkili olabilir mi hocam? Ya, onu diyorum yani takip ediyorlar Osmanlı olup biteni. Çok çeşitli nedenlerde işte büyük bir kültür, kadim bir kültür, ondan sonra düşman, rakip ya da düşman demeyelim rakip ondan sonra e, çok farklı Hristiyan nüfusu barındırıyor. E, çok çeşitli çeşit açı, merak da olabilir sadece e, Ali Cengiz oyunlarından dolayı merak da olabilir ama siyasi hesaplar da var. E, çok ciddi bir şekilde takip ettiklerini görüyoruz. İnanılmaz yani ben bile bu kadar bilmiyordum açıkça söyleyeyim. Neredeyse basına her şeyi tercüme etmiş adamlar. Çok iyi takip ediyorlar. Ee, tabii entelektüel merak Avrupa'da o dönemde üst düzeyde. Onu da kabul edelim. Ee, takip ediyorlar. Ama başka şeyler olabilir. Siyasi, politik, oryantalist falan şeyler olabilir. Teşekkür ederim. Evet. Can bu noktada bu töderliğe karşı tavırlarını e, göz aldım, e, dikkate aldığımızda bu yazma eserlere bile bakmalarına izin verilmemişken durum böyleyken nasıl bu kadar hızlı gitmiş? Yok, verilmemiş... diye bir hayır, hayır, yazmalara, geldi. yazmalara bakması izin verilmiyor değil, sadece saray kütüphanesine girmesi engelleniyor. Diğer kütüphanelere gidiyor. Bazen sekiz defa gittiği olduğu kütüphane var. Anlatıyor onları. İşte diyelim ki İstanbul'da herhangi bir kamusal kütüphaneye girebiliyor. Ha tabii of, bir sıkıntı da. var. Sahaftan sıkıntı... yaşadığı bir istisna örnek var galiba arkadaşımız onu kastetiyor. Evet. Yani onu nerede? O bir sahaf... Ee... İşte ona, ona geleceğim ama ona geleceğim. <gülüyor> şimdi onlara anlatacağım. Ee, orada başka bir psikoloji var. Ee, o aslında yaygın bir psikoloji bizde. Benim yıllar önce söylediğim bir cümleyi ben Todere'nin doğruladığını da gördüm bu arada. Evet şimdi sırayla başlarsak var mı başka soru olan? Yazılı ya da sözlü soracak arkadaşımız yoksa artık şeye gireyim. Yok hocam sanırım. Ee, arkadaşlar böyle tek bir örnekten hareket ederek şey yapmayın. Adam diyor ki ben şu kütüphaneye gittim, bu kütüphaneye gittim, onu kitabı aldım orada. Yani adamın bir sürü arkadaşı var üst seviyeli Osmanlı entelektüeli, kimisi astronomi uzmanı, kimisi edebiyat uzmanı. Yani onları görmüyorsunuz. Saflarda vata... esnaf kovdu, ha buradan hareket edip çıkarım yapıyorsunuz. Ya böyle entelektüel bir bakış olur mu? Sahaf, şey, esnaf kovuyor adamı. Ya gayet doğal. Onu anlatacağım işte. Ama Osmanlı entelektüelleri tedariğine hiçbir problem yaşamıyorlar. Valide Sultan'ın hocası adamla arkadaş Musapları veriyor ki. Inceliyor. Musapları bile inceliyor. E tabii canım. Yani siz şimdi sokaktaki esnaf adama küfretti diye Osmanlı tedariği engellediler. Ya böyle çıkarım yapılır mı? Evet şeye benziyor bu. Totun işte bir tane askere sordum üçgenin üç açıları kaç derecedir? Açısına göre değişir, üçgenine göre değişir. Ha Osmanlılar da hiç e, matematik, geometri bilmiyorlar. Ra benziyor bu. Ya böyle bir şeyden hareket ederek genelleme yapmamak lazım. Şimdi Toderen'in kitabına girişi entesan. Yani birinci bölüme genel e, genelde Türklerin eğitimi kısmına genel özellikleri verdiği bu e, üç buçuk sayfaya girişi bir hadisle başlıyor. E, ilim Çin'de bile olsa arayın. Ya böyle bir hadisi söylendiği bir e, dine mensup olan insanlar hiç ilimle sorumlu olabilir mi diyor yani. Çünkü Avrupa eleştiriyor. Osmanlıların dünyadan bir şey bilmiyorlar diyorlar ya. Bundan Bununla başlıyor. Ve e, bunun nedenlerini de İbnül İbri'nin 1286'da ölen İbnül İbri'nin e, işte biliyorsunuz meşhur e, Hristiyan o, İslam tarihsiz diyelim e, yazdığı iki tane e, tarih kitabı var. Sayfa 21'de bunları anlatıyor. Bu Hazreti Ömer'in e, İskenderiye fethedildiği zaman işte Ambin Asgü'ye soruyor. E, burada kitapları ne yapalım? İşte Kur'an'da yoksa muhafız edin, varsa ihtiyacımız yok falan gibi yakıyor. Bu buradan kaynaklanıyor diyor bu büyük ihtimalle diyor. Yani böyle bir yorum yapmış tabi i̇bn Haldun da biliyorsunuz Mukaddimede bunu alıyor ve bunu doğru gibi anlatıyor i̇bn Haldun gibi bir tarihçi ee, Hz. Ömer'e bir gıcıklığım var bilmiyorum ama çünkü i̇bn Haldun böyle bir hata yapmaması lazım çünkü o dönemde kitap yok zaten dipnotta söylüyor o dönemde kitap yok kendisi de söylüyor bunu popülüs olabilir deri olabilir filan falan. falan. Ee, şeye göre Todorina'ya göre Avrupa'da Türklerin ya da Müslümanların ilimle olan ilişkisini e, bu şey bilgi Beslemiş olabilir diyor ama diyor baktığımız zaman kesinlikle böyle bir şey yok. E, Türkler özellikle Türkler, Araplar Farsları zaten dikkate alın ama Türkler Araplar ve Farslara eşit derecede güçlü bir edebiyat. Edebiyat derken edebiyat değil edebiyat yani literatür yazılı e, kaynağı sahiptir diyor. Her konuda e, ister... Matematik bilimler olsun, ister dil bilimleri, ister dini ilimler olsun, hangi konuda olursa olsun çok ciddi bir literatürleri vardır diyor. Ee, hatta şöyle bir üç numaralı dipnotta diyor ki, ilim konusunda meraklıdırlar, tutkuludurlar, ee, öğrenim konusunda belki daha onlardan daha özenli bir millet yoktur. Kendi sahip oldukları şey açısından. Bilgi ülkenin her noktasında çok büyük bir itibar görür, hükümetteki en parlak, ee, ...ve kazançlı işler alimlere tevdi edilir... ...yani bilen insanlara tevdi edilir... ...bunu da dipnotta... ...üç, üç numaralı dipnotta sayfa 22 söylüyor... Ee, ...tabii eleştiriyor da... ...o bilgi tamam ama o bilginin... ...mekanizmasındaki problemleri de... ...son derece soğukkanlı bir şekilde... ...eleştirecek... Ee, ...matematiğe geldiğinde ya da tıbba geldiğinde... ...bunları söyleyecek ama... ...kendi içerisine baktığımızda diyor... ...mukahase etmediğimizde Avrupa'yla ya da başka bir yerine... E, Osmanlılar ya da Türkler diyor onlar Osmanlı demez. Türkler diyor çok ciddi bir literatür e, resahiptir her konuda. E, ilginç bir şekilde tabii anlatıyor bunları dil bilimleri şu. Mantık vurgusu çok fazla metinde. Ben buna dikkat ettim. Mesela teyzebul mantığa özel bir yer açıyor. Şimdi Osmanlı medreselerinde biliyorsunuz İsa Gocu okutulu, Molla Fenarişeri, Kul Ahmet Aşiyesi, efendim Katibinin Şemsiyesi, Kutbuttin Razi'nin Şerhi, Seyir Şerif'in aşiyesi. Sonra Urmevi'nin Metali'yi yine Kutbuttin Razi Şerhi, Seyir Şerif'in aşiyesi. Teyzubül Mantık vel Kelam Taftazani'nin metnidir. 18. yüzyılda demek ki İstanbul'da en çok kullanılan, gündemde olan mantık kitabı Teyzubül Mantık. Öyle gözüküyor Todere'nin verdiği yerden yaptığı atıftan. Çünkü Birkaç yerde atıf var teyzi bul mantığa. Şimdi bunun nedenlerini araştırdım. Ee, hani ne olabilir diye düşündüm açıkçası. Ee, şöyle bir şey buldum. Ee, daha önce yaptığım bir çalışmadan hatırlayarak. Ee, hemen 1700'lerin başlarında, 1700'lerin sonu 1700'ün başlarında Süleyman Fazıl Efendi diye biri var. 1722'de ölümü. Bu Süleyman Fazıl Efendi daha sonraki tüm Osmanlı alimlerinin icazetinde bulunan biridir. Yani Zahid Kevseri'yi bile, Mustafa Sabri Efendi'nin bile icazeti Süleyman Fazıl Efendi'den e, de buluşur oradan geriye gider. E, çünkü bu adam Köprülü Zade Fazıl Mustafa Paşa ki daha sonra biliyorsun Fazıl müderris demek arkadaşlar. Profesör demek yani bu adam müderris. Tıpkı babası Fazıl Ahmet Paşa gibi. Ve Amcazade Hüseyin Paşa bu da bir alimdir. Paşa'dır ama alimdir. Bunlarla bu ikisi birlikte bizzat Fazla Ahmet Paşa tarafından, Köprülüzade Fazla Ahmet Paşa tarafından e, Hicaz'a, oradaki tecdit hareketinin e, kurucularına gönderiliyorlar. Bunlar Şam'da, Mısır'da, Irak'ta, Hicaz'daki tüm alimlerden icazet alıyor. Çok enteresan bir ekiptir bu e, ve dönüşte de Süleyman Fazıl Efendi teyzubül mantığa bir şer yazıyor. Ve dolayısıyla teyzebül mantık İslam Osman, e, Osmanlı kültür hayatında öne çıkıyor. Çünkü daha sonra Mehmet Emin Üsküdar'ı da buna bir şeyler yazacak. Yani os, 18. Osmanlı entelektüelleri büyük ihtimalle Süleyman Faz Efendi'nin e, öne çıkartmasıyla teyzebül mantığı e, önemsiyorlar. Ve bu da e, Toderi'nin geldiği dönemde bu kitabın İstanbul'daki entelektüeller arasında önemli bir o, olduğunu söylüyor. E, yani özel atıf var mesela sayfa 23'te tezibe daha sonra başka e, mantık kısmını anlattığı yine tezibe geri dönecek e, ilginç bir şey bu e, mantık tarihi çalışanlar Osmanlı mantık tarihi çalışan Harun Hoca Harun Kuşlu Hoca buna dikkat etmeli. E, şimdi ilginç tespitleri de var mesela sayfa 23'te diyor ki bu Türkler diyor e, aslında diyor biraz da e, zorlanıyorlar ne konuda dil konusunda üç dili bilmek zorunda bu adamlar esinirse lase. Ee, bir tıp klib ne halde? Arap olmayan Müslümanların Arapça öğrenmeye de çok vakit kaybetmesinden dolayı ilim tahsilinde e, fazla zaman harcamalarına benzer cümleleri kullanıyor. E, çünkü diyor ki bu adamlar Türkçe öğrenecek, Arapça öğrenecek, Farsça öğrenecek. Hatta diyor iyi bir Türkçe öğrenmek için diyor bu iki dili bir zaten bilmek zorundalar. Bu da bunlarda çok vakit alıyor. E, dolayısıyla ee, çok zorlanıyorlar yoruluyorlar. Diyor. Bu da çok ilginç bir tespit. Demek ki o dönemde bile bu e, dikkatini çekmiş. Şimdi sayfa 23'te e, ilginç bir şey var. İşte o esnafın Toderini'ye davranmasının nedeni de burada bu. Ben yıllar önce bir televizyon programında söylemiştim bunu. E, Savaş Bahçı'nın yaptığı bir televizyon programıydı. Demiştim ki Osmanlılardaki önemli problem tekebür problemidir. Bunu iyi analiz etmemiz lazım. O kadar mağrur adamlar, o kadar kibirli adamlar ki e, bu kibir onları körleştirmiş. E, buna da örnekleri de vermiştim. Bizim bunu anlamamız biraz zor. Çünkü biz eziyiz. E, öyleyiz yani. Kimse kusura bakmasın. Şimdi bunu yakalamış Toderini. Diyor ki <gülüyor> Nüfusun büyük bölümünün ilimlerde ilerleme kaydetmesini, Avrupa'daki yeni aydınlanmadan yararlanmasını durduran, neredeyse aşılmaz bir diğer engel, edebiyatlarından duydukları gurur ve kendi dinlerinden olmayan ülkelerden gelen her türlü bilgiyi aşağılamalarına yol açan Müslüman batıl inançlarıdır. Tabii Müslüman ona göre batıl. Kafir dilleri adını verdikleri bizim dillerimizi öğrenmeyi yüz karası gibi görürler. Zaten o ne diyecek? Cavurun ne işi var bu Arapça eserlerle. Değil mi? Müthiş bir tekebür var. Bunu daha kanun döneminde zaten biliyoruz. E, meşhur. E, neydi adamın adı ya? Palam, yok Palamaz değil. Past, Hocam peki bunu bütün yüzyıllara e, yayabilir miyiz? Yani bu çok ne kadar doğru bir söylem? E, Kanun'den sonraki tüm dönemlerde bu mevcut. Peki bütün ederim. alimler İki... için mi geçerli? Bence belli başlı kişiler ya, için geçerli al... olması lazım. Gamze ya, ya. bu bir psikoloji bu. Bu şahıs işi değil. Bu bir kültürün psikolojisinden bahsediyoruz. A aliminden, B aliminden bahsetmiyoruz. Elbette bazı alimler e, bilgileri dolayısıyla e, kafaların açık olması dolayısıyla bundan beri olabilirler. Biz kültürün psikolojisinden bahsediyoruz. Burada. Tamam da hocam ya anladım demek istediğinizi ama bu ne kadar hani şamil olabilir, ne kadar yani yüzde yüz diyebiliriz. Kültürün psikolojisine sinmiş bu. Bunun şamiliye, şumuliyeti kültürün psikolojisi içerisinde dağılmış vaziyette. Bunun istis uçlarda fa bazıları farklı da bakabilir. Diyelim ki Akhisari Avrupa'da yaşadığı için bundan biri olabilir. E, bu mesele aşası beşası değil. Çok yaygın bir şey. E, kıyametin, Hicri birinci yılda kıyametin kopmamasını Osmanlıların kurduğu düzene bağlayan bir zihniyetten bahsediyoruz kültürel zihniyetten. Cenab-ı Hak Osmanlıların kurduğu düzünün düzenin, düzenin yüzüsü hürmetine varlığın ömrünü uzattı diye inanıyor bunu Gelibolu Ali söylüyor Gelibolu Mustafa Ali. Eee değildi ya şimdi hatırlıyorum Postel. Postel çeşit bir şehirleşmesi. Tamam tamamlayayım bir dakika. Postel 1540'larda yanlış hatırlamıyorsam İstanbul'a geldiğinde ki bu ilk oryantalistlerden biri deri isteyen bir tarikat kurucusudur. Çok önemli bir adam. Fransız haricisinin temsil olarak geliyor. E, Türkçe öğrenmek istiyor. Arapça, Farsça biliyor. Türkçe öğrenmek istiyor. Devlete başvuruyor. Devlet de buna bir Süleymaniye müderrisi tayin ediyor. E, o akşam kovuyor bunu Süleymaniye müderrisi. Sadrazam soruyor buna, kendi hatıratında anlatıyor. Niye kovdun? Bu mübarek dil, bu gavurun ağzına yakışmıyor. Ben buna ders veremem diyor. Bu kadar mağrur adamlar. Ya elçiyi yıkıyorsun, dışarıdan gelen elçileri bir hafta yıkıyorsun hamamda, temizliyorsun sultanınızını öyle alıyorsun, bir de süründürerek alıyorsun. Bu kadar mağruruz işte. O dönemin <gülüyor> teamüllerine göre 1774 küçük Kaynarca anlaşmasına kadar hiçbir kral Osmanlı sultanıyla eşdeğer değildi arkadaşlar. Sadrazamla da eşdeğer. Yani kültüre bakalım. Ben de olarak bir cümle söylemiyorum ama bu çok yaygın bir şey ee, bizde. Bunu diyor ki e, aslında diyor kendileri de şey, mesela bak hemen cümlenin aşağısında şunu diyor. Ama günümüzde diyor bu oldukça yumuşamıştır diyor bu batıl inanç. Yani evet yani evet. Hı. Böyle bir inanç var adamlarda ama bu artık yavaş. Niye çünkü onlar da artık yavaş yavaş da diyelim ki 1760'da Abbas Resim Efendi e, vefat etmiş Abbas Vesim Efendi eserinde bunu söylüyor zaten. E, meşhur ben bunu konferanslarda sık sık atıf yaparım. Abbas Vesim Efendi sanal bir diyalog kuruyor. Diyor ki eee Vesim cedid kadim eski ve tıp konusu eski ve yeni tıp konusunda Abbas Vesim'in anayasası. 3000 sayfadır. Yani İslam ki geleneksel tıp artık geleneksel diyor yani. Kendi tıbbına kadim diyor bir Osmanlı alemi. Bu tekebürü kırmış demektir. Şimdi orada bir diyalog var. Bu çok önemli bir psikoloji. E, dolayısıyla sadece Töder'in değil Abbas Vesim Efendi gibi Batı literatürünü iyi bilen bir alemin bile e, Sanal Diyamanlı şöyle diyor ki eğer dersen ki yahu biz Müslüman milletler ilimde e, tıpta en ileri millet değil miyiz? Niye gavurların tıbbından faydalanıyoruz diye sorarsan diyor cevap olarak şunu söylerim. Bu laf sen doğrudur. Hakikatine baktığımızda bu adamlar tıp konusunda bizden çok ilerideler diyor. bakın Yani şimdi e, Abbas Mesip Efendi bile kendisine gelecek itirazı soru tarzına dönüştürmüş. Yani bir Osmanlı buna şunu sorabilir. Aga sen niye Batı tıbbını kullanıyorsun? Avrupa'dan gelen tıbbı kullanır Bizim tıp çok ileri değil miydi? Hep öyle dememiş miydiniz bize? diye sorabilir ona cevap veriyor. Bunu Özellikle sosyologlar, psikologlar yani geriye doğru da bu sosyoloji, psikoloji araştırmaları yapılabilir. Ee, Osmanlı entelektüellerinin, seçkinlerinin, elitlerinin bu tekebbürünü, bu e, kendi özgüvenlerini, buna tekebbür de demeyelim hani özgüvenlerinin tavan yapmasını araştırması lazım. Hocam buna... Ee, nitekim, buna... nitekim, bir dakika Sami. İyi gidiyorum kesme beni. Teskireci Köse İbrahim Efendi Fazla Ahmet Paşa'nın direktifiyle, İlk, e, nedir, Kopernik astronomisiyle ilgili Zici çevirdiğinde, Secemcili Eflakı, ne demişti Minecimbaşı? Baş astronomumuz, yani devletin bürokratı bir adam. Frankler'in böyle fodulukları olur. Yani Frankler böyle ahmaklık yaparlar, onlar ne anlandı astronomiden demişti. Değil mi? Bunu girişte anlatıyor e, tezkireci. Baktım ki diyor, e, meseleyi anlamamış. Çünkü Ulu bey Zici'ne göre çalışan bir kafası var. Tuttum bu zici diyor Ulu Bey zicine göre yeniden düzenleyince baktı aferin bu çocuklara yani sanki ilkoku çocuklar hitap ediyor yani frenkler için diyor aferin lan bunlar da bir şey anlıyormuş he dedi diyor. Böyle bakıyor Osmanlı eliti meseleye onu demek istiyorum ama tabii bu her zaman yüzde yüz yoğunlaşmış bir şey değil uçlarda şey, seyrelmiş olabilir. Bunun dışında olan muhakkak Osmanlı entelektüelleri vardır. Fazıl Ahmet Paşa gibi mesela başsadrazam yani devletin bir numaralı adamı neredeyse o dönemde. Adam sarayında 1663'te Avrupa'da neler oluyor toplantısı yapıyor değil mi? Ha. Ama genel yaygın kültürün psikolojisinden bahsediyorum. Bu önemli. Hocam bu ee, mağduriyet veya tekebbürün tabii e, bağnazlıkla çok iç içe geçme durumu veya riski de e, var diyebiliriz değil mi? Hımm. Yani bu sizin bu mağruriyet okumanız e, kimilerince bir bağnazlık olarak da telakki edilebilir. Hayır, bunun dinle inançta falan yok. Osmanlı siyasi erkinin gücüyle alakalı. Amerika'ya gittiğin zaman sen de oradaki o tekebbürü görürsün. Yani İngilizce konuşma bak, seni nasıl terk edip gidiyorlar. Ben bunu yaşadım yani. Hocam Evliya'da da vardır ya, hani Viyana'yı falan dolaşırken, kütüphaneleri falan gezerken o bir, bir tekebbür, gurur, mağrur şekilde dolaşır. Mesela 28 ama işte daha Viyana Viyana bozgun olmamış. O biraz evet. normal. Evet. Mesela 28 Mehmet Çelebi'de bile vardır hocam bu ma mağrur eda. Yani seyahatnameler doğru, böyle böyle yüksek olarak okunduğunda o değişim e, görülür yani. Doğru. Şimdi hocam, e... Bernard Bernard Lewis de e, okuyanlar hatırlar. o da çok vurguluyor bunu hani Osman, modern Türkiye'nin doğuşunda bu hmm. bu psikolojiyi e, çok vurguluyor yani. Yani böyle bir gözlem hakikaten var. Var var. Şimdi ama dediğim gibi işte Toderini geldiğinde bu yavaş yavaş artık çünkü nedir küçük küçük kaynarca bizim biliyorsunuz ayarımızı bozuyor. Küçük kaynaca çok önemlidir Türk psikolojisinde. Çünkü ilk defa sultanımız diğer krallarla eşit kabul ediliyor. Bu bize çok ağır geliyor. Toprak vermek Türkler için çok önemli değil. Şimdi mesela burada e, kırıldığına bir örnek veriyor şey Toderini diyor ki ee, seskin mevkilerde bulunan ve İtalyanca okuyup yazabilen eğitimli iki tür tanıyorum. İtalyanca öğrenmeyi istekli daha pek çok kişi de var. Artık doğru dili demiyorlar yani. Öğrenmek istiyorlar. Usta bir Fransız mühendisi benden dilimizi oldukça iyi bilen bir Osmanlı'ya vermek üzere İtalyanca bir cebir kitabı bulmamı rica etti. Genç bir Türk benden ısrarla logaritma, sinüs, tanjant ve sekan tabloları istedi. Bir diğeri o sırada içinde bulunduğumuz yılın yani 1785 gök günlüğü cetvellerini ödünç aldı. Daha önceleri hiç işitilmemiş ve tuhaf karşılanacak şeyler bunlar. Yani todeni ayırım yapıyor. Yani diyor ki bundan önce büyüdü artık yavaş yavaş bunlar değişti. Bunlar dil öğrenmeye başladılar. Bunlar Avrupa'daki e, birikimi e, öğrenmek özellikle e, kendileri bizzat istekte bulunuyorlar demeye başladı. Evet var mı buraya kadar sorusu olan? Bu tekebür deyince bazı arkadaşlar rahatsız olabilir. Yani olabilir. Tekebür gayet insana başarıları tekebür getirir. Ne olacak? Hocam. Yani şey. Ben... Yok sırayla. yok buyurun Fatma Hanım buyurun. Estağfurullah. Ee, hocam öncelikle maşallah diyeyim takılmayın. <gülüyor> çok güzel gidiyor. Şimdi bu kadar büyük bir yani tekebür diyelim. Kendine özgüven diyelim. Adın ne olursa olsun. Kim nasıl kabul ediyorsa kendi dimağında. Bu kadar kısa bir sürede nasıl sonra çok büyük bir. E, kısa, kısa sürede kend... de... Nasıl kısa sürede? Hayır, 400, hayır. 400 yılda gitti. Ama yani ama mesela hani e, Toderinin söylediğini de söylüyorsunuz. Yani hani 1006, 1007 şeyde bu, başlıyor şey. Viyana bozgunuyla başlıyor yavaş yavaş. E, Toderinie geldiğimizde 150 yıl geçmiş, e, yavaş yavaş gidiyor tabii. O birden olmaz kültürel değişimler arkadaşlar çok hızlı olmaz çorak giyip çıkartmak değil bu. O kültürel psikoloji mimetik diyoruz ona. Nasıl insanların genetiği varsa mimetik. Evet. Mi? Evet. Yani bu gayet doğal. Ya hala şu, bu kültür Orta Asya'dan unsurlar taşıyor arkadaşlar. Şu devletçiliğimizin kökeni neresi? Orta öyle, evet. Birbiriyle eş yani o zaman. Tabii, yani... Tabii. yani İsrail ben size bu konuda İsrail tarihi okumanızı tavsiye ederim. Bir milletin kültürel genlerinin sürekliliğini ancak İsrail tarihi çalışarak iyi öğrenebilirsiniz. Çünkü 4000 yıllık bir kavim dünyada ikinci bir örneği yok. Orada görürsünüz bakın. Ya da İskender'i okuyun, İskender dönemi Fars, <gülüyor> tarihini okuyun. Bugünkü e, İran kültürüne bir bakın bakalım süreklilerine ne kadar çok. Onun için kültür genel olarak kolay değişmez ki Türkler bu konuda en anastikidir. Onu da söyleyeyim, çabuk e, adapte olan bir millettir, kültürdür. E, <gülüyor> buna rağmen devam eden unsurlar var ama değişiyor. Yani bu şu demek değil, Osmanlılar... Ee, şeye kadar, Balta Liman anlaşmasına kadar o klasik Osmanlı sistemin içinde yaşıyorlar. Şunu söyleyelim, bakın arkadaşlar, bunu anlamak çok kolay. Ee, zabıta bayramı kutluyoruz. Polis teşkilatı bilmem ne böyle, nereye kadar gidiyor bu? Tanzimat'ten öteye giden bir tane kuruluşumuz var mı bizim bugün? Bir Türk ordusu var. O Milattan önce Metana kadar gidiyor. Askerlik yapanlar bilir tabaklarda yazı tabaklarda. FSM'nin kuruluşu var hocam 1453. Ha, tabii tabii tabii İstanbul Üniversitesi 1453 <gülüyor> evet güzel. Şimdi niye? Çünkü bizim şu anda içinde Türkiye Cumhuriyeti 2. Mahmut döneminde kurulmuştu da ondan. Ondan Osmanlı değişmiştir 1838-39 Balta Limanı anlaşmasıyla Osmanlı rejimi, siyasi idealleri, iktisadi anlayışı değişmiştir. Mehmet Genç Hoca'dan da böyle dinledim ben. E, ne onun da? büyük tarihçimiz Halil Necip Hoca'dan da onu aynı dinledik bunları biz. Ondan sonra değişiyor sistem yavaş yavaş ama şeye kadar 1839'a kadar Osmanlı klasik sistemi, politik pozisyonu, duruşu büyük oranda devam ediyor. Ondan sonra değişiyor tabii yavaş yavaş. Evet şimdi gelelim sayfa 27'den itibaren sırayla Türklerdeki ilimleri inceliyor. Birinci kitap zaten bu tamamen. Ee, tek tek girmeyeceğim. Kur'an tefsirleri, hadisler tek tek anlatıyor bunu. İlmi, kelam Müslüman metafiziği diyor buna zaten. On, bunlara girmeyeceğim. Fıkıh, bildiğimiz şeyler hepsi hemen hemen. Ama insan hayrete düşürüyor tabii. Adam hemen, her, hemen hemen hiç yanlış yok yani. Eğer bazı yanlışlara onlar da çevirden kaynaklanabilir. Ee, o kadar o, yanlış yapacağılar. Ferahidin tefrikine yaptığı vurgu da çok ilginç hocam. Özellikle fıkıdan ayırdıklarını... Tabii e tabii. Yo, çok, ya biliyor, çok iyi biliyor. Açık söyleyeyim. E, ben çok öyle büyük bir hata bulamadım. E, 45'te bir Osmanlı siyasetiyle alakalı bir cümle var. Onu okumak isterim. Siyaset nameleri anlatacak burada. E, ondan sonra e, bayağı da şey yer ayırıyor ona. Yaklaşık 3-4 sayfa ayırıyor. Burada enteresan bir şey diyor. Diyor ki, Türk siyaseti ince, başlı ve durmadan yenilenen dönemeçler nedeniyle İçinden çıkılması oldukça güç bir labirenttir. Yani çok kompleks bir siyaset anlayışları var diyor Osmanlıların. Gerçekten öyle. Bunu Mehmet Genç Hoca da rahmetli çok sık söylerdi. Ondan sonra e, Haninacık Hoca da çok sık söylerdi. E, yani Osmanlı siyasetini anlamak biraz zordur. Çünkü bu siyaset üretenlerin en düşük IQ'ları 140'tı. O seçile seçile yukarı çıktıkları için çok zeki adamlar. Venedik Cumhuriyeti'nin İstanbul'da bulunan elçilik katibi Büsünello, bu güç ve çetifil konuyu İtalyanca yazılmış gayet iyi bir eserde ele almıştır. Bak Türk, Osmanlı siyaset çalışanlar bu kitaptan haberdar mı? İta, adam İtalyan oturmuş Osmanlı siyasi zihniyeti üzerine kitap yazmış. 1778'de Leipzig'te Almanca bir çevirisi yayınlanıncaya dek bu yazmayı unutmuştur. Almanca'ya da çevrilmiş 1778'de. Bu sünürle bu eserde Türk siyasetinin yedi maddede özetliyor. Ekonomi devlet Savaş, gıda, yasalar ve ödüller. Bakın siyasetle ödüller demek Osmanlı sistemi ödüller çok önemli. E, ödüllendirme. Toplayabildiği en iyi bilgiler konusunda akıl yürüttükten sonra şu sonuca varır. Bu Sönello. İyi yönetim sanatından asla habersiz değillerdir. Ve tüm diğer prenslerin sistemlerini bilirler. Yani devlet söz konusu olduğunda... Avrupa devlet sistemlerini biliyorlar. Belki teknoloji ilmi takip etmiyorlar ama siyasi takip ediyorlar. Asla duygularının peşinden körlemesine hareket etmeyip mantığa ve çıkarlara dayalı bir akılla davranırlar. Bunu rahmetli Mehmet Hoca da e, ve Halin Nalcık da söylerdi. Hatta bir televizyon programında e, Mustafa Kemal Atatürk'le ile Enver Paşa'yı mukayese etmişti Mehmet Genç Hoca. Dinleyeniniz oldu mu bilmiyorum. Orada ne dedi? Enver Paşa Osmanlı klasik sistemini temsil etmez dedi. Çünkü hiçbir Osmanlı paşası böyle duygusal, böyle hayali davranmaz. Burada Osmanlı paşasını temsil eden Atatürk'tür demişti. İlk bakışta garip gelebilir size ama doğru. Çünkü doğduğu şehir olan Selaniki bile almaya kalkmadı Mustafa Kemal Atatürk. Çünkü yapamayacağını biliyordu. Osmanlı şehir devlet adamı tam da böyle davranır dikkatli, soğukkanlı hayallerine kapılmadan e, istisnaları şüphesiz var ama genel siyasi kültür budur ve Tudor'un da bunu ben bunu okuyunca Mehmet Hocanın o programını hatırladım e, ne kadar e, cuk oturuyor yazarların hemen hepsi Osmanlı siyasetini tamamen despotik olarak nitelese de ben onlarla aynı fikirde değil daha bunu diyor şeyde anlatacağım çünkü Osmanlı siyaseti İç içe geçmiş, şer'i, orfi ve e, başka birçok yönden oluşur. Bir kere burada diyor şeyler vardır. E, şeriat diye bir Kur'an ve sünnet diye bir şey vardır. Filan falan anlatıyor böyle. E, bu da son derece önemli bir tespit e, olarak gözüküyor. Bunu siyaset bilimciler incelesinde. Şimdi burada yine birinci bölümde ilginç bir şey var. E, eleştirisi var ki bu da e, tabii ben uzmanı değilim ama doğru geldi bana. Türkçe gramer eksikliğinden bahsediyor. Yani, Türkler diyor, Türkçeyi çok iyi biliyorlar. Ama diyor bunu pratik öğrenmeyi, şiirle, anlatılarla öğrenmeyi tercih ediyorlar. Gramer kitabı çok az diyor. Mesela sayfa 52'de bunu, bunu vurguluyor. Ee, bu benim dikkatimi çekti. Yani gerçekten baktığımız zaman... Ee... Mesela diyor ki Türklerde gramerin eksik olduğunda kuşku yoktur. Buna ihtiyaçları olmadığını, çünkü Türkçe'nin ana diller olduğunu ve konuşa konuş onu yeterince öğrendiklerini söylerler. E, i̇lginç yani bu da. Bunun üzerine dur, dilciler durması lazım. Sayfa 56'da yine. Mesela e, ahlak... bu diyor hocam Hani buna çok itiraz edemeyeceğim. Ne? Hani bir tebiyatçı olarak buna çok itiraz edebileceğim söyleyemeyeceğim yani. Bilemem, ben tabii <gülüyor> itiraz edin ya etmeyin ama bir tespit bu, baksınlar buna. Bunun sebep önemli olan tespit değil, neden? Tespit bir ip gibidir. Onun o kilimdeki yerini tayin edebilmeniz için sizin bunun illetini, nedenini bulmanız lazım. Unutmayın, bilmek nedenlemektir, düşünmek nedenlemektir. Nedeni olmayan bilgi malumattır. Nedenlediğinde o ilme dönüşür, bilgiye dönüşür. Bile ilgi, bilgi, ilemek bir yerde ilemek yoksa o bilgi olmaz. Tamam. Ee, bu bir tespit ama nedenini ben bilmiyorum. Uzmanı değilim. Edebiyatçılar buna çalışsınlar. Ahlak felsefesini çok uzun anlatıyor. Bu da benim dikkatimi çekti. Ahlak felsefesi çalışan arkadaşlar e, buna bence biraz e, dikkat etmeliler. Niçin ahlak felsefesi bu kadar uzun? Ee, ve özellikle burayı anlatırken diyor ki, e, Türklerde çok incelenmiş bir nezaket vardır. Diyor. Saraylı olsun olmasın, yani saray eğitim alanlarda zaten ince bir nezaket var. Ama diyor saraylı olmayanlarda da çok kibardırlar, naziktirler. Ee, bunun, bunu, da, bunu da araştırmak gerekiyor. Türk beyleri, iç olanları, endülüm ve saray ailesi, diğer milletlerin edebi ve nezaketinin daha üstün bir davranış nezaketiyle yetiştirilmiştir. Bak bunu İtalya'ya istisna kılmıyor yani. En üst mevkideki kişiler aslarına daha e, daha önce selam verir. Yani bir üst altına selam verir. E, Bizde ben Anadolu'ya gittiğimde profesör yardım öğretmen bana selam verdi. O kim oluyor diye cezalandırdığını biliyorum ben arkadaşlar ha. Üstelik Türkler aralarında en ince nezaket kurallarına uygular. Birçok yazar, özellikle Avukat Bay Güer bu noktaya dikkat çekmişti. Bir yabancı yazar yine. Anlatıyor uzun uzun. Hatta diyor ben diyor bir e, e, yüksek mevki sahibi bir Türk olan ve gökbilim yani astronomide uzman olan Ahmet Efendi'yi ziyaret ettiğimde diyor, çok ilginç bir şey yaptı diyor. Çünkü diyor bir Türk oturduğunda Hristiyan odaya girerse Türkler ayağa kalkmaz. Aha sana tekebbül işte. <gülüyor> Böyle bir kural varmış Töderin'in söylediği. Yani bir Türk oturuyor, Hristiyan girmiş. Ne kadar yüksek mevkide olursa olsun kalkmaz diyor. Fakat diyor Ahmet Efendi alim bir insan olduğu için, nazik bir insan olduğu için ben girerken zaten ayaktaydı. O kuralı çiğnememek için ayakta beni karşıladı diyor. Hemen anladım bu nezaketini diyor kendisi. Ee, şimdi başka da örnekler veriyor ve aşağıda en sonda diyor ki bu sadece saraydakilere değil e, saray dışındakiler için de geçerlidir. Nitekim İngiltere'nin İstanbul sefiresi Lady Montagu da e, Türk hanımlarının nezaketinden övgüyle bahsetmiştir. Diyor. Hanımlar da böyle. Diyor. Evet. Şimdi e, bunun üzerine de durmak lazım. Yani Osmanlı davranış adabı o dönemdeki e, diğer kitaplardan hareket ederek e, yine dikkatimi çeken güzel bir, ilginç bir şey. E, Hümayunname'den özellikle ahlak kitabı. Bu çok enteresan. İyi bir tespitler yapmış adam. Bostan, Gülistan, Hafız'ın Divanı, Hümayunname'nin Osmanlılar'da nasıl bir ahlak metni olarak okutulduğunu bize anlatıyor. Bunu biliyoruz. Yani bizim özellikle Doğu medreselerinde, yani Güneydoğu'da, Doğu'da medreselerde bunlar ahlak kitabı okutuldu. Nereden biliyoruz? Erzurum İbrahim Hakkı'nın tertibi lülümünden biliyoruz zaten. Şükran'ın yayınladığı. Sonra e, Hümayen Nami'nin girişinde Kelle ve Dimne'nin aslında Türkçe versiyonudur. Geliştirilmiş bir versiyonudur. E, orada da Ameli Hikmet'in bir cüzü olarak kitabı ele aldığını söylüyor. Fakat bunun diğer bir özelliği Ali Çelebi'nin yazdığı 1500 Kanuni'ye sunduğu biliyorsunuz Türkçe yazılıp da yabancı dillere en çok çevrilen eserdir. 52 dile çevriliyor biliyorsunuz. Cavaca dahil. Bundan da özel bir kalem açıyor buna e, ve bunun son derece ince bir Türkçe ile yazıldığını e, söylüyor. Bu da e, dikkatimi çekti. Yani biz Hümayun Nami'yi bilmiyoruz ama şey döneminde bile, 1. Abdülhamit döneminde, Sultanımcı Abdülhamit döneminde, Toderin'i bile bunun Osmanlı kültürü için ne kadar önemli olduğunu söylüyor. E, bunun 16. yüzyılın 17. yüzyılın biliyoruz. Atayı söylüyor çünkü Türkler, yani Türk alimleri Türkçe için 3 okuyorlar biliyorsunuz 17. yüzyılda birincisi Hümayunname ikincisi ahlak Hala, üçüncüsü Kınzade'nin teskiresi şu ana bunu atayı söylüyor ama demek ki üç şeyde bile yani on sonunda bile Hümayunname Osmanlı elitleri için hala e, önemli bir eser olarak duruyor bu da benim açıkça şaşırttı e, bununla karşılaşmak şimdi e, sayfa 61'e geldiğimizde e, ilginç bir şekilde Hesap konusunu ele alıyor. Hesap konusunda söyledikleri de şaşırtıcı. Ayrıca Cebir hesap ilişkisi konusunda kurduğu ilişkiler de doğru. Yani bir matematik tarihi, İslam matematik tarihsi gibi konuşuyor burada. Ve Cebir'i hesap üst dalında Müslümanların nasıl bir arada ele aldığını anlatıyor. Ee, bu da ilginç. Burada şöyle bir cümlesi var ki biz bunu çok kullanmışızdır. Daha önceki yazılarda kullandık. İstanbullu Türkler sayılar ilminde çok derinleşmiştir. Bu ilmin temel kavramlarını çocuk yaşlı okullarda Arapça olarak öğrenir ve daha sonra iyi hocaların denetiminde Arapça ve Türkçe mükemmel hesap kitaplarıyla eğitim görürler. Bu konuda öylesine bilgilidir ki, bilgilidirler ki Avrupalı en iyi hesap uzmanlığını şaşırtırlar. Yaptığımız araştırmalara göre yönetimi defterlerde olan miri hazineye giren yıllık gelir yaklaşık 20 milyon kuruştur. Bu çok büyük miktar inanılmaz bir doğrulukla sayılır ve akçe cinsinden kayda geçirilir. Akçenin çok küçük bir para birimi olduğunu ve ancak 120 akçenin bir kuruş ettiğini hatırlatayım. Basit ve çok kısa bir yöntem kullanarak çok hızlı hesap yaparlar. Bizim ancak 4 sayfaya sığdıracağımız ve 2 saatten önce içinden çıkamayacağımız bir hesabı onlar bir kağıdın köşesinde birkaç dakikada hallederler. Hesap konusunda çok eğitimli Avrupalılar bunu kesin olarak doğruladılar. Yani sadece kendisi gözlemine güvenmiyor. Bunu doğru atıyor. Aritmetik konusunu ustaca gözet halinde işleyen birkaç Arapça ve Türkçe kitabı bizim dilimize de çevrilse aritmetik ilmimiz bu işten kazançla çıkar. Yani çevirelim bunları diyor yani. Şimdi bakın adamın şeyi bu tespiti. Ha sadece ömüyor diyor ki evet çok iyi bir matematikleri var ama yeni cebirden zamanında çok iyi haberdar olmamış. Takip etmemişler diyor. Mesela tabi bir İtalyan olduğu için onu biliyor. İtalyan, Bolonya, Cebir Okulu, Cardano, Ferrari, Tahtaglia'yı çok iyi biliyor tabii. Diyor ki bundan haberdar olmadılar. Bunu çok ciddiye almadılar. Negatif sayıları işte, işte Avrupa'da ortaya çıkan yeni Cebiri. Fakat bu da diyor sayfa 65'te değişmeye başladı. Artık e, modern matematiği, modern Cebiri'de e, gündemlerini almış vaziyetteler diyor. Ama bu döneme kadar fazla da e, iplemediler. E, bu da onların diyor bu konudaki şeyidir. ...geri kalmışlığıdır diyor mesela. Bunu birkaç yerde söyleyecek. E, sayfa 67'de... ...geometriyi... E, ...anlatırken ki çok uzunca... ...anlatıyor. Verdiği bilgilerin çoğu... E, ...doğru. E, bu kadar doğru... ...bilgiyi nasıl elde etmiş adam. Yani İslam... E, ...matematiği bunun... E, ...Yunanca kökleri, helenistik kökleri... ...tercüme hareketleri... ...sonra işte Nasibdin Tuğsin'in buradaki... ...rolü. E, ilginç yani. Kadızade... Eşkali tesis meselesi, ondan sonra koni kesitleri konusunda verdiği bilgiler. Yani ilginç yani adam hepsini bilim tarihi kitabı yani resmen. Sonra Katip Çelebi konusunda söyledikleri hemen hemen hepsi doğru. Ee, ondan sonra akabinde e, hendese ile ilmi arasında o klasik ilişkiyi biliyorsunuz zaten. Bununla alakalı şey söylüyor. Ve mühendis hanelere de, de bunun. Mühendis yeni kurulan modern eğitim kurumlarına da atıf yapıyor. Mühendis de bu gelenek devam ediyor diyor. Yani o kadim geleneği batıdan gelen bilgiyle birlikte mühendis aktardılar. Ve hep hemen hepsinden e, haberdarlar bu konuda diyor. Şimdi e, sayfa 67'de Türkler gökbilime yani astronomiye çok eğilimli olduklarından çok eğilimli diyor. Gökbilimi incelemeleri için şart olan geometriği büyük önem verirler. Gerek denizcilikte gerekse takvimlerini, güneş saatlerini ve coğrafya haritalarını hazırlamak için bu ilme ihtiyaç duyarlar. Ee, Cihan Numa'dan bahsediyor sonra Hac, Kalfa diyor tabii Katip Çelebi'den bahsediyor haritalardan bahsediyor. İstanbul'da gördüğü diğer haritalar e, çok çeşitli yerlere çizilmiş onlardan bahsediyor. Ondan sonra ve mühendisane-i öğrencileri daha ileride de benizeceğimiz gibi geometri çok başarılı oluyorlar. Ama Türklerin geometriki değerini gökbilim öğreniminden söz ederken daha iyi göreceğiz. Çünkü iyi bir geometrici olunmadan iyi bir gökbilimci olunamaz bilincindeler. Türkler akıllıdır ve gerek edebiyatı gerekse ilimleri geliştirmek için mutlaka şart olan iyi kitaplardan da yoksun değillerdir. Yani bir ilimde iyi kitap nerede artık diyor, onu elde etme konusunda da hiç öyle bir şeyleri kalmamıştır diyor. Evet, şimdi fizik ilmine geçince ki burayı da fizik ilmi yani ilmi hikmet dediğimiz, doğa araştırmaları dediğimiz çok uzun bir yer ayırıyor. Belki en uzun bölümlerden biri. Burada İbn-i bahsediyor. Mesela biliyor bunu yani İbn-i yazmasını görmüş. İstanbul'da zaten tek yazma var. Gitmek bunu görmüş bunu fasıllarını anlatıyor. Bunu Sena Hoca incelemeli. Çünkü burada diyor ki İbn-i dürbün kuramını geliştirmiştir diyor. Diyor ki bak senin 7. kitabının dördüncü bölümünde dürbün kullanımı hakkında güzel bir kuram var. E, ve bu kuramı anlatıyor. Yanlış bir yorum da olabilir. Ve şöyle bir cümle kullanıyor. Biz ise diyor biz Avrupalılar ise bundan 200 yıl sonra ancak diyor dürbünle alakalı fikirlerimizi geliştirdik. Ondan sonra her ne kadar bizde diyor, bak kendisini eleştiriyor şimdi kendi kültürünü, Roger Bacon dürbünü bulmuş, teleskobu icat etmiş dense de e, Elhaze'nin yani İbni İsem'in yedinci kitabından alınmıştır tüm bunlar. Yani Avrupa'daki dürbün, teleskop gibi tüm gelişmeler İbni İsem'in kitabının, kitabın ve nazın yedinci kısmının geliştirilmiş halledilir, halledilir diyor. E, bu da entesan, tabii bunu e, uzmanı arkadaşlarımızı çalışması lazım. Sonra mekanikten bahsediyor, mekanik bilimlerden. Ee, Osmanlı'daki hangi kitaplar şey, bunlara girmeyeceğim. Saatlerden bahsediyor. kon saatleri, duvar saatleri mekanik saatler, otomatik saatler falan. Pusuladan bahsediyor sayfa 72'de. ve Burada çok ilginç bir cümle <gülüyor> dikkatinize sunacağım. Diyor ki pusula yaygınlaştıktan sonra dünya artık tek bir şehir gibi oldu diyor. Hani biz diyoruz da dünya bir köy gibi oldu falan. Ta bu tarihte pusulanın e, seyahatleri deniz seyahatlerini kolaylaştırması nedeniyle Dünya tek bir şehir gibi oldu diyor. Bu da çok dikkatimi çekti. Şimdi 73'te çok ilginç bir bilgi veriyor. Ben bu bilgiyi daha önce kullanırdım. Ee, Ragıp Paşa, Sadrazam Ragıp Paşa çok önemli bir alimdir. Aynı Şairdir biliyorsunuz, divanı var. Ee, Sefinetur Ragıp diye büyük bir derleme eseri var. Ee, Sadrazam Ragıp Paşa Voltaire'in Newton felsefesinin temel ilkeleri adlı eserini Türkçe'ye tercüme etmeye kalkışmış. Mesela bu bilgi burada bizzat Todö'nun tarafından kaydediliyor. Olay şudur. Biliyorsunuz Voltaire Londra'da sürgündür. Ve orada bir İngiliz hanımla ne diyelim dost hayatı yaşar. Sonra bunlar 1711'lerde Newton yaşıyor daha. Paris'e geri dönerler. Ve Nifton'un Newton felsefesinin temel hikayesi diye bir kitap yazar. Sonra da bu e, hanımla birlikte, dostu hanımla birlikte e, Prinsipa'yı Fransa'ya tercüme ederler. Bu kitabı Ragıp Paşa, Sadrazam Ragıp Paşa e, Türkçe'ye tercüme etmeye kalkışmış. E, bunu da diyor ben e, bu, bu şeydeki, İstanbul'daki yabancılardan öğrendim çünkü Ragıp Paşa ölmüş e, Toder'in İstanbul'dayken. E, bu da ilginç bir bilgiydi bana göre. Şimdi tıbba gelince tıpta belki en yoğun anlattığı ve en şiddetli eleştirileri yönettiği bir alan. Yani Osmanlı tıbbını hem iyi tarafından öne çıkartıyor hem de çok ağır şekilde eleştiriyor. Özellikle tıbbın kurumsal tarafını çok sıkı eleştiriyor. Tıp tarihi çalışanları için müthiş şeyler var. Bunu tabii Türkiye geldiğinde Toderin'i Abbas Vesim Efendi dediğim gibi 1760'da ölmüş. Zaten Avrupa Osmanlılar'da belki de ilk modernleşme tıpla başlamıştır. Zaten tıbbiye çok önemlidir bizim için. Önce tıbbiye, sonra Türkiye diye meşhur bir söz bile vardır Tanzimat'ta biliyorsunuz. Modernleşme, yeni fikirler, aydınlanma, materyalizm bize hep tıbbiye üzerinden girmiştir. Bu da gayet doğal çünkü bizde ilk modernleşme ya da ilk Avrupa'da üretilen yeni bilginin ilk aktarıldığı alan tıp alanıdır. Parasözsüz tıbbı biliyorsunuz. İşte İbn-i Sellumlar, Ömer Şifailer, Şaban Şifailer filan, Devrekzadeler, işte, e, Abbas Resim Efendiler filan. En yaygın, en yoğun bunu çok iyi biliyor Toderini. İlginç yani sayfa 74'te buna başlıyor ve Avrupa tıbbıyla Türk tıbbını ederek anlatıyor ve bunun da belli yerde olumlu olduğunu söylüyor. Şimdi İstanbul kozmopolit bir şehir diyor. Burada diyor o Türkü var diyor, Rumu var diyor, Ermenisi var efendim, Frangista hepsi, bütün ülkelerden yani tabipler var burada. Bu inanılmaz bir rekabet e, oluşturuyor diyor tıpta. Çok ilginç bir bu tespit. Mesela bunu çalışmak lazım bu fikri. Ee, diyor ki bu adamların bir sistemi var. Yani Türklerin iyi bir tıp eğitimi sistemi var. Tıp kitapları çok. Ama diyor bu sistem çok eskidi. Ee, dolayısıyla dedi, bunu yenilenmedi bu diyor. Yenilen, bunu da vurup, e, vuruşturuyor. Yani bayağı ağır laflar ediyor buna ilgili olarak. Bir de dikkatimi çeken şey e, Süleymaniye Tıp Meselesi'ndeki eğitimde, tıp eğitiminde yabancıların da dersleri takip etme imkanı olması. Mesela bu diğer mediselerde var mı ben bunu bilmiyorum bir veri yok ama Süleymaniye Tıp Medresesinde eğitim verilirken yabancı kim olursa olsun yani İtalyan, Rus fark etmez onlar da derse girip dersleri takip edebiliyorlarmış. Sayfa 76'da bunu bizzat söylüyor bu da ilginç bir şey yani birinci kendi döneminde de bu e, geçerliymiş. E, diğer bir şey, şey şunu diyor. E, Tıp, tıp sistemi de diyor bir kere bu yenilenmedi diyor eğitime fazla değer verilmedi diyor yani modernleşmesini, yenileşmesine ilişkin olarak bunu uzun uzun anlatıyor sonra diyor ki ama diyor yine de tabi eski sistemde de güçlü bir yapı var yani içerik yenilenmedi ama diyor sistemin kendisi diyor başta bir hekim başı var hekim başına haber olmadan hiç kimse muayene açamaz eczane açamaz çok sıkı bir kontrol var ee, ama diyor bu da diyor bozuldu diyor özellikle kendi zamanından bahsediyor. Eğer adamını bulursan diyor, e, o imtihanlarda da sıyrılma becerilerini gösterebilirsin diyor. Yani sistemin kendisinde de bir çürüme var diyor. Ondan sonra ha, hatta diyor Avrupa'dan gelen hekimler hiç sınav olmuyorlar diyor. Bu meşhurdur zaten. Bir süre sonra buna da bir çözüm bulacaklar. Dolayısıyla e, tıp konusundaki e, söyledikleri hem e, övgüleri hem de yer, eleştirileri e, çok dikkate değer. E, son olarak da çiçek aşısından bahsediyor şeye atıf yaparak e, nedir onun adı e, o İngiliz hanımefendiye de atıf yaparak e, ama diyor bunu da çok abarttı diyor Voltaire. Yine Voltaire giydiriyor. Çünkü Voltaire bir kitabında diyor ki e, Türkler hep bu şey o olanları, kızları sütten kesilmeden hemen aşı yapıyorlar falan. Bunlar diyor bu böyle böyle bir şey yok diyor. E, hatta diyor özellikle İstanbul'da çok entesan bir gözlem var. Diyor ki bu aşı diyor Azsa yakasında çok daha yaygındır diyor. Yani Anadolu'da. İstanbul, Üsküdar ve sonrasında daha yaygındır. Ee, İsta, eski İstanbul, yani İstanbul'un merkezinde daha azdır. Daha çok gayrimüslimlerde arasında yaygın. Bu da çok bir gözler. Niye acaba? Niye çiçek aşısı ee, Anadolu'da daha yaygında, İstanbul e, Rumeli yakasında daha az? Bu da ilginç bir şey. Ama diyor bunun dinle alakası yoktur diyor onu da söyleyeyim. Ben bunu diyor oturdum hem buradaki e, Venedik Balyosu'nun başhekimine sordum hem de e, müftiye sordum diyor e, Üsküdar müftüsüne. Bu yok diyor öyle dine aykırı falan değil bu kişilerin tercihi diyor. Dolayısıyla bazı Fransız yazarlar diyor aşık konusu ve diğer konularda Osmanlılar'da herhangi bir eksiklik gördüğünde bunu hemen dine bağlarlar diyor bu doğru değil diyor. Çok entesan bir şey. Ama öbür taraftan diyor ki İstanbul ve Rumeli yakasında bu aşıya pek itibar etmezler diyor. Ee, Hocam e, konuşmanın ahengini bozmak istemiyorum ama bak, bir dakika. E... Şunu şun, tamamlayayım ondan sonra döneyim. Halbuki ee, diyor bu aşı diyor çok eski bir aşıdır. İran'da Eski İran'da kullanılmıştır. Ee, Çerkezler diyor kızlarının güzel olması için bu aşıyı e, genç yazda yaşta Af Kafkes'da zaten kullanılar gibi bir bilgi veriyor. Bu bilgi doğru mu yanlış mı bilmiyorum. Bunu arkadaşlar incelesin. Buyurun dinliyorum. E, hocam e, vaktimiz ilerliyor. E, müzakere kısmı da olacak malum. E, ne vakti yüzden... ya? Sen, bana vakit olur mu? Ben of saatine göre konuşurum. Daha 15 dakika oldu. Peki Ali hocam. <gülüyor> Sami var mı vakit daha? Ben bitirmedim ki. Baş, yani yarısındayız. E, dinliyoruz hocam. Dinliyoruz. Ya bana iş veriyorsunuz sonra da zaman koyuyorsunuz ya. Olmaz yani. Dinliyoruz hocam. Dinliyoruz daha hocam, kimyaya dinliyoruz. geçtik ya. E, mü, Müzakereyi de e, e, hatırlatmak için söyledi sadece. Yani, Müzakere olacağını ya, hatırlatmak bir, için. Üç e, sıkıntı söyleyeyim. değil. Siz yorulmayın. Beni ben, ben, ben düşünmeyin. Aynen, Şimdi e, kimya bölümüne geçtiğimizde buradan tek bir cümle söyleyeceğim. O zaman atlayarak gideyim bazı şeyleri. Yani bugün bizim bilmediğimiz ve Osmanlılar'da e, bilinen kimyacılara atıf yapması entesan bir örnek. Hübeşe Selçuklu dönemi e, Alaaddin Keykubat kubat zamanında Konya'ya gelmiş Merv'den, Tiflis'e Tiflis'ten e, Anadolu'ya. Ona bile atıf yapıyor. Onun eserlerinin Osmanlı kimyacıları elinde mütedavil olduğunu söylüyor. Ee, akabinde takibinde heyete geçiyor. Yani astronomiye, astromi de yine ayrıntılı bir inceleme var. Roma ile karşılaştırıyor Osmanlı'yı mesela. Diyor ki Roma gibi yani imparatorluk kültürlerinde diyor. Romayı düşün. Astronomi çok zayıftı. Fakat bunlar da büyük bir imparatorluk ama bunlar da astronomi çok iyi diyor. Osmanlılar için. Celali Takvimi'nden e, bahsediyor mesela sayfa 82'de. On sonra Katip Celebi'den bahsediyor. Asunmi çalışmalarından coğrafyası 83'te. Ulu Bey ve Semerkant okulundan Ali Kuşçu, Kadızade bunlardan bahsediyor. Sonra Mustafa bin Ali el Elbivakıt'ta. Bakın bunlar bizim kültürümüzde yok. Demek ki Osmanlı kültürünün o bütünü içerisinde bu isimler e, Toder'in zamanında da gündemdeydi. Mustafa bin Ali Elbivakıt biliyorsun bizde en uzun e, Görev yapan baş astronomlardan 40'a yakın eser var. Astronomi bilimlerini Türkçeleştiren adam. Hem 84 sayfa 85 hem sayfa 80-81 yapıyor. Burada ilginç bir şey Darandeli Mehmet Efendi'nin 84-85'te yaptığı ruzname yani devli daim takvimi, ebedi ve ezeli takvim. Arkadaşlar. Diyor ki Darandeli Mehmet Efendi bu çok önemli bir filozoftur aslında. Büyük bir alimdir Mehmet Darandeli. Ee, ama bunun bir gök bir rüznamesi vardır diyor. Ee, bu adam bu eser bu adamı diyor tek başına e, kıyamete kadar yaşatır. Çünkü burada diyor ay takvimleri her ayın gününü saatini dakikalarını çok kesin bir biçimde şey yapar. Bu diyor e, daha sonra diyor Latinceye tercüme edilmiştir. Ondan sonra ve şeyde Avrupa'da da kullanılmıştır. Ondan sonra Rusça. Ya uzun bir şey anlatayım. Ayrıntılara girmeyeyim. Yani bu bir takvim hazırlıyorsunuz. Düşünün siz. Darindey efendi 1720'lerde filan. E, yani 18. yılın ilk yarısında yaşamış biri. Takvim yapıyor bir Osmanlı alemi. Bu hemen Latince'ye, Rusça'ya, Şüce'ye, Burça'ya tercüme ediliyor. Ve kullanılıyor. Yani bu, ona dikkat. Bununla ilgili ben e, madde yazdığım için ayrıntılar biliyorum. Ona girmeyeceğim şimdi sonra aletler ve saatler hakkında bilgi veriyor ve Takihettin Rasit'e atıf yapıyor ve yani Takihettin Rasit de bu dönemde Osmanlı kültüründe biliniyor demek ki ve daha önce bahsettiği kendi arkadaşı olan ve zor işlerini danıştığı Arapça metinleri okuduğu Ahmet Efendi kim olduğunu ben tespit edemedim baktım ziçler konusunda takvimler konusunda onunla tartışıyor şimdi işte üstünlük psikolojisine yine yeni bir örnek Ahmet Efendi diyor ki buna bu kadar alim bir adam diyor. Diyor ki ya bak diyor evet Avrupa'da bir şeyler oluyor ama biz sizden hala bu konularda üstünüz diyor. Bak. <gülüyor> artık yani e, aydınlanmada Laplace, Lagrange, Delambert, e, Newton fiziğini e, cebirleştirmişler Yani artık işin şeyi, zirvesi bu. E, ama Ahmet Efendi bu kendisi de özellikle diyor ki bu çok alim bir adam. Bilmediği hiçbir şey yok diyor. Ama diyor benle diyor bu Takvimler konusunda, ziç kayıtları konusunda bir tartışmaya girdi. Sayfa 8'inde okumayacağım şimdi bunu. Ve dedi ki kusura bakma kasiniymiş, lalantmış filan bunlar evet güzel ama biz onlardan daha iyiyiz. Ee, ama diyor ilginç bir şekilde diyor. E, halbuki kendileri de biliyor ki bizim yeni astronomimiz ve buradan hareketi yaptığımız işler şunlar bunlar çok daha gelişmiş, çok daha dakik. Ondan sonra ve zaten Katip Çelebi bunu daha önce söylemişti. Fakat bu kadar akıllı bir adam niye böyle söylüyor? Bu büyük bir ihtimalle diyor onun e, özgüveniyle alakalı. Öyle. E, başka nasıl izah edebilirsin ki? Hala kendini e, üstün görmeye devam ediyor. Bir de diyor tabii şu da var. Burada da çok güzel bir şey söylüyor Toderini. Alışkanlık diye bir şey var diyor. Türkler diyor aslında diyor yerlerinde bir sürü teleskop var. Sarkaşlı saatler var. Oktantlar var. Avrupa'dan Üretilmiş, getirilmiş bir sürü icat var ellerinde diyor. Ama diyor hala eski aletleri kullanıyorlar çünkü bunlara alışmışlar. Bunları çok hızlı kullanıyorlar diyor. Ee, bunlara yakınlıkları var. Kültürün psik alışkanlık psikolojisi diyebileceğimiz bir şey, çok böyle enteresan bir tespit yapıyor. Evet. Sonra mühendisane Bahri Humayun ve Osmanlı Denizciliği üzerine bir fasıl açıyor. Ee, buna girmeyeceğim. Burada okuyabiliriz onu sonra ilmin ucuma geçiyor ilmin ucumu eleştiriyor tabii yani diyor ki Türkler buna çok değer verirler ama diyor bunu çok cebirsel burası çok önemli cebirsel matematiksel yaparlar diyor öyle uydurup bir astroloji değil fakat yine de diyor bunun artık diyor ilim olmadığını biliyoruz fakat ben kızmıyorum diyor Türklerin böyle yapmasına çünkü bizde de diyor İtalya'da meşhur matematikçi Cardano'da işte diğer bilim adamları, hatta biliyorsun Newton bile bu tür şeyler uğraşmışlardı. Türkler de klasik sistemi bir nebze devam ettirdikleri için astrolojinin de bu sistem içerisinde e, anlamlı olması normal. Ayrıca diyor bunun siyasi bir tarafı da var diyor. Bazı şeyleri siyasi meşruiyet kazandırmak için astrolojinin askeri bir bilim, politik bir bilim olarak kullanıldığını olması mümkün diyor. Birkaç örnek veriyor. Sayfa 98'de. Sonra şiir konusuna geçiyor. Şiiri tabii çok Ayrıntılı anlatıyor önce İran Arap şiirinden bahsediyor Türklerin İran şiirini önce Arap şiirini sonra İran şiirini kendilerine öne kaldığını daha sonra da kendi geleneklerini oluşturduğunu ve burada da en önemli rolün sultan şairlere yani şair sultanlara ait olduğunu söylüyor fakat bunu edebiyat tarihleri çalıştığı şiir akademisinden bahsedin. İstanbul'da diyor bir şiir akademisi var böyle bir şey ben ilk defa duydum. Diyor ki İstanbul'da şiirle uğraşanlara gösterdikleri yetenek ve yazdıkları güzel dizeler nispetinde ünvanlar vererek sivrilmelerini sağlayan çok itibarlı bir şiir akademisi mevcuttur diyor. Ve bunu Kantemir'den, Kantemir'in tarihinden aldığını söylüyor. Ee, ben diyor buna pek hiç şey yapmadım diyor Toderini. bir Türk alime sordum o da bunu doğruladı diyor. Edebiyat tarihçileri bunu bir araştırın bakalım yani böyle bir şey var mı? Acaba ee, Turgay Anar'ın şair mahfilleri tezinde e... olabilir. Ben bilmiyorum şimdi ne dersem sallamış olurum. hocam Osmanlı şiir okulu diye bir kitap var. Ya bu ilgili? Şiir okulu başka bir şey. O bir gelenek anlamında da. Ha, yani gelenek. Böyle gelenek bir akademi yani. mi var? Yani kurum, kurum, kurumdan mı? Yani, yani bir kurum, kurum değil yani bence yani şeyin yazarın kastettiği kurum değil de bu benim hani aynısı yani bir ya geleneğe. Bu kadar türdürme. bu kadar cesur olmayın ya fikirlerinizi ifade eder, bu kadar cesur olmayın. Burada bir iddia var. Ben bunu araştır diyorum. Bana göre değil diyorsunuz. Tamam hocam cesur fikrinizi olmayın. belirtiyoruz. Böyle... Yani ben de yüzde yüz kesin demedim ki. Bana yani göre doğru değil diyorsunuz. Öyle değil. demeyin. Deyin ki, bunu bir bakalım. Bir araştıralım. Bu, bu, bu adam böyle bir iddiada bulmuş. Bu, yanlış bir tercüme de olabilir. Onu da söyleyeyim. Yani, yani Frans... de, muhtemelen tahmini olarak yani bir kurumdan değil bir gelenekten bahsettiğini tahmin ediyorum burada. Encümen gibi bir şey mi vardı acaba hocam? O Bilemiyorum ki, bakmak lazım. Tahminle olmaz. Evet, şimdi e, sayfa 114'te yalnız ilginç bir cümlesi var. Diyor ki evet diyor Türklerin şiir geleni ta Aristoteles Arapça tercümeler ondan sonra İran şu bu filan pek çok yere gider ama bu adamlar en nihayetinde hem Müslümanlar hem de Osmanlılar kendilerine ait yerli ve milli bir şiir üretmişlerdir bu da ilginç bir şey şöyle diyor bu nedenle gözü pek abartmaları eleştirmemiş bir imgelem gücünün sapmalarını dilin ve milletin niteliğini ve Asya ikliminin o kendine özgü dehasını görmek lazım tamam. ee, neredeydi esas cümleyi bulamadım kaçıncı sayfa bir dakika Evet, Müslüman şiirini daha da değerli kılan tamamen milli güzelliklerle dolu olması tüm zenginliğini sadece içinde doğduğu iklim ve doğal yeteneğe borçludur. Yani Yunancadan tercüme yapılmış ama Dikkat ediyoruz Omeresul'ü takip etmemişler diyor. Kendi geleneklerini takip etmiyor. Sonra Osmanlılar da benzer şekilde. E bu da enteresan böyle satır arası ya, bir di, bilgi. Divan, divan şiirini kastediyor hocam sanki burada. E, Arap şiiri de yani Arapça yazılmış şiir genel olarak İslam şiirini kastediyor ama bu şiir içinde o Türkler de var. Sonra musikeye geçiyor. Bunu da hayli uzun, yaklaşık 15 sayfada inceliyor. Burada da bir Avrupa eleştirisi yapıyor. Yani Türk musikesi, ilkesi yoktur, kuralı yoktur, bir nazarayatı yoktur. Sayfa 106 önce bunu işliyor. Bu doğru değil diyor. E, bu adamların ilkeleri var, kuralları var, bir nazariyatı var diyor. E, ve Avrupa musikisinden işte bu açıdan aşağıda değil. Hem sayfa 107'de hem sayfa bunu özellikle vurguluyor. Sonra musiki aletlerinden isim isim bahsediyor tek tek. Mevleviliğin Türk musikisindeki yerine atıf yapıyor. Farkında yani. Ve tamburu Seç, e, örnek olarak veriyor. Tambur örnek vermesi de entesan. Çünkü Tambur Türk musikisinin has bir aletidir. E, mesela Ud'u verebilirdi. Ama Ud Arap musikisinin bir aletidir biliyorsunuz. Evet. İstiyorsanız, yorulduysanız birinci cildi bitirdim. İki ve üçüncü cilt var. Burada bırakabiliriz. Yani medreseler, kütüphaneler ve e, nedir? Matbaa ve matbaada basılan kitaplar konusundaki tespitlerimi Burada isterseniz erteleyebilirim. Çünkü kaçta başladık? de başladık. Saat beş. Üçte başladık hocam. İşte i̇ki saat iki saat yani. oldu yaklaşık. Yani hocam İstiyorsanız... aslında medreseler ve kütüphaneler bahsi tam da kitap kültürü ee, okumalarında ya on bir haftadır üzerine e, biraz e, zihnimizi yorduğumuz bir meseleydi. E, o kısma bilmiyorum derli toplu bir şekilde. Ben karışmam. Benim için sıkıntı yok. İstiyorsanız ben devam ederim. Hocam. Ama istemiyorsanız gibi... bırakırım. İkinci bir oturum yapmayacaksanız dinlemek isteriz. Ne ikinci oturumu? Ben bu işi kapattım. 2 haftamı aldı. Sami yani o zaman, kapattım. O zaman dinlemek o, o, o zaman dinlemek isteriz hocam. Peki. Yani vaktim Şimdi, müsait olmayanlar tamam, tabii ki. o zaman yine var, çok ayrıntılına girmeden hızlı bir şekilde özetleyeceğim. Bazı önemli tespitlerim var. E, kendi zaviyemden tabii başka bir arkadaşımız okur. Başka farklı tespitler yapabilir. Herkes birikimine göre yapıyor. Şimdi medreseler konusunda yani ikinci cilt iki ayrılıyor aslında. Bir medreseler bir kütüphaneler. Medreselerde medreselerin sayıları yönetimleri konusunda konuşuyor. Nasıl yönetiyor bu medreseler? hakkında bilgi veriyor. Ücretleri maaşları ve talebeleri. Kaç talebe var? Bunu hepsini söylüyor. Şu kadar talebe var. Buradan bile hareket ederek o dönemdeki Osmanlı medresesine e, talebe sayısı hakkında bir fikir edinebilirsiniz. İlk medrese mesela biz İznik medresesi diyoruz, bunu kabul etmiyor. İlk medrese Bursa'da 1335'te kurulmuştur diyor. Bunun üzerine durulması lazım e, 1337 de İznik medresesi biliyorsun, kabul etmiyor bunu. Diyor ki e, Bursa'da 1335'te kurulmuş ilk medrese ve kurulduktan sonra Osmanlı medresi devam gelişmiştir ve o kadar ki diyor Arap ve Fars kökenli hocalar ve talebeler. Bu medreselerde görev yapmak ya da ders almak için e, gönüllü olmuşlardır. Bunlar ilgili örnekler veriyor. E, dolayısıyla buraya fazla girmeyeceğim. Şimdi kütüphanelere gelince özellikle iki tür kütüphaneden var. Bir medrese kütüphaneden bahsetmiyor. Medrese kütüphaneler hakkında atıflarda yapıyor ama e, bir kamusal kütüphaneler yani halka açık kütüphaneler. İstanbul'da 13 kütüphaneyi kendine hep önemlerini anlatacağım diyor çok var. 13 tane kamusal kütüphaneden bahsediyor. Bir de saray kütüphanesine önem veriyor. Şimdi kütüphaneler antırırken bir kere yazma fiyatları üzerine duruyor Sami. <gülüyor> yazma fiyatı para önemli. Çok, İkincisi çok katalog ve tasdifler üzerine duruyor. Niye göre bunlar tasdif ediliyor? Hangi düzen içerisinde? Belirli farklara da geri gelince işaret ediyor. Ve diyor ki bir kamu kütüphanesinde ortalama 2000 kitap bulunur. Fazla değil. Bazısı 4000'dir, bazısı 1500 ama ortalama 2000'dir. 13 kütüphanede yirmi bin cilt kitap olduğunu düşünebiliriz diyor. Yer yer önemli yazmalardan bahsediyor İstanbul kütüphanede bulunan. Mesela diyelim ki Apolyonus'un konik kesitlerinden bu diyor Arapçaya tercüme edildi. Şöyle bak şurada bir nüshası var gibi. Tevrat ve İncil tercümelerinden özellikle bahsediyor. Nasıl tercüme edilmiş, nasıl kullanılmış. Bir de burası çok ilginç Osmanlı kütüphanelerinde Hazreti Ebu Bekir'e, Hazreti Osman'a Hazreti Ömer'e, Hazreti Ali'ye ve diğer önemi gelen Ashab-ı Kiram'a nispet edilen musaflar olduğunu söylüyor. Ve bunların olup olmayacağına dair inanılmaz bir tetikata girişiyor. Yani bunların olmayacağını söylemeye çalışıyor. Çünkü şu yazı çeşitlerine giriyor, kağıt çeşitlerine giriyor. Özellikle yazı üzerinden konuşuyor, bir yazı tarihi anlatıyor. Dolayısıyla diyor bu musaf Ömer'in olamaz bu musaf. Bu da çok entesan. yani Kur'an'ın otantikliğini değil. Musafların otantikliğini tartışıyor. Bu da ilginç bir şey. Ee, özellikle ilahiyatçı arkadaşlarımız buna e, bence kafa yormalılar. Ee, saray kütüphanesine gelince, yani Topkapı Saray Kütüphanesi bir kere şunu vurguluyor. Buraya girmek çok zor. Yani şeyde rüşvet de işe yaramıyor diyor. Ama tabii Filistin'i alabilirsin, yazma çıkartabilirsin rüşvetle ama giremezsin. Kesinlikle sokmuyorlar. Ve burada bu konudaki Türklerin tutuculuğundan bahsederken, hepinizin biraz önce atıf yaptığı sayfa 146'daki e, yabancıların kitap satmama ve bunun e, Osmanlı tekbürüyle alakalı olduğunu e, söylüyor. Ama neticede e, bir şekilde o kitapları da alıyor biliyorsun. Ha burada gerekçene ya gövrun yazmalarla işi ne olabilir? Ne işiniz var? Ya? Siz buna layık değilsiniz. Yoksa bilgiyi sakladıklarından falan değil yani. Değer görmüyor o adama. Böyle bir esere sahip olmaya değer görmüyor. Bunu anlatıyor. Burada bir bahis açıp İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'da yüz, bulunan Yunanca yazmaların İtalya'ya nasıl gittiğini 148 ve 149'da uzun uzun anlatıyor. Bu da önemli bir şey. İşte bu anlatılar nereden geliyor? Demek ki bunların kökleri buraları. Saraydan kitap çıkartmak zor değil. Adamını bulduğunda, rüşvetini verdiğinde kitabı çıkartıp çoğaltabiliyorsun. Hatta bazı kitaplar belki bir daha geri dönmüyor. Nasıl yapıyorlar bilmiyorum. Ee, fiilisti almak için üç yıl boyunca uğraşmış. Düşün yani. Alamamış yani. En sonunda bir şekilde elde etmiş. İstinsa ettirtmiş daha doğrusu. Ve burada saray kütüphanesinin halka açık olmamakla birlikte belirli alimlere açık. E, halka açık değil ama... E, saraydaki özellikle hanedan mensuplarının eğitimi için bu kütüphanenin çok fonksiyonel olduğunu söylüyor. Bu da entesan. Yani hanedandaki şehzadelerin, prens, emir ve emirelerin, e, hanım sultanların yetişmesi için bu kütüphanenin kullanıldığını söylüyor. Ve bir de tabii e, iyi bir tespiti var. Diyor ki yani tüm bu kütüphaneler, medreseler, ondan sonra e, kamu kütüphaneleri ve benzeri depremlerde, yangınlarda ve veba gibi salgın hastalıklarda müthiş zarar görüyor diyor. Sayfa 154'te. Bunu uzun uzun anlatıyor. Bu da ilginç bir şey. Ee, biz buna çok dikkat etmiyoruz. Şimdi düşünün 20 bin ev yandı. Bunların alimlerin evleri de var. Kim bilir kaç bin kitap gitti. Değil mi? 20 bin ev ne demek ya? Sadece 5 yıl içerisinde 40 bine yakın ev yanmış. E, dükkanlar da yanıyor. Bu dükkanların içinde sahaflar da var büyük ihtimalle kitap dükkanları. Bunların için hesabını yapmak lazım. Bu da enteresan bir şey. Sami bir şey mi diyeceksin? Yok hocam. Şimdi üçüncü cilde gelelim. Atlayarak gidiyorum Gülsüm. E, bütün ayrıntılara girmiyorum yani. Üçün, ana fikirlerimi söyleyeyim. söyleyeyim. Üçüncü cilde e, şöyle giriş yapıyor. Diyor ki İstanbul'da çeşitli milletlerin matbaaları vardır ve ilk kitap İstanbul'da 1488'de başlamıştır. İbranice Küçük Sözlük. Yani bunu şunu için söylüyor. Matbaa İstanbul'da var. Türklerin matbaasının olmaması, matbaanın olmamasını gerektirmiyor. Ee, Yahudi, Rum, Ermeni matbaaları İstanbul'da çok hala var diyor. Hatta diyor İstanbul'un diğer şehir, şey, Osmanlı'nın diğer bölgenin özellikle Balkanlar'da mesela Eflak'ta matbaa olduğunu söylüyor. Ee, akabinde İbrahim İteferika matbaasını anlatıyor. Şimdi ayrıntılara girmeden burada. Birkaç şey, özelliği öne çıkartayım. Bir tanesi Batı'da bir şey varmış iddia varmış. Evet matbaayı Türkler kurdu ama tüm teknik malzeme hurufat dökümleri falan Fransa'dan geldi. Diyor ki bu kesinlikle doğru değil. Hurufatı İstanbul'da bizzat Türkler döküyorlar. Dışarıdan gelen bir şey yok diyor. Ve sonra İstanbul'da basılan kitapları anlatmaya başlıyor. Kitaplar hakkında ayrıntılı bilgi veriyor. Yani kitabın adını verip geçmiyor. Ayrıntılı bilgi veriyor. Bunların Avrupa'ya nasıl götürüldüklerini, nasıl çevirdiklerini anlatıyor. Son, son derece önemli bunlar. Ondan sonra. Ve e, paraları anlatırken diyelim ki bir kitaba geçiyor oradan tasvir resim. İslam'da tasvir yasağı resim yasağına geçiyor. Osmanlı zihniyetiyle İran zihniyetini karşılaştırıyor. Para tarihine geçiyor. E, Katip Çelebi'yi anlatıyor. Mesela sayfa 254'te diyor ki Osmanlı'nın ilk ilim adamı Hacı Kalfa'dır. Hah bizde Katip Çelebi övgülerinin kökü burada demek ki. İl, ilim adamı olur mu ya? Şimdi tabii bunu e, biraz biraz sonra konuşacağım. E, niye böyle diyor. E, yine klasik Avrupa zihniyetini veren Timur tarihinin basıldığını anlatırken Timur övgüsü var. Avrupalar Timur'u çok söver biliyorsunuz. Yıldırım Beyazıt'ı yenip Osmanlı'yı Fethet Devri'ne soktukları için Kurtuluklarından, Nibolu'nun intikamını aldıklarından dolayı Sultan Yıldır'ın Beyaz eleştiriyor ama Timur'u şiddetli bir şekilde övüyor. Sayfa 272 ve 277, 5 sayfa. Evet, bu yani bir Avrupalı yazarın psikolojisini ve Timur'un o e, Avrupa imajındaki sürekliliğini görmek bakımından son derece önemli bir konu bence bu, tamam ve İstanbul'da ilk basılan kitabın 1730'da Türkçe, Fransızca gramer olduğunu söylüyor. Sayfa 275'te 78'de. Tamam mı? Ee, sonra topçulukla alakalı bir şey başlatırken diyor ki Osmanlılar topçu sınıfları vardı. Topu çok iyi kullandılar ama süreç içerisinde bu sınıfta bozuldu. Topçuluk sınıfı, topçuluk teknolojisi kötüye gitti. E, çünkü diyor e, topçu sınıfının yeniliğe karşı bir direnci vardı. Ama Yenilince, bu da çok önemli bakın, Türkler diyor savaş meydana yenilince top teknolojisini öğrenmekte de hiçbir şey e, nedir çekince göstermediler. E, günümüzde bunu e, sıkı bir şekilde öğreniyorlar. Şimdi burada geldik Katip Çelebi'nin cehennumasına. Katip Çelebi'yi bu yabancılar niye çok sever? Todarin'i sever, o sever, bu sever. Biz de tabii bundan çok hoşlanıyoruz. Efendim Katip Çelebi ilk Türk aydınlanmacısı. Aydınlanma Katip Çelebi'den 100 yıl sonra. Ama biz bunu bir tür Cumhuriyet'in müjdecisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin müjdecisi gibi anlatırız. Böyle entesan bir yaklaşım vardır Katip Çelebi'ye ki çoğu doğru değildir. Onu da söyleyeyim. Ama Avrupalıların e, Katip Çelebi'ye e, değer vermesinin nedeni Katip Çelebi'nin yazdığı eserlerin pek çoğunun Avrupa emperyalizmin el kitabı olmasınınla alakalıdır arkadaşlar. Bunu da bir kenara not edin. Özellikle Cihan Numa için diyor ki sayfa 289'da Avrupalılar için bu kitap çok önemlidir. Muhakkak bunu zaten tercüme edildi hemen. E, bunu muhakkak her e, kütüphanede bulundurmak lazım. Her o, şey, Avrupa sarayında bulunması lazım. Niye? Çünkü biz Asya ve Osmanlı coğrafyasını bu kitaptan öğreniyoruz. Şimdi bir Osmanlı alemi coğrafya kitabı yazıyor. E, zaten o, e, Osya, Osmanlı coğrafyası var, bir sürü Arapça kitap var. Avrupa coğrafyasını yazması gerekirken e, Asya ve Osmanlı coğrafyası çok ayrıntılı yazıyor. Köylere kadar haritalı. Bu da Avrupa'daki e, Osmanlı ve Asya e, sömürge faaliyeti el kitabına dönüştürüyor bunu. Ha bunu katipçinin bilerek yaptı, Onu bilemem. Ama biliyoruz ki Hollanda büyük elçileri, Fransız büyük hemen kitabız bizzat katipçilikten Alıyor. Diyor ki bak şu, şu cümleni, biz bunu yapamazdık. Yani o bu, bu yaptığını biz yapamazdık. Ee, onun için bu kitap bizim için son derece önemlidir. Zaten Fransızca'ya, Latince'ye, çeşitli dillere çevrilmiştir. Ee, buna çok dikkat etmek lazım. Diğer eserleri de bazı eserleri de Katip Çelebi'nin e, Avrupa'daki e, ihtiyaçlara denk düştüğü için çok önemseniyor. Ha, bu, bu diğer açıdan tabii Katip Çelebi büyük adam yazdığı eserler bunun göstergesi. Sadece Avrupa'dakiler buna niye bu kadar değer veriyorlar? Buna dikkat etmek lazım. Bir de entesan bir şekilde Kabe tarihi kitaplardan birini anlatırken Kabe tarihi konusunda da entesan bilgiler var ve İslam tarihinin kısa bir özetini veriyor. Özellikle Katip Çelebi'nin takvim-i tevarihinden hareket ederek sayfa 300'de bunu Görebiliyoruz. Sonra hamam tarihi üzerine, hamamlar üzerine <gülüyor> yine e, bir sayfalık bir e, bilgi veriyor. Ve 317'de diyor ki bir vesileyle Türklerin en önemli özelliklerden bir tanesi alimleri sık sık ödüllendirmeleridir. Biraz önce bunu demişti zaten. Hatırlayın, bir İtalyan ne yapmıştı Türk devlet sistemini anlatırken ödül başlığı diye bir sistem koymuş, değil mi? Ödül e, sistemi e, bu ilim içinde geçerli. Sonra matbaanın kapanmasından bahsediyor. Fakat burada şunu söylüyor. Diyor ki şu hattatlar efsanesini bırakın diyor. Efendim çok hattat varmış Osmanlı'da. Bunların iktisadi bilmem böyle bir şey yok diyor. Ve uzun güzel örnekler veriyor. İkna edici örnekler veriyor. Ee, şeyin diyor matbaanın kapanması ya da matbaanın şu ya da bu şekilde gelişiminin cereyan etmesinin diyor. E, üç tane nedeni vardır. ben çıkarttım bunları. Bir siyasi şartlar. Devletin ilgi alanları, ikincisi vasıflı eleman eksikliği, bu yeni bir şey, bunun altyapısı yok. Yani araba, ben sana verdim de arabanın altyapısı üretecek fabrikaların yok, şu bu yok, sanayi teşkilatın yoksa ne yapacaksın? Vasıflı eleman eksikliği, üçüncüsü ise kurum bilinci yok diyor. Doğru, yani kurum bilinci yok ee, devletin mekanizması içerisinde, sayfa 332'de bunu söylüyor özellikle. Bunun yanında efendim yok kadın şey din adamları engellemiş ulema engellemiş bunu geçin diyor. Çünkü İbrahim Tefrika'nın yardımcısı kadı İbrahim'dir. Musahihler ise İstanbul kadısı İsak Efendidir. Eski Selanik mollası Pirizade Sahip Efendidir. Galata kadısı Yanıvi Esat Efendidir bu meşhur Yanıalı Esat Efendi ve Kasım Paşa Mevlevi Hane şeyhi Musa Efendidir diyor. Bu nerede din alimleri buna karşı çıksın diyor. Hepsi bunların diyor. Din alim hatta diyor biri şeyh diyor. Tamam mı? Yani bir hattatlar efsanesinden bırakın. Bunun böyle hattatlar için iktisadi bir felaketi yol aç açacak falan, falan öyle bir şey yok. İkincisi bunun dinle din adamları hiç alakası yok. Tamamen siyasi şartlar, devletin öncelikleri ikinci vasıf ve eksikliği üçüncüsü kurum bilincinin olmamasıdır. Diyor. Ondan sonra hele hele diyor bu tot denilen diyor e, vatandaşın ikide bir ee, efendim İbrahim Mütefferik'e hor görüldü. Yaptığı işe değer vermedi. Bu zin, zinhar yalandır diyor. Adam diyor, el üstünde tutulmuştur. E, filan falan anlatıyor bunu sayfa 330'da. Dolayısıyla diyor bu matbaa konusunda Türk, Osmanlı'daki matbaa tecrübesi konusunda Avrupalıların ileri sürdüğü yarım yamanak bilgiler tasih edilmelidir diyor. Evet. Burada ben bitireyim artık. E, gözler Hı -hı. Gözler dağılmaya başladı. Tam buna ek olarak e, Türk literatürde de son zamanlarda yapılan çalışmalar e, bunu zaten artık komik bir anlayış haline itseliyor. Bu Muharrem Varol'un e, Varolu bir de Kemal Deydil evet. Hoca'nın bir çalışması oldu değil mi? Evet, özellikle Muharrem Varol Hoca e, müteferrikanın ekibindeki e, ulema ve e, şeyhe dikkat çektikten sonra özellikle 1800'lerden sonra bu e, tanzimattan bilhassa, ondan sonraki evrede e, tekkelerin ne kadar da bu işin içinde olduğunu ve ne kadar da barışık olduklarını, hatta bir tekkiyi örnek veriyor, e, yanlış hatırlamıyorsam, bu Mevlana Kapıcı vardı bir tekkiyi örnek veriyor. 113 tane kitap basmışlar, bundan sadece 40 tanesi dini yayın, diğerleri edebiyat, e, tabii, kimya, tabii. E, bilimsel diğer kitaplar vesaire. Serhat kardeşim, e, bunları söyleyenler, unemaya çok alırlık veren anlatılarda. En önemli problem Türk devlet geleneğini bilmiyorlar. Türk devletinin yanında ikinci bir unsur olmaz. Ulema devletin bürokratıdır bizde. Alim bürokrattır. Ee, Fatih Sultan Mehmet'ten itibaren alim bürokrat diye bir tip ortaya çıkıyor değil mi? Ee, Atçıl Hoca bu konuda kitap yazdı. Bizde evet. devlet bir şey isteyecek de alim karşı çıkacak. Bireysel karşı çıkabilir. Kurumsal karşı çıkış olmaz. Hele bekayı devlet söz konusu olduğunda e, Türk devlet geleneğinde ne iş adamı, ne bürokrat, ne efendim alim öyle ben istemiyorum bu şuna karşı olmaz. E, bütün yeniliklerde biz bunu görüyoruz canım. Mühendisliğin ilk hocaları hepsi müderris. İsa hocası da, Gelenbevisi de, Palabıyık Mustafa Efendi, Yenişehirli bilmem neydi hepsi öyle. Bunlar geriye doğru tarih yazmakla alakalı. Ne demiştik? Her millet şimdisi geçmişi, kendi şimdisini devamı haline getirir, uzan sahne getirir. Cumhuriyet kuruldu. O dönemin ideolojik koşullarında böyle bir anlatıya gerek vardı ama bundan artık bizim kurtulmamız lazım. Cumhuriyet bitti. Saltanata bilen dönecek halimiz yok. Hiçbir rejim kutsal değil. Allah Allah. Bitti işte de. Yani cumhuriyet kuruldu. İleride internet devleti kurulacak. Hiçbir rejim kutsal değil. Dolayısıyla bizim artık bunları düzeltmemiz lazım. Tamam mı? Ulema, Osmanlı'da Türk tarihinde gidişatı tek başına belirleyecek bir güç hiçbir zaman olmadı. Eee olamaz da yani. Çünkü bizim anlayışımız uygun değil. Onu demek istiyorum. Belki kuruluş dönemlerinde biraz farklı olabilir değil mi hocam? Ya rol alabilir. Rolü var tabii. Yani işte yok farklı onu, dedim. Fa ay derecesi artabilir ama tek başına belirleyici olmaz. Kuruluş döneminde özellikle Kuruluşta yani. da olmaz, hayır. Öyle mi? O mi bir, bir masadır. Yönetim Türklerde yönetim bir masadır. Olmasa da bir unsurdur ama hiçbir zaman e, birinci unsur değildir. Mümkün yok de, örneği yok çünkü yani. Ee, o açıdan bir de işte adam isim ve niye Toderin isimleri özellikle zikrediyor? Yani geçmiyor. Tek tek veriyor. Diyor ki bak bu adamların hepsi alim, molla, kadı, yan Esat efendi, meşhurdur biliyorsunuz ha. Ve bir de şeyh var işlerinde diyor yani. Ee, o açıdan müsahih bunlar ha. Baskıları düzeltiyorlar. O açıdan bunu geçin diyor yani şey, tot şey totlara falan Avrupa'daki anlatıya karşı çıkıyor. Evet arkadaşlar, müzakereye geçebiliriz. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Çok istifadeli bir e, oturum oldu. Aramızda da çok değerli hocalarımız var. Tülay Ertan, Özgen Felek, Yudet İfmer'i gördüm. E, merkez'den yine Müstakim Hocamız, e, Berat Hoca, Mehmet Hoca'larımız var. E, eğer söz almak isterlerse buyursunlar lütfen. Müstakim Hoca kitabı çok iyi okuduğunu biliyorum. Müstakim Hocam, yanlış bir şey söylemedim değil mi? Sen... Evet. Gülsün bana bunları zamanda söylesin de... ...ona göre ben biraz kontrollü konuşsaydım ya... ...bu kadar büyük hocaların yanında... <gülüyor> hocam hocam, ben, bir sabır hocam. <gülüyor> ben bir soru sorayım mı hocam. Evet. Hocam, hocam? benim sorularım olabilir ama... ...biz zaten müzakere etme imkanınız oluyor... Şimdi ...ben e, dinleyici olarak devam edeceğim... ...hoçalarınıza bırakıyorum... Peki. ...teşekkür ediyorum tekrar müzakere için sağ olasın... ...çünkü bu eseri ben almasaydım... ...Müstakim Hoca anlatacaktı... ...onun için iyi okuduğunu bildiğim için sordum kendisine... Evet. <gülüyor> Buyurun Perşat hocam. hocam... Evet... Ben de İhsan hemşeriyim, ben Oflu'yum. Öyle mi? Evet. Nereden hocam? Şimdi Oflu'yu buldum konuşacağım. <gülüyor> ben, men, ben Mennozlu hocam, Ballıcan Mennoz. Mennozlusunuz ha. diyeyim hocam. Evet, evet. Eyvallah. Eyvallah hocam, buyurun. Ee, hocam bu e, Toderini'nin böyle bir e, bu objektifte bir eseri yazması, yani sahipleri ne oluyor yani? Değil mi? Bayağı bir hani... Evet. Objektif. gerçekten objektif. Yani geri geldiğinde çok ağır eleştiri yapıyor. Verdiği örnekler de o eleştiri doğruluyor ya, yani. Öyle... Bunu tamamlayıcı bir soru sormak istiyorum ben de. Ee, yani aynı zamanda ansiklopedik bir eser. Ee, eserin muhatabı kim? Ee, yani e, okurları, e, muhayyel okurlarını kim düşünüyor? Acaba bu bir rapor olabilir mi? Kitaptan ziyade böyle bir intibar edindiniz mi? Evet, biraz önce onu dedim zaten. Bu tür adamlar belli görevleri var e, şüphesiz. Rapor basit anlamıyla bir rapor değil. Ama bir rapor tarafı var. Yani veredik e, yönetimini bilgilendiriyor. E, bak Türkler dediğimiz 400 yıldır, 500 yıldır, 600 yıldır, nise ilişkide olduğumuz devletin kültürü. Bir de tabii Avrupa'da artık özellikle aydınlanmayla birlikte kültür merkezli, bilgi merkezli, bilim merkezli bir zihniyet teşekkür etmeye başlıyor. 17. yüzyılda bunu bilmiyor, henüz tam böyle netleşmemiş ama 1750'lerden sonra başlıyor. Özellikle aydınlanmayla birlikte böyle bir zihniyet var. Dolayısıyla Osmanlı'yı bu açıdan incelemesi o zihniyetin bir uzantısı olabilir yani aydınlanma zihniyetinin ya bu Türkler çünkü artık millet olmanın medeni millet olmanın daha doğrusu ölçütü bilgide bilimde teknolojide o kültürün yaptıkları bu açıdan Osmanlı'yı bir inceleme olabilir çünkü biliyorsunuz hemen bir süre sonra 1800'lerin başında Avrupa'da bir tartışma başlayacak hangi millet medeniidir hangi millet medeni değildir. Sivilizasyon kavramları filan. Ee, özellikle Alman entelektülleriyle Fransa entelektülleri arasında bir kavga. Sivilizasyon mu? kültür mu? Bizim kültür dediğimiz. Biliyorsunuz bunları. Ee, ve akabinde de Fransız merkezli bir entelektüel harekette e, İslam milletlerinin de medeni olduğuna dair İslam bilim tarihi çalışmaları başlayacak 1830'larda. Dolayısıyla böyle bir bağlamda yazıldığı için Sami Hocam e, bilgi merkezli, bilim merkezli, kültür merkezli olması ben anlamlı buluyorum. Yani aydınlanmanın bir ürünü bu kitap. Aydınlanma zihniyetinin bir ürünü. Türkleri siyasi tarih açısından, askeri tarih açısından, devlet organize falan açısından yazabilirdi. Fakat bu bir papaz olarak, entelektüel bir olarak bunu edebiyat yani literatür açısından yapıyor. Bence şey ve muhatabı da Avrupa aydınlanma kültürü, entelektüeller. Zaten çevirilerine baktığınız zaman bunu görüyorsunuz. Konisberg'de tercüme ediliyor. Fransızca tercüme ediliyor. Rusya'ya gidiyor filan. O dönemin kültür merkezleri bunlar. Fransa, Almanya ve Rusya. Çünkü şey var Petro'nun devamı Rusya artık kültürel olarak da bir sıçrama yapmış. Biraz o onunla alakalı diye düşünüyorum. Objektifliğinin Sı e, nedenini ya da böyle bir yöntemi yine o dönemin e, kültür tarihi araştırmalarındaki e, yöntem anlayışıyla alakalı olabilir. Çok Net bir şeyim, verim yok ama hakikaten dediğim ben kitabı okuduğumda adamı takdir ettim yani. E, dini değerler açısındaki duygusallığının dışında çok öyle bir duygusallık görmedim. Çok soğukkanlı eleştiriler yapıyor, gerekçeliğini veriyor, çok övgü yapıyor, ondan nedenlerini veriyor. Ama Hı. Fersat Hoca'nın dediği gibi buna bakmak lazım. Bu objektifliğin altında ne tür bir yapı var onu bilmiyorum. E, İciler ikinci Hocam söz almak istiyordu, buyursun lütfen. Hocam merhaba. Ben soru sor, daha önce sordum soru ama tekrar bakacağınızı ifade ettiniz. Muratcan Tosunyan bu Osmanlı toplumsal tarih Osmanlı toplumsal tarihi kitabı diyebileceğimiz bir kitabı var. Ben okumadım ama İmparatorluğun Meşalesi olarak çevrilmiş. Bu tarih olarak araştırdığımda Toderini bu kitabını 1787'de Yayınlıyor. Yazmış ve Muratcan'da Evet yayınlanmış Muratcan, Muratcan Tosunyan'da Osmanlı'da bilinen adıyla Ondan 26 yıl önce Yayınlanıyor Bu kitap yine aynı Hangi e, dilde yayınlanıyor? E, Fransızca hocam yani Fransızcam yok ama Tablo General of Diye devam ediyor Evet tablo General of Ottoman Empire gibi ee, onun da doğum tarihi 1740 mesela toderini 1728 e, Murat çantasun ya 1740 sanırım ben e, yani bir şekilde faydalanmış olabilir mi diye sorum Aslında bu kaynak olarak e, onun kitabından e, faydalanmış olabilir mi veya anladım e, güzel bu so güzel bir soru ama dediğim o açıdan bakmadım e, Tosunyan diye bir isim de hatırlamıyorum. Acaba başka bir ismi var mı onun? Do Son hocam neydi? şey bu Ermenik Ermeni kökenli, Ermeni kökenli e, bir İsveçli bir diplomat. Aslında İstanbul'da yaşamış. Eee Fransızca adı Ignaz e, Muratça eee şeklinde. A, Do e, yani biraz önce onu sordu bir arkadaş yadırca... zaten. Evet tamam, evet onu, evet evet o sorduğun toru. Tamam, onu biliyorum. Evet, evet. Tamam onu biliyorum. Aa Doson Do ha tamam. Bir önce bu şeydi yani, Türkiye e, zaten. E, acaba... Şimdi evet, evet. sen deyince baktım ama hiç böyle bir isim görmedim ya. Yani acaba bunu bilmiyor mu ya da bazen kaynaklarını saklayabilirler belki saklıyordur. Ben öyle bir şey, isim atılamıyorum olsun diye. Yok yani. Şimdi dipnotlarına hızlı bir Çünkü şekilde bakıyorum. Çünkü çok yakın. Evet doğru söylüyorsunuz. Evet. Ve Avrupa kaynaklarını aslında çok iyi kullanıyor. Vardır belki bir de o gözle bakmak lazım e, Hanım. Veya kitaplar karşılaştırılabilir mi hocam? Mukayese edildiğinde e onun verdiği bilgiler ve e, o anlamda... Olabilir. Bu işlerle uğraşanlar bir yapsın. Bir ben benim bütün görevim kitap okuyup anlatmakta. <gülüyor> çok teşekkürler hocam. Başka bir vazife çok teşekkür almam teşekkür yani. Evet. Çok teşekkürler. Sami, <gülüyor> Sami, Sami başımıza yıktı bu işi. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. E, misafir, misafir hocalarımızdan yoksa ben birkaç sorum var e, Gülsüm ama e, Tülay hocam e, var mı? Bir katkınız olacak mı acaba? E, Judith hocayı görmüştüm. Hocam e, herhangi bir değerlendirme yapmak ister misiniz? Ee, hocam, hocam. Belki bir sorum olabilir. Ee, yani bunun bu üç ciltlik eserin ne kadarı ya da tamamı mı diyelim Acaba Todorini'nin kaleminden çıkmış ya da Todorini e, <gülüyor> girişmiş ve e, bunu kaleme almış. Bu konuda e, bir şüphemiz olmalı var mı? mı? E, Aa, bizim anladım. şöyle bir e, şu nedenle bir sorun var. Mesela e, tam o sıralarda e, aynı Elçi için, Garzoni için. Ee, Knalızade'yi İtalyanca'ya çeviren bir e, Medun isimli. Hakkında fazla bir şey bilmiyoruz. Ama Knalızade'yi hmm. çevirmiş. Şu an benim bildiğim iki kopyası var. Bir tanesini zamanında Bavinger görmüş. Bir tanesi de e, Bükreş'teki Bilimler Akademisi'nde. Ee, Foderini ise... Bu kopyayı Roma'da bir özel kütüphanede görmüş Kınalızade'nin İtalyan'da. E, <gülüyor> söylüyor bunu hocam. Zavir evet. Ya. evet, evet. E, yani burada çok geniş bir e, sosyal ağ diyelim başka e, bir e, enformasyon ağ söz konusu olabilir. Yani daha önce de biliyoruz Hezarfen nasıl yardımcı olmuş sizin evet. de zikrettiğiniz e, yani anlatıcılara aktarıcılara onların isimlerini veriyor şundan faydalandım evet, şuna tercüme evet, ettirdim evet. şuna ama sordum işte, diyor saklamıyor ama bu faydalanma dereceleri ya da bu bu isimlerle mi sınırlı e, belki bunlara da sizin de söylediğiniz gibi yadalarca vurguladığınız gibi e, yani e, bu bir proje olarak ele alınmalı bir doktora tezi projesi olarak alınmalı keza Doğson da öyle mesela Doğson'un e, bu e, eseri kaç ciltlik altı ciltlik eseri resimleyen e, gravürcüler hakkında daha çok biliyoruz hmm. yani Doğson İzmirli e, buralı birisi ama mutlaka onun için üretim yapan birileri olmalı yani bizler bu çağda e, tek başımıza yet yetişemiyoruz. <gülüyor> bir sürü şeye ekip projelerine kalkışıyoruz. E, herhalde e, başka destek sistemleri olmalıdır. Bu kadar. Bir Hocam sorun. teşekkür ederim. Gayet güzel e, çağrışımları doldu bu sorunun. Belki şöyle bir şey yapılabilir. Eserin hazırlanması aşamasında aşaması ile bu verilerin toplanıp telif edilmesini birbirinden ayırırsak. Telifi belki e, Toderini yapmıştır ama malzeme toplaması, toplamasında dediğiniz gibi bir ekip olabilir. Zaten bunu aslında ipuçlarını vermiyor değil. İşte Ahmet Efendiden bahsediyor. Her hemen 10 sayfada bir Ahmet Efendi ismi geçer. E, i̇şte bazen edebiyat konusunda, şiirler konusunda e, bazı isimler veriyor. İşte onu okuttum diyor. Ona tercümesini rica ettim diyor. E, resim çizdirdim diyor. Alet yaptırdım diyor. Ama bunları bir ekip mi yoksa bunun kendisinin bizzat finanse ettiği, para verdiği insanlar mı? Söylüyor zaten, ücreti mukavimde diyor bazen. Ama bu çerçevede de alıştırılması iyi olabilir, doğru. Ama yayın konusunda ben e, okuduğum kadarıyla tabii e, kendisi Venedik'e dönünce bu malzemeyi kitap haline getirip yayınlıyor. Orada e, şeyin Venedik yöneticilerinden birinin ismi var, şimdi ismini hatırlayamadım, onun desteğiyle. Ama hazırlanması aşamasında dediğiniz gibi bir ekip olabilir. Onu çalışması, çalışmaları lazım arkadaşlar. Evet. Güzel bir soru. Sami Hocam bunu not alalım. Evet. Bunu hocam, çalışacak arkadaş. Buna dikkat etsin. Yani bu kadar dikkatli bir göz. Evet. Yani ben katılıyorum Tülay Hocam'a. Yani muhakkak e, birilerinden bir destek alınmış olması e, gerekir bence. Ama de... destek var, destek var. Şey, bir masa ol, olursunuz masada iş bölümü yaparsınız kitap bir tür ortak üretim olur bir de sizin projenizdir siz bu proje için insanları istihdam edersiniz oradan gelen malzemeyi alır kullanırsınız o ikisi ayrı birbirinden ayrı şeyler evet. Benimki kişisel kanaatim ikincisi yani Toderi'nin projesi bu fakat insan istihdam ediyor ve bunları da söylüyor fakat Tülay hocamın sorusu birincisini de şüphelendirtir bize acaba bir masa işi mi bu Dedi de şüphelenebiliriz niye olmasın bu tür şey, numaralar çok oluyor biliyorsun. Bernoulli ailesinde e, dede torunun yazdığı yok. E, baba oğlunun yazdığı kitabı kendi adıyla yayınlıyor biliyorsunuz meşhur matematikçi aile. Kitabı çok beğeniyor. Oğul kitap yazıyor. Babasına diyor baba bak çok güzel bir kitap yazdım analiz hakkında. Bunu işte yayınla benim adıma. Baba gidiyor bakıyor kitap çok güzel kendi adına yayınlıyor. <gülüyor> bu tür şeyler olur yani. yani Kaderin niye yapmasın ki bunu? Böyle bir şüpheyi ben e, şeyde dikkatimi çıktı. Şeriatla kanun arasındaki farkı çok iyi anlamış. Bir Ama de edile-i Edile şeriatla kanun arasındaki farkı çok iyi adam. anlamış. Yani bu, bu farklar bence önemli değil. Soruyorum diyor. Takıldığı şeyi soracağı çok adam var etrafında. Gidip diyor işte, nedir Üsküdar müftüsüne bunu sordum. Gittim işte valide evet. sultanın müderresine bunu sordum ona bunu sordum buna sor, bunu saklamıyor ki adam yani adam alim bir adam kendisi alim zaten yani bilim adamı Kesinlikle. iyi eğitim almış metodoloji bilgisi de iyi soruyor sormaktan çekinmiyor ve çok da inatçı bir adam sekiz kere gittiği kütüphane var sekiz kere gidiyor üç kere gidiyor bunları da söylüyor yani öyle herhangi bir kişi değil bu yani çok ciddi yaptığı işin ne anlama geldiğini çok iyi biliyor yani karşımızda tırnak içinde bir bilim insanı var. Bu bilim insanı gereğini yapıyor. Öyle düşünmek lazım yani. Basit bir casusluk, basit bir efendim uçtan rapor hazırlayayım göndereyim değil. Hakikaten adam bir entelektüel iş yaptığının farkında ve bunun tüm ayrıntılarıyla uğraşmış. E, alet döktürdüm diyor. Şu alet nasıl çalışıyor bir yap bakayım bana dedim diyor. Ücretini verdim bazen diyor para bulamadım falanca bana destek verdi diyor. Evet. Yüce Hocam katkıda bulunmak ister misiniz değerlendirmede? Hocam Özgen Hocam herhalde bir Hayır, söz almak istiyor. Pardon, pardon. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Çok önemli bir şey değil ama böyle küçük bir merak. Hocam öncelikle sizi tekrar gördüğüme çok sevindim. İki sene oldu galiba değil mi? Bu Medeniyet Üniversitesi'nin kütüphanesinde o zaman evet. şey, konferansında tanışmıştık. Böyle beraber... Yemek yeme şey öğle yemeğinde de yan yana düşmek şanslı. Eyvallah eyvallah. Sağ olun hocam. Evet. İyisiniz hocam Nasıl? Teşekkür ederim sağ olun Sizde. eksik olmayın çalışıyoruz. Sami hocam bizi çalıştırıp duruyor işte. <gülüyor> hocam çok müstefit oldum. ben kendi evet. adıma çok teşekkür ediyorum. Yani burada sabah saat daha on. Ben erkenden kalktım pazar sabahı böyle biliyordum bunu bir haftadır bekliyordum bu konuşmayı. Çok faydalı oldu. Siz oldum. neredesiniz şu anda? Hocam ben Connecticut'tayım şeyde Yale'de devam ediyorum hocam Yale Üniversitesi'nden. Ha böyle şeydeyiz. Kolay gelsin. Hem buradayım şimdi. Hı -hı. Daha kahvaltımı da yapmadım hocam daha böyle Afyonun patlamadı Artık ama. Artık ne kahvaltı iki saatte ver. burada <gülüyor> ilim ciyafeti yaptık yeter. Valla hocam <gülüyor> şimdi işte, bir çay içeceğim kendime geleceğim. Şimdi evet. hocam hani bu belli ki hani biz mesela bir tez yazıyoruz değil mi böyle bir beş senemizi altı senemizi alıyor. Böyle uyduruktan bir tez yazıyoruz o bile zamanımızı epeyce alıyor. Bu ciddi anlamda bir emek ve zaman isteyen bir iş. Tabii beş yılını vermiş. Ha beş, onu soracaktım hocam. Ne kadar bir süreç? Beş, beş yılını vermiş. Altıncı mı? yılda da derleyip popa'yı -Po yayınlamış. Tamam çok iyi. Sağ olun hocam. Çok teşekkür Eyvallah ediyorum. Abi. Sağ ol. Emeğinize sağlık tekrar Eyvallah hocam. Abi. Sağ olun ol hocam. Buyur, ben de e, ben bir şey dikkatimi çekti hocam. Teşekkür ederim bu arada. E, çok e, güzeldi. Ee, şimdi hem e, dönemin e, ne diyelim insanları genel olarak e, farkında anlattığınız kadarıyla hem de Toderi'nin kendisi farkında. Yani bu 18. yüzyılda e, toplumda yani bütün boyutlarıyla, bütün kurumlarıyla bir dönüşüm var. E, var. O dönüşümün e, e, farkındalar. Yani e, e, hani 50 de bir edebiyata böyle değildi, daha iyilerimiz vardı derken aslında biz biraz dönüşüyoruz. Doğru pek evet. çok yerde bunu söylüyor. Yani daha doğrusu Todeli'ni onların ağzıyla bunu söylüyor. Yani bunun farkındalar. Kurumlar düzeninde farkındalar, siyaset düzeni Avrupa'nın kat mesafenin her açıdan farkındalar. Ee, Osmanlı, İstanbul'u diye. Dolayısıyla hani böyle hani Osmanlı'daki değişim dönüşüm e, tartışmalarında biraz daha geriye mi çekmek gerekiyor? Biraz Mehmet Genc'in dönemlendirmesi de geliyor aklıma burada. Ee, hani 18. yüzyılda radikal bir şekilde bir e, dönüşüm olmuş. En azından Toderini'de böyle e, yansımış gibi görünüyor. Hocam şimdi benim kişisel kanaatimi söyleyeyim bu konuda. Osmanlı diye bir şey yok. Osmanlılar var. 600 yıllık dönem lineer bir dönem, çizgisel bir dönem değil. Osmanlılar kendi modernleşmelerini hep yaşamışlar. Bunu mezar taşlarından takip edebilirsiniz. Hiçbir yüzyılın Mezar taşı diğer yüzüne benzemez. Ee, dinamik bir toplum. Gelişiyor, etkileşim içerisinde. Ee, ihtiyaç duyduğu zaman da ee, nedir? Faydalanmasını biliyor. Diyelim ki ateşli silah yaralarıyla alakalı klasik İslam tıbbında bir eser yok. İkinci ee, mevzut döneminde eser tercüme ediyorlar. Frenge hastalığı hakkında eser tercüme ediyorlar. Yani gidip gelen bir de Osmanlı dünya gücüne geldiğinde dışarıdan çok e, Avrupa'dan insan geliyor. Onlardan ihtiyaçları ölçüsünde hani neyi şey duruyorlar. Ee, daha önce seninle de konuştuk, hatırlarsın. Ee, yani Avrupa'da neler oluyor sorusu bu illa salt, hani şey burada mı bilmiyorum Alper, Alper'le o konuda müzakere ediyoruz. Salt bilimsel bir merak anlamında değil ama netice rakip bir güç orada neler oluyor? Yani Avrupa'da neler oluyor sorusunu e, sistematik olarak daha önce yazdık da bu, bunları bir yazı da yazdım bir daha yazacağız. Eee Fazıl Ahmet Paşa'nın saraydaki meşhur toplantısı. Bir Rus mes e, Yunan meslektaşımız bu konuyla ilgili makale yazdı. Ve o e, toplantıdan sonra e, bir tercüme hareketi başlıyor biliyorsunuz. Teskilici Köse İbrahim Efendi, Miracımaş Ahmet de e, ondan sonra Ebu Ahmed Dimeşki gibi bir sürü insan e, Batı'dan tıp, e, astronomi, astronomi aletleri ee, ondan sonra çeşitli alanlarda tercüme hareketi başlatıyorlar. Yani e, daha Nifton ortada yok 1663'te yani genç bir adam 1678'dir, 1887'dir prinsipmanın yayınlanması. Zaten Avrupa'da ortaya çıkan yenilikler de öyle sabahtan akşama herkesin benimsediği yenilikler değil. Ee, Avrupa'da bir şey var o dönemde. bunu iyi anlamı Fransa bir şeyi benimsemeden o Avrupay olmaz o dönemde. Çünkü merkezi bir devlet Fransa en güçlü kültüre sahip. Fransızca baskın bir dil. 1744'te Fransız kralın emriyle Niftonculuk resmi sisteme dönüşünce düşünün yani resmi, kralın fermanı gerekiyor resmi, resmi sistem olabilmesi için. E, bütün o modern bilim zihniyeti dediğimiz zihniyet yavaş yavaş yerleşiyor ve e, işte sanayi devrimiyle e, bir başkalışım ortaya çıkıyor filan falan. falan. E, Osmanlı ihtiyaç duyduğu oranda e, bunlardan faydalanıyor. O açıdan ee, kesinlikle, benim kişisel kanaatim tabii bu yorumum, bizdeki askeri yenileşme radikal ve son hamle olduğu için hep merkez alınıyor. Ben kişisel kanaatim, Osmanlı Tecrit Hareketi ilimde başlamıştır, ulemanın zihniyetine başlamıştır. Ya, sırf söz tıbbı tarihini çalışmak bunu gösterir Allah aşkına yani Osmanlı tabipleri kendi tıp geleneklerine kadim demeye başladılar ee, 17. yüzyılda daha olsun 20. yüzyıla gelmedik bile ikinci yarısına yani İbn-i çok büyük bir örnek ama İbn-i önce de isimler var. Yani 1600'lerin başında bazı tabipler yavaş yavaş kendi tıp geleneklerine kadim demeye başlıyorlar. Bu açıdan bu böyle çok şey değil. Kompleks bir hadise. E, çok yine er bakmamak lazım. E, sanayi devriminden sonra işin şiddeti artıyor. E, savaş meydanlarında e, Osmanlı ordusunun e, yenilmesi biraz kesin. Nihai e, tabloyu gösteriyor. Yani ondan önce e, ateşli silahlar da öyle çok e, verimli kullanılan yapılar değil. Sanayi devrimiyle bunların daha böyle isabet oranlarının arttığını, geri tepmediklerini falan, falan görüyoruz. Neyse kısaca e, bütüne bakmak lazım belirli bir parçayı anlamlandırmak için diye düşünüyorum. E, o açıdan evet Toderi'nin tespitleri de bununla uyuşuyor. Bilmiyorum soruna cevap verebildim mi ama e, zihniyet tarihi açısından meseleyi ele almak lazım. Sadece askeri tarih açısından yazıyoruz meseleleri biz. E, Berat Hocam, hocam sesiniz gelmedi ama bir şey söylediniz sanırım. Yok yok. E, teşekkür ettim. Yani e, evet. şeyleri falan yani hocanın bahsettiği o 17. yüzyıldaki e, işte tecid, e, Fazla Ahmet Paşa ile ilgili meseleler ya da işte edebiyattaki e, dönüşümler bunlar Hani konuşulan, yazılan, e, hocanın da yazdığı, benim de yazdığım başka işte Tülay hocanın da e, yazdığı meseleler. Buradaki diğer arkadaşlarım da üzerinde konuştu. 18. yüzyıldaki mesele biraz e, özellikle yani vurgusu dikkatimi çekmişti. Hoca e, güzelce onu şey yaptı, teşekkür ederim. Açıkladı. Hocam Yudit hoca e, burada aitti. E, kendisine söz vermek isteriz eğer müsaitse. Hocam sesinizi alamıyoruz şu anda. Mikrofonu açabilir misiniz? Çok teşekkür ederim benim sesleriniz için. Ee, İhsan Hoca ne zaman konuşuyorsa çok faydalanıyorum. Ee, gerçekten keyifli dinledim ve dinleyici olarak devam etmek isterim. Sadece keyif ki, yazık ki e, birazcık hızlıca gitmek zorunda kaldınız ikinci yarıda. Hocam belki zaman baş... vermiyorlar. Ee, evet. Bir saatte anlatılmaz bu işler. Şöyle evet. bir on saat deselerdi. De... Katılıyorum. Kusur evet. sizde değil. Belki de yani siz de keyifli anlatıyorsunuz. Saatleri yanlış iki... çalışıyor bunların. <gülüyor> yani belki ikinci ve üçüncü bir oturum sizin hocam, vaktiniz onu varsa. Ya, ona, ona, onu yapamayız hocam. Ya artık genç yapamayız. arkadaşlar yapar onu. Anladım, anladım. Güzel. Çok teşekkür Siz, ederim. Güzel, çok ben çok teşekkür, teşekkür ederim Cid Sağ olun. Müstakim Hocam bir şey. E... Evet hocam. Hocam e, şimdi Töder'inim bu e, dil öğrenmeye başladılar, değişiyor demişti ya. E, onun aslında eden e, bir şey mi olabilir söyleyeceğim, şey bilemiyorum ama. Yani daha öncesinden bazı örnekler var ama bunlar da belki istisna olabilir. Şimdi o örnekler verince onu de belki deli olabilir. Mesela. Ee, i̇şte bu İbn Selim'i siz birkaç kez yaptınız, Onun çevresinde ve İstanbul'daki bazı e, Arap veya Türk kökenli diyelim yani o Osmanlı e, hekimleri e, Latince biliyorlar ve bu eserleri tercüme ediyorlar. Ama Halepli hocam dikkat et. Evet, Şimdi hadi. 17. yüzyılın ikinci yarısında Osmanlı'daki tecrit hareketlerini yürütlenen Halepli genelde. Bunlar üzerine de konuşalım. Yani Osmanlı coğrafyasındaki kültürel zihniyetin e, her kısımda bölgede aynı olmadığını kabul etmemiz lazım. İslam Ziyaret... yani olabilir yani yan yolu da, İslamda olarak gerçekten. İstihsan olabilir ama evet doğru istisna olabilir. Bir de başlıyor artık. Yani Ahmet Paşa'nın e, fazla Ahmet Paşa'nın toplasından sonra süreç başlıyor. Bu süreç türünün zamanı geldiğinde tamamen e, belli bir e, nedir kıvama gelmiş artık bu tür engeller yok. E, tabii bu arada şeyin de e, Başka bir şey daha var. Bu erken dönem Türk minniyetçiliği dediğim bir hadise var benim. Bunu da, da ciddiye almamız lazım. Ee, özellikle Vani Mehmet Efendi'nin tefsirinde vurguladığı Oğuz vurgusu, Türk vurgusu artıyor. Ee, Lale Devri'nde bir tü, devlet eliyle Türkçeleştirme faaliyeti var. Nitekim Toderini diyor ki, ona vakit kalmadı, şimdi aklıma geldi. Ee, bazı Türkçe metinlerin Herkes tarafından anlaşılmadığı için daha sade yazılması diye bir tabir var diyor ee, bazı Osmanlı kültüründe ortaya çıkmaya başladı. Yani evet bu işte yazılmış daha önce Türkçe ama kimse anlamıyor bunu yeniden daha o günkü dile uygun hale getirme gibi bir tabir de var. Şimdi bu erken dönem Türk milliyetçiliği e, çalışmadık daha bunu. E, nasıl bir zihniyette nasıl bir etkisi var? Var mı? Buna bakmak lazım. Çünkü e, yani konu konu yaşıyor ama Osmanlı toplumunun Müslümanlaşması da 1600'den sonradır büyük oranda. Şimdi bakın bunlara dikkat etmiyoruz. Şimdi biz Osmanlı deyince Müslüman bir toplum. E, mesela Mehmet Genç Hoca'dan ben hep e, böyle anlatırım onu. Mehmet Hoca biliyorsunuz Allah rahmet eylesin. Espriyle hep böyle bozardı bizi. Yani bir ortamda konuşuluyor. Hoca e, böyle müstehizi bir şekilde <gülüyor> o Karadenizli, derinliğiyle dinlediklerinde dedi ki, bir soru soracağım dedi gençler size. 1683'te ikinci bir bozgunu oldu. O zamana kadar Avrupa'nın yüzde 25'i kontrolümüzdeydi. Bu yüzde 25'teki nüfusun ne kadar dedi e, Müslüman? Biz herkes yüzde 40, yüzde 60, yüzde %80 80'e kadar çıkan oldu. Dedi ki yüzde 17. Bakın 1683'te işte büyük kısmını kaybettiğimiz topraklar %17 Müslüman Türkçe ne kadar konuşan var dedi %5. Şimdi biz bunları da bu maddi kültürü nüfus hareketlerini falan da bilmiyoruz. Şimdi Osmanlı'da e, kafamızda şey var 3. Murat dönemi var başlangıcından sonuna kadar aynı harita aynı nüfus aynı öyle bir şey yok. Bu gelişiyor dönüşüyor başkalaşıyor. E, ...coğrafya genişliyor, farklı etnik gruplar katılıyor... ...farklı dini gruplar filan... E, ...mesela Anadolu'nun... E, Ali Mehmet Efendi... ...diye bir adam var ben başında... ...Akait yazıyor yazıyor... ...Anadolu'daki e, Müslümanlaşma... ...Türkleşme... ...bu da doğal tabi yani devlet burada özel bir siyaset de uygulamıyor... ...ama doğal süreçlerde... E, ...ulemanın çalışması... ...özellikle tasavvuf erbabının çalışması... Anadolu'da Türkçe eserler üreten genelde tasuv verbabı. Bu işte Kadız Adiler olayı şunlar bunlar. Yani bizim buna da dikkat gözünde göz önünde bulundurmamız lazım bu tür zihniyet analizini yaparken. Henüz yani verileri yok elimizde. Bir de dediğin gibi niçin Bina Fazla Ahmet Paşa'dan itibaren özellikle Vani Mehmet Efendi'nin hocası biliyorsunuz. Niye böyle bir Oğuz vurgusu artıyor Osmanlılar'da? Açın tefsirini, Arais adlı tefsirinde. Yani ee, kıssalarla tefsir durabiliyorsunuz. Öyle çok da ilmi bir tefsir de değildir. Çok etkili oluyor. Ve orada e, ayetlerde geçen işte sizin yerinize başka bir kavim getiririz. Bu Türklerdir diyor. Çünkü Araplar vazifelerini yapmadılar. Allah Allah bir Osmanlı alimi niye? Ki bu adam kadızadeli. Kökenden geliyor ya. Selefi bir perspektifi var. İşte bir şey geliyor, işte bu Oğuz Atadır, bu bilmem nedir gibi bir vurgu var. Ya bu tesadüfen zevk için yapılacak bir iş değil ki. Onun için bence muhakkak güzel makaleler de var bu konularda ama bunları sentezleyecek, o dönemi böyle bütüncül olarak yorumlayacak bir şeye, ne diyelim, perspektif yazısına ihtiyacımız var o dönemlere. Kolay değil tabii. Bir kere Türkçe üretilmiş eserleri mesela, bakın müthiş toplum eleştirileri yapılan metinler var o dönemde. Yani gerçekten inanılmaz dini açıdan değerler açısından toplum eleştirileri yapılıyor. Özellikle İstanbul toplumu. Çünkü İstanbul toplumu kozmopolit. Yani Müslüman nüfus yüzde 40 İstanbul'da. Yüzde ellinin üzerine Abdülhamit döneminde çıkıyor. Yüzde elli yüzde ne oluyor? Çünkü dünyanın merkezi. Çinlisi var şu su var bu su var. Farklı etnik gruplar farklı dini gruplar filan. Yani bu sistem e, zihniyet analizi kolay bir iş değil. Farkındayım. İkinci çalışmalar yapıldıktan sonra biz bunu ancak e, yürütebiliriz. Bir de biz genelde yüksek kültürün analizini yapıyoruz. Arapça ifade edilmiş ya da e, Türkçe olsa bile son derece e, edebi bir dille ifade edilmiş zihniyette analiz ediyoruz. Bu aşağı doğru nasıl süzülüyor? Herat Hoca'nın o konuda e, güzel hem kent çalışmaları var hem doktora çalışmaları yaptırtıyor. Yani halk, halk derken Bulgariz anlamında değil de kültürün popülerleşmesi bilginin dolaşıma girmesi nasıl mesela o dönemde? Bu zihniyete nasıl etkiliyor? Bunlara bakmak gerekiyor. Hocam, pardon, e, ben İbni Selin'le ilgili bir iki katkı olarak bir şey söyleyecektim sorumun akabinde. O da bir tanesi şu, e, bu Gayetül İtkan adlı Arapça eseri onu. Önce Türkçe bir metin yazıyor, o daha sonra Arapça'ya çeviriyor. Bir de Arapça bir metin yazıyor ama o tam bitiremiyor onu. E, oğlu, e, oğlu tamamlıyor. E, oğlu tamamlattırıyor. Yine bir Halepli başhekime evet. e, yazdırtıyor onu. E, Fatih Darüşşifası'nda başhekim. O, hocam o eserin içerisinde ben şöyle tarama yaptım. 1300-1650 arası hatta 1670'lere kadar uzatabiliriz. Vefat eden Avrupalı hekim sayısı 85 81, 81 tane ismi atıf yapıyor. Yani Arap, Yunanlı daha eski evet. dönemleri saymıyorum. Yani o 1300-1650 arası ve bir kısmına bir kere bir cümle içerisinde ismini söyleyip geçiyor. Yani çok ayrıntılı bir şekilde böyle adeta Avrupa'nın en ücren köşesindeki doktoru bile e, takip edecek de bir e, şey var. 16, bir ikimi var. 40'lar 50'ler evet. Tabi tabi ama İbn-i önce Paraselsiz tıbbı ile ilgili Osmanlı'da başka çalışmalar da var. Ya, bir şey var. Şimdi bu Halep meselesini. Yalnız hocam şey onların hepsi Paraselsiz suçu da değil yani orada da e, eski tıbbı devam ettirenler de orada, var. Abi, tabii, var. Tabi var tabi yani. kesinlikle. Zaten e, kendi kültürlerini çok iyi biliyorlar. Onun için özgüvenleri hala yerinde. E, bilginin oranı ya da şöyle deneyim bilginin teorik çerçevesini değiştirmiyorlar zaten. Ve çok da rahatlar o konuda. Şimdi Müstakim Hocam bu Halep meselesi son derece ciddi. Biliyorsun Ragıp Paşa'nın e, en çok itibar ettiği alim de Halep'tedir. E, İbrahim Halebi, Hı. Değil mi? Şimdi bu Halep nasıl bir yer? E, Seyit Ali Reis'in Türkçe yazmasını isteyen de Halep'tiler. Değil mi? Halep'teki bir şeyh istiyor. Diyor ki niye sen bir Türkçe astronomi kitabı yazmıyorsun? Katip Çelebi'nin de keşf uzununu e, yazmayı düşündüğü yer Halep'teki sahafları gezerken. Öyle değil mi? Söylüyor bunu kendisi. Şimdi 17. yüzyılda Halep'te e, nüfus nedir? Oradaki e, Hristiyan ya da e, Hristiyan mezheplerine, Doğu mezheplerine ait Süryani unsurlar, ne tür bir entelektüel faaliyet var, O özellikle Fransız e, şeyi, ticari sist merkezleri olanlar nasıl, bunlara bakmak gerekiyor. Ben mesela dediğim gibi İbn-i Nakib üzerine çalışırken e, o dönemde bu Halep alimleri ve bunların İstanbul'daki etkinliğinin nasıl arttığına dair bazı gözlemlerde bulunmuştum. Ama bunu devam ettirmek gerekiyor Nihai bir çerçeve oluşturabilmek için. Ee, yani Osmanlı'ya bilgi girişi sadece İstanbul üzerinden olmuyor. demek istiyorum. Ee, özellikle Mısır ve Lübnan coğrafyası, Suriye coğrafyası da bu konuda çok aktif. Ee, bunlara bakmak lazım. Ee, dediğim gibi nihai bir cümle kuramayız bu konuda. Çünkü metinleri daha bitirmedik, incelemedik. Herhalde o metinlerin girişleri, ben İbn-i Gayet İlkiya'nın girişini okuduğumda adamdaki özgüvene, tıp bilimine bakış, tarihsel anlayış, çok enteresan ifadeleri var orada. Hatta ben bunları bir yerde ya söyledim yok, hatırlamıyorum da bir yerde bunları konuştuğumda ya da yazdım bilmiyorum. Ee, o açıdan e, oradaki tüm metinlerin girişlerini okumamız lazım. Ee, ne yapıyorlar ne diyor. Bak sen taramışsın bir sürü hekimden bahsediyor diyorsun. Değil mi? Bu inanılmaz bir şey. 17. yüzyılda 2. yüzyılda bir Osmanlı alemin bunları nereden biliyor? Bilmiyorum. Evet. Evet, e, konu dışı sorular da gelmeye başladı. E, burada arkadaşlardan Rıdışı bir tanesinin sorusunu yani, iletmek konuşayım. isterim. E, Toderini'nin haricinde hocam sizinle bir oturumda e, karşı karşıya gelebildiği için arkadaşlar hocam sizi bulmuşken şunu da bir sorabilir miyiz diye böyle talepler gelmeye başladı. Ben başladım. her şeyi bilmiyorum yani, ilim bitti o kadar yani nedir mesela? Estağfıla, e, hocam bu Türklerin ilim yolculuğunda Harzem Şahlar yıkılması ile beraber Anadolu'ya gelen alimler, özellikle Farsça tip kitapları ve ikinci Murat dönemi çeviri hareketleri e, hususunda bilgi ve kaynak önermeleri. Harzem Şahlardan ikinci Murata nasıl geçti bu arkadaşımız <gülüyor> bu ya? Bilemiyorum hocam. Evet. Şimdi Harzem Şahlar meselesi çok ciddi bir mesele. Henüz daha çalışılmadı. Bu konuda ilk çalışan e, Fuat Köprü Hoca Geçenlerde Feridun Hoca'yı dinledim. bu televizyon TRT 2'deki bir programda. Feridun Hoca da Hazemşahlar meselesinin çok önemli olduğunu söyledi. Feridun Hoca hakikaten bu konuları iyi bilen bir hocamız. Ben bunun ilim tarihi açısından, medrese tarihi açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani Osmanlı ilim geleneği, medrese geleneği bir Hazemşah geleneğinin geliştirilmiş halidir. Bunu çok iyi çalışmak lazım. Ben bunu bu şey telif edilen yazma eserler üzerinden, okutulan ders kitaplarından e, hareketle ürettim. Ama maddi verilerimizi artırmamız lazım. Eğer e, akademik ilmi bir cümle önerme kuracaksak. E, henüz daha bu çalışılmadı. Yani Şemsettin, e, Şemsettin Semerkandi daha sonra da Esirdin Eberi'den Tut, Hübeyşe Tiflisi bunların hepsi merden geliyor. O tabii bunu al, çalışabilmek için de özellikle Sultan Sencer dönemi filmdeki Sultan Sencer'inden bahsetmiyorum. Sultan Sencer dönemi ben Fatih dönemiyle mukayese edilebilecek kadar önemli buluyorum. İlim açısından, ulema e, e, mahfilleri açısından. Orada bir yapılar oluşuyor. O yapılar, Hazrem şahlar, şahlar yeni bir devlet değil. Hanıdan değişiyor. Yani bir parti seçimi kaybetmiş ama kılıçla kaybediyor. Başka bir parti geliyor. Hep söylediğim şey, Türk devlet geleneği tek bir devlettir. Hanıdanlar değişiyor. Yoksa halk değişmiyor. Aynı halk, aynı kültür, aynı bürokrası. E, bu ayrı bir konu. Bu daha hiç çalışılmadı. İkinci e, Murat dönemi çeviri hareketleri ayrı bir konu. Onunla ilgili doktora tezleri yapıldı zaten. E, tabii Berat Hocam daha iyi bilir bu tür şeyleri. Zannediyorum şimdi Berat Hocam'ın bir projesi de var. Osmanlı dönemi Türkçe eserler üzerine. E, bunu da söylemiş olalım. Şimdi bu Muratlar entesan. Birinci Murat, İkinci Murat, Üçüncü Murat Türkçe açısından da önemli dönemler. Üçüncü Murat da öyle. O da çok Türkçe tercüme yaptırtıyor. Bunun sahipleri nelerdir? Niye yaptırtıyorlar? Amaçları ne? Buradan ne hasıl olmuş? Bunlara da bakmak lazım. Tabii her şeyi ben bilmiyorum. Yani bu çeviri tarihi üzerine çalışan Sadık Okur Hoca ya, yazar. şey yazar hoca. Ya ben hocaya yazmayı yakıştıramadığım için okur diyorum. Sadık Yazar Hoca hakikaten bu konunun üstadı. onu dinlemek lazım. Doktora tezi de onunla alakalı değil mi Berat hocam? Evet hocam. Ya yani bu tercümeler niye yapılır? Hangi gerekçelerle yapılır? Bunun e, zihniyetteki karşılığı nedir? Siyasetteki karşılığı nedir? E, entelektüel ortamdaki karşılığı nedir? Bunları tartışmamız lazım. Bu konuda benim bir nihai cümlem yok açıkçası. Ama e, ke, bilim tarihi çalışmalarında, felsefe tarihi çalışmalarında benim de dikkatimi çekmedi değil bu Muratlar. Üçüncü Murat dönemi dönemi bakın. En önemli, modern öncesi dönemde yazılmış. En önemli matematik, Türkçe matematik kitabı Üçüncü Murat'ta sunulmuştur tufretu'l A'dan. Biz hazırlıyoruz onu şimdi. En önemli derken hem hacim olarak hem içerik olarak filan falan matematik tarihinden yani. Niye? Bilmiyorum bir fikrim yok. Eee eee Şi şey Cezeri'nin e, kitabı da 3. Murat için tercüme ediliyor. Yani bunların sebebi nedir? Hakikaten araştırmak şimdi, lazım. Bir bilgim burada yok. Burada mıdır bilmiyorum ama 3. Murat için bir doktora yapılıyor tam bahsettiğiniz bağlamda. Değil mi? Çok Hı -hı. güzel. Ha, harika, harika. Bak işte orada okuyacağız inşallah. Yani dediğim gibi ikinci çalışma çok az arkadaşlar. Hatta ben geçen arkadaşla dedim ki belki bir 25-50 yıl sonra bizim şu anda kurduğumuz hiçbir cümle dikkate alınmayacak akademik hayatta. O kadar değişiklikler olabilir ee, çalışmalar yapıldıkça. Biz bazı yorumlar yapıyoruz ama e, cesur yorumlar yapıyoruz bazen de biliyor farkındayız. Ama bir çerçeve olmadığı için e, ikinci çalışmalar yapılınca, metinler incelenince, dönemler incelenince, e, ayrıntılar ortaya çıkınca Belki o üst yorumu yapacak arkadaşlarımız o dönemde çok daha farklı cümleler kurabilirler. Buna da açık olmak lazım. Hocam yine Fatma Köse bu eğitim tarihi doktora programında bu kaynağı tek başına bir çalışma alan olarak kullanabilir miyiz demiş. Toderini için e söylüyor. Atıf anlamında mı? Yok, ee, kaynak olarak yani Toder'in bu kaynağını, kaynağı ama üzerine tabii, bir doktora e, e, tezi yapabilir miyiz gibi e, anladım ben. Ya, yapalım ama dediğim gibi İtalyancası, Fransız, Almancası diğer her şeyi dikkate alarak yapmak lazım. Evet. Yani bu şiir... kitabı, şu kitap tercümeye dayanarak e, hüküm vermek biraz sıkıntılı olabilir. Mütercim yanlış yapabilir, Fransız mütercim yanlış yapmıştır o anlamda diyorum. Hocam, hocam mı, bir bu, bir... Bu, ben bu eserden bir test konusu çıkabilir mi anladım ben. Mesela o özellikle evet, evet, e, medya fedasları... tescil... sınıf Çıkar tabii, tabii. ama e, şöyle. Şimdi e, bağlamı iyi bilmek lazım. Üçüncü boyutu katmak lazım. Şimdi yazılı metin iki boyutludur Siz bağlama metni oturtarak Hı. incelediğiniz zaman ona üçüncü boyutu katarsınız. O zaman o derinliği görürsünüz. Orada bir isim bahsediyor. Mesela yeni ki Toderi'nin bu Osmanlı ilim hayatına ilişkin Görüşlerini yazdığı dönemde başka metinler var. Bir Fas Büyükelçisi var o dönemde gelen. Ee, onun seyahatnamesinde Osmanlı sistemi sistemiyle ilgili bir anlatı var. ve Bunu da Mustafa Sıkı'tan alıyor. Mustafa Sıkı çok önemli bir bilim adamı matematikçi. <gülüyor> Ondan sonra yine o dönemde yazılmış eğitim kitaplarına bakmak lazım. Ee, o, i̇şte Müstakim Hoca'nın esas alanlarından biri. Çok alanı var da. Ee, oradaki ilmiye e, biyografilerinde alim affedersen alim biyografilerine bakmak lazım. Yani öyle sadece bu kitap yetmez. Ona üçüncü bir boyut, derinlik boyutunu bağlama geri giderek, oradaki nispetleri dikkate alarak da değerlendirmek lazım. O zaman olur. Yoksa tek başına tasvir olur. Hı hı. E, Mehmet Harekan hocamızın bu şairler akademisiyle ilgili e, birkaç katkısı var hocam. Mehmet hocam buradaysanız buyurun lütfen. Rumence orijinali ne demek Mehmet? Ee, Rumen, İtalya orijinal, o or or şey orijinali bunun. Yok hocam, biri bir arkadaş şey yazmıştı da ben ona cevap olarak yazmışım. Hani bu konuşma şey değil. Bu Şairler Akademisi'nin Fransızca tercümesini atıf yapıyor Toder'in'e. Oraya baktım, işte Lokademi Des geçiyor. Rami Mehmet Paşa'ya Rami isminin nasıl verildiğiyle alakalı. Bu Kandemir'in Kandemir tarihinde mi? Evet, Kandemir'de. Türkçe tercümesine de baktım. Orada da Ozanlar Akademisi diye tercüme etmişler. Vallahi o, ben ilk o, defa öyle. duyduğum için şaşırdım. Böyle bir akademi olması ne demek bu akademi? Akademiden odanında ne anlıyorlar? Yani akademi çok basit anlamıyla bir e, grup da olabilir. Bakmak lazım. ilginç ama bu. Edebiyat tarihçilerimiz Berat hocam ne diyorsun? Hocam ya İsmail Hoca da burada. Daha önce ben de hiç duymadım böyle İsmail hangi İsmail Hoca? Güleç. Oo İsmail hocam. Neredesin? Ee, bir Yani. Uçanım e... dinliyorum. Ee, ben bu Şairler Akademisi'nin de biraz ile ilgili bir tarafı var. Ee, muhtemelen e, o yaşamış olduğu dönemdeki İstanbul'da sadece şiirin konuşulduğu ve şiir meraklarının devam ettiği e, mahfilleri içerik benzetmesinden yola çıkarak akademi olarak nasıl isimlendirecek? Aslında mahfil demek e, lazım, değil mi? Mahfil şeklinde değerlendirdiğini düşünüyorum. Yoksa Batılın manada e, oradaki. Hocam yine de bir bakalım sen, ama yani. Bilsek, evet bunları yani, e, kurumsal bir şey olabilir tabii akademi Batıl anlamında. Benkte olmaz da. Kurumsal olabilir. Sonra, şimdi sizin dinledikten sonra todocini alacağım okuyacağım ee, okurken e, e, bu hangi bağlamda şimdi siz bir not aldınız bir cümle söylediniz ben evinin önüne sonuna tam olarak neden ve tabii, nasıl bahsettiğini anlayıp e, ona göre daha e, net bir şeyler söyleyebiliriz. Sadece bir akademi çünkü. Nihatinde bildiği kendi terminolojisini de isimlendiriyor, doğru, ee, kendi bildiği de isimlendiriyor. Doğru, doğru. O kendi doğru. bildiği isimlendirmemi yoksa o tariflerinden anlattıklarının öncesinden sonrasına yola çıkarak anlamaya çalışacağım. Yani onu ben not aldım. Ama hocam bir şeyle <gülüyor> akademik tabiri batılı bir tabir olabilir ama orada bir kurum mu var? Ona bakmak e, yani. lazım. Mesela kurum bir böyle bir bizim bir şeyi bildiğimiz bir kurum, akademik bir kurum yok öyle o yani batıl manada bir akademi yok. kurum olarak şiire dair bir kurum yok. Ee, eğer varsa büyük keşif olacak, büyük bir şey olacak. Dolayısıyla e, bir bu açımdan olsa mutlaka duyulur bilinirdi. Ee, zor bir. Hocam, iht... ben o, o, gibi, bence o varsa, son cümle doğru değil. Şimdi olsaydı ben, bilinirdi. Yok hocam. Yakın, çok şey yakın, var bilmiyoruz. Çok hayır. Çok yakın dönemde böyle bir şey çalışılsa. Ee, olsa hem yakın dönem hem çok araştırmalar yapıldı mutlaka birlerin dikkatini çeker. O manada söyledim ama dediğim gibi ben önüne sonunda okuyup. Tamam o heyecanla bekliyorum sizin çalışmanızı. O o zaman o zaman evet. ancak bir şey söyleyebilirim. Heyecanlı. Şey kastediliyor olabilir galiba yani yanılmıyorsam Rami şeyle Nabi'nin çevresinde o Nabi. Divan'a diye geçiyor hocam Kantemir'de onu ayrıca şey yapmış. Yani şu, şöyle bir şey var. Toderini kendi de yakıştıramıyor aslında. Onu sordum diyor. Hani bir, evet evet. Birine sordum diyor. O, ben o de dedim ya sordum diyor. diyor. Var ben diyor. Yani o da Kantemir'den öğreniyor aslında. Yani Kantemir söylüyor bunu. Evet. Yani çok Bak, bu, bu, bu. çok <gülüyor> edersiniz. Söz almadan Tülay Hocam e, buyurun, e, buyurun. Bu tam 1729-28-29'da İstanbul'a ve bir matbaa kurmak için gelen Yohan Frederick Waschrom o da bir bilimler akademisi olduğundan söz ediyor İstanbul'da. Yani e, biraz önce de söylenildiği gibi kendi alışık oldukları kurumlara e, yakıştırarak bazı e, oluşumları isimlendiriyorlar. Yani gene e, 1720'lerde tamam birçok e, e, değişiklik var bilim adamları tercüme odası var. Ders olamıyorlar hocam acaba. Ee, yani ama kullandığı tabir tam e, bir e, bilim akademisi. Yani aydınlanma öncesi e, bilimler akademisi. Tabii tabii Avrupa'da 1660'lardan itibaren başlayan o akademi evet. e, ismi. Acaba bizim tercüme odasına mı akademi diyordur bilim akademisiyle? Onu da çöz, çözebilmiş Çö değiliz. Muhtemelen Anladım. öyle. Yani evet. bilimsel bir çaba olduğunu fark ediyor ve işte hmm. matbaa ile yayıncılıkla ilgisi olduğunda çok e, muhtemel. Ben şöyle bir ayrım taraftarıyım tarayım hocam. Yani devletin e, tüzel bir tüzelimsi diyelim, tüzelin tüzelimsi bir perspektifle organize ettiği bir yapı mı bu? Yoksa 4-5 kişinin kendi iradesiyle bir araya geldiği bir şey mi? Bu ikisi birbirinden ayrı diye düşünüyorum. Eğer devletin e, siyasetinin bir uzantısı olaraksa bu tırnak içinde bir kurumdur. Evet. E, öbürü ise işte, işte Nabi'nin etrafında toplanmış 5-6 kişi biz de toplanıyoruz bazı. Sohbet ediyoruz. İlmi, o, onu görmüş adam akademi demiş. Buna akademi demez diye düşünüyorum. Hani burada böyle tüzelimsi bir yapı ya diye olabilirler. Bakmak lazım tabi yani maddi bir delile ihtiyacımız var. Son cümle. işte için. yani fazla Ahmet Paşa söz konusu olduğunda, Damat İbrahim Paşa ya da Ragıp Paşa söz konusu olduğunda bu yani kurumsal kimlikle. Evet, e, doğru. Doğru. Kurumsal kimlik e, çok kolay hele yaban yani bizler de yabancıyız bu konuya yani ne <gülüyor> kadar yabancıyız karıştırma söz konusu yani bu konularda doktora yazanlar da karıştırabiliyor doğru, o doğru. kadar yabancıyız doğru hocam. çok doğru söylüyorsunuz evet. hocam kitabın Türk evet. Medreselerinin Teşekkür'ü bölümün başlığında başlarken de dini ve edebi medrese diye iki ayrı şeymiş gibi bir ifade. Dil edebi medrese mi var? Böyle bir ifadesi var. Yani sayfa kaç? Hocam bendeki 7 e, Tepe baskısı. Aa, yok, ee, ben medreseler öyle bir şey ve kitaphaneler. Eğer sen onu atlarım ben. Yok öyle bir şey görmedim. Bakmak medreseler lazım ve kitaphaneler başlığında Hı -hı. E, Türklerin medreseleri ve teşekkürleri ikinci paragrafta. Daha İstanbul'un fethinden önce Osmanlı hükümdarları bu verimlilik, cömert eğilimli e, eğilimi oldukça görkemli ve solu bir planla orduların gürültüsüyle savaşların acımasızlığı arasında birçok dini ve edebi medrese kurarak yayıyor ve geliştiriyorlardı diyor. Sonra işte ilk medreselerden. Ya, bu, bu, böyle bir cümle suları... burada yok. Ben bunu duysam, böyle okusam yani <gülüyor> uyumam, onun peşine koşarım. <gülüyor> çok orijinal var. Dini ve edebi medrese. Evet yani söylediklerinizle ya bu benim ilgimi çekmişti ama bunu ileride yok, mesela yok. edebi medrese dediği şeye dair bir işaret görememiştim. Sizin, yok sizin yok öyle bir şey. Düşünün. Yani sonra... metnin, metnin ilerken ilerleyen bölümlerde öyle de bir ayrım yok zaten. Evet, ee, e, İslam medeniyetinde de hiç böyle bir ayrım yok. Dini ve edebi medrese diye bir ayrım hiç görmedim ben. Bence o problemli bir tercüme. Bakmak evet, lazım evet. aslında. Şimdi niye ise fazla uzatmayalım da şöyle bir şey. Nihai cümleleri kurmak istiyorsak buna da e, metninlerin hem İtalyancasını hem Fransızcısını hem Almancasını önümüze koyup varsa başka tercih o dönemde bunların hepsi birer bir arayla yapılan e, ve bağlamı da dikkate alarak çalışma, akademik çalışma budur. Bizimki şu anda aslında e, Türklerin yazılı kültürü kitabı üzerine bir sohbettir. Burada nihai bir cümle kuramayız. Doğru değil. A, a, bilimsel anlamda doğru değil. E, onun için Edebi, çağrıştığım yolu ne düşüremeyiz yani? Edebi medresi ne demek? Dini medresi ne demek? Bu dediğim gibi e, yani nihai bir cümle söylemeyiz bu konuda. Çok bağlamada hiç oturmuyor açık söyleyeyim. Evet, başka var mı Gülsüm Hanım? Hocam, e, Kenan Olgaç'ın bir e, sorusu var. Bu Avrupalı alimlerin Türkçe bilmelerine e, yönelik, e, Avrupalı alimlerin bölge bölge dönem dönem Türkçe bilmelerine yönelik herhangi nicel bir çalışma var mıdır diye sormuş. Berat hocam var mı? Ben bilmiyorum. Ben de bilmiyorum hocam, yok. Ama bu e, Kenan hocamızın, Kenan arkadaşımızın sorduğu soru önemli bir soru. Bununla bir ilgili bir çalışma yapmak lazım. Ne kadar Türkçe öğreniyorlar, nasıl öğreniyorlar, hangi e, hocalardan ya da kurumlardan öğreniyorlar. E, bir kere şöyle hemen çağrışım düşün Avrupa İstanbul'daki yabancı misyon kurumlarında Türkçe öğreniyorlar. Ee, öğrenmeleri lazım, devletli irtibat kurmaları lazım. Yani, Türkçe mütercim kullanmak çok riskli olabilir, belki ilk zaman kullanıyorlardır. Ee, Türkler zaten yabancı dil öğrenmiyor. Yani bugün Amerikalı başka bir dil mi öğreniyor adam? İngilizce biliyor zaten. Ne? Herkes İngilizce biliyor. Ee, hakikaten bu güzel bir soru ve güzel bir araştırma konusu. Ee, yani ben bilim tarihi çerçevesinde bakmıştım e, şeye, hangi bizimkiler dışarıdan gelen mesela diyelim ki Joseph Denmeği de geliyor 1600 kaç da geliyor onlardan mı ne geliyor şimdi hafızam beni yanıtlabilir ama bu Galile'nin öğrencisi bu adam İstanbul'a geliyor önce Mısır'a geliyor sonra İstanbul'a geliyor ve kendi hatırı altında tartışmalar yaptığını söylüyor ulemayla. ne hangi dilde yapıyorlar kim mütercim merak etmiştim bu 2002'de çalıştığım bir konuydu benim Joseph Demegido. O bir İbrani Yahudi bir kabalist ve kabalist geleneği araştırmak için Mısır'a geliyor. Sonra Suriye'ye gidiyor, Oradan İstanbul'a Çok merak etmiştim ama bulamamıştım. Yani İstanbul'daki tartışmalar hangi dille yaptı bu adam? Mütercim kim? E, ya da Mısır'da Arapça e, işte bir matematikçinin adını veriyor tartışmalar Arapça yaptı ama kim mütercim bilmiyoruz. Şimdi dil bilen var mı? Mesela Golius hem Mısır'da hem şeyde Kudüs, Filistin bölgesinde hem de İstanbul'da rahat çünkü Türkçe biliyor adam. Arapça da biliyor. Adam oryantalist. Zaten ceveriyi çevirmiş latinceye. Şimdi Türkçe bilen Avrupalı alimler var. Arapça bilen alimler var. Bunları biliyoruz kimler olduğunu az çok. Ama dediğim gibi bu yani gerçekten güzel bir araştırma konusu hatta çalışma konusu. Bakmak lazım buna. Yani, ben bana bir şey söyleyeyim mi? Bazı, e, affedersin İsmail Hocam, bazı kütüphanelerde e, kamusal kütüphanelerde yazmaların üstünde latince notlar olduğunu biliyoruz. Çünkü oraya oradan gelen entelektüeller Toderini gibi kütüphanelere girip e, o yazmalar üzerine çalışıyorlar. Sami Hocam bunu bir araştırma konusu olarak verebilirsin. E, yanlış hatırlamıyorsam La Fontaine'in e, yok, La Fontaine mi? Yoksa şey bu Robinson Cruz'u yazan kimdi? Daniel Döfü'nün Daniel Daniel zannediyorum. Yanlış hatırlayabilirim. Bunlar hafızada eskiyen bilgiler. Ee, bir e, nedir onun adı? İbn-i Hay Bin Yaksan müştasında İstanbul'daki bir müştasında notunun olduğunu bir yerden okuduğumu hatırlıyorum mesela. Da bunlar benim konularım olmadığı için üzerine gitmedim ama e, bu tür bir araştırmayı Sami Hocam yazmalar kurumunun yapması lazım. İstanbul'da ya da Mehmet Hoca da burada Mehmet Arıkan. Ee, İstanbul'da bulunan ya da Osmanlı döneminde istihdam edilen eserlerde Avrupa'ya giden eser olabilir. E, Latince harflerle yazılmış şeyler. Mesela Takiyettin'in böyle birkaç yazması var değil mi Mehmet? Hatırlıyorsun Mehmet Arıkan. E, e, hocam şey tıp kitapları falan var. Ben Millet Kütüphanesi'nde görmüştüm bir tane. Ya bak işte bunlar i̇şte not, mesela ince notlar var. Büyük ihtimalle gelen bir e, bilim adamı ya da bir alim yabancı Fransız İtalyan o kitaplara not düşüyor okurken. Olabilir ya bunları da araştırmak gerekiyor. Bu da yazma kültürüne yeni bir katkı. Sağ hocam görüyorsun bak neler sana konular ver, üretiyoruz burada. Eyvallah hocam ekmek. Hocam, Sami hocam çok tezcanlı. <gülüyor> Sami hocam hemen bunu şimdi şey proje yapar. Önümüzdeki hafta şeyi, derneği toplantıya çağırır. Hemen uluslararası bir sempozim örgütler. Allah e, sahini meşgul eylesin. E, kim hocam, kim demiyordun? Evet. Hocam bu vesileyle buyurun e, lütfen Sami Hocam. Siz de oturumu kapatmadan önce dinlemek isteriz. E, hocam çok teşekkür ediyoruz. E, üçüncü boyut kattığınız kitaba. Yani bir e, kitap değerlendirme metodolojisi e, gibi oldu benim için. Ee, gerçekten keyifle dinlediğim bir e, şey oldu. Bir iki hatırlatma yapıp e, e, programı kapatmak istiyoruz müsaadenizle. E, yani ben kitapla alakalı sorularım vardı ama çok uzatmamak için onu daha sonra bile size sorarım. E, i̇ki tane ilan e, da bulunmak istiyorum. Bir tanesi arkadaşlar nazaret okumaları başladı biliyorsunuz. Ali Kuşçu metinlerinden e, başlanıldı. Ilgi duyanların, Arapçası olanların metni takip edebilecek olanlar. Hala eğer kabul edilebiliyorsa... E, yok bunu... yok, Arapça bilmek zor... ...şart değil canım istiyorsa, sırf dinler. Öyle mi Ama, hocam? Tabii, tabii canım, gelebilir. Evet. E, Herkese açık, yurt dışı, yurt içi... ...şey sadece web, webinar mı ne diyor, ona kayıt olacak kaydolacak... Tamam. ...dinleyebilir. Çünkü biz önce e, ilmi Vaz'ı okuyoruz... ...Eylül ayından itibaren... ...ya da Ekim ayından itibaren... ...Ali Kuşçu'nun Fethiyesi'ni okuyacağız... ...sonra Muhammediyesi'ni okuyacağız... böyle gideceğiz. Yani Ali Kuşçu'nun 2024... İşte 5. Ölüm Yıl hazırlık aşamasında anlamında bunlar. İsteyen katılabilir. İlla Arapça bilmesi gerek. Ben şeydeki, İlem'deki format gibi zannettim hocam. Orada Arapça. Yok yok yok. Tamam. Peki özür dilerim. Yani bu ben hararetle tavsiye ediyorum. Ben e, İlem'deki e, şeylerde dinleyici olarak e, e, bir seneye yakın katıldım. Çok üst düzeyde. O, o lisans üstü... yoktu orada zaten. Yüksek lisans doktora ve öğretim üyesi evet. arkadaşlar da o çok üst seviyeli bir met okumaydı canım. Evet ama bu da en azından ona yakın bir okum olduğunu tahmin ediyorum Abdullah Hoca'nın. E... O, okumanın tabii seviyesi şey de yani arkadaşlar eğer sıkılmıyorlarsa ben e, metinde takip etmeden çünkü Türkçesi yok dinleyip. Kulak dolgunluğu kazanmak istiyorum evet. diyorsa gelebilir. Sıkıntı değil ya. Yani. Diğer bir e, duyurumuz ise e, bu yakın zamanda çıkan yine e, Merkez Yönetim e, Kurulu üyelerimizden Müstakim Arıcı Mehmet e, Arıkan ve e, Abdurrahman Atçıl'ın e, hazırladıkları Taşköprü İzare kitabı var. Bu kitap üzerine 30 Haziran'da e, İhsan Hocam'ın e, moderatörlüğünde bir e, panel yapacağız inşallah İlemle. Evet, İlemle hak... birlikte pardon. Onu da şimdiden Hayır. ilan ettim. Evet, hakikaten son zamanlarda hazırlanan en önemli ve en nitelikli çalışmalardan biri olduğunu düşünüyorum. Evet. Ee, i̇lk bölümünü okumamış okumuş olmama rağmen tekrar okumaya başladım. Zevk alıyorum. Yani bir Osmanlı alimi biyografisi yazma kaynaklara dayanarak nasıl evet. hazırlanır? Bir metot. Yani bu eser aynı zamanda... Gençlerin okuması lazım. Sediyeyi de. çok yükselttiler hocam ya. Çok yükselttiler. İyi ki ben genç değilim. Bırakırdım bu işleri ha. <gülüyor> o seviyeyi ya, nasıl? Böyle e, yani bu eserle yazma eser e, kültürü çalışmaların aslında e, tarih bilimine katkısını da e, ayrıca gösterilmiş e, oluyor. Evet. E, aslında bu eser yazma eserler merkezinin e, önemli bir örnek metni olmuş olabilir o, olur yani. Evet. İnşallah bunları e, uzun vadede İngilizceye tercüme etmeyi e, Carulla kitabı ile beraber e, düşünüyoruz. Bakalım eee evet. eserin ikinci versiyonunu hazırlayacak Müstakim Hoca ile Mehmet Hoca benim bilgim dahilinde söylüyorum. Kesinlikle İngilizce'de de tercüme edilmesi lazım. Çünkü ikinci versiyonda yeni malzemeler buldu. O devam ettiler araştırmalarına. Çok yeni malzemeler buldular. E, terekelerinden, yazma kayıtlarından, hatta o yayınladıkları metnin özet Taşköprüzade tarafından yeni bir versiyonunu buldular falan. Yani aslında metin yayınlanmadan eskidi. <gülüyor> <gülüyor> evet. e, Valla emeklerine sağlık Mehmet Hoca İramış Takim Hoca'nın Gerçekten e, bu, gurur duyduk ya e, Kitap kültürü okumalarının e, Birinci programın finali oldu bu e, Sayın katılımcılar Allah nasip ederse kitap kültürü okumaları bağlamında Böyle müstakil e, programlar e, Biraz daha böyle ilgilisine yönelik e, Umumu açık olmayan e, programlar Sürdürmeyi e, düşünüyoruz e, Bu paylaşımları da e, Twitter hesabımızdan görebilirsiniz Ve mail grubumuzda olmayanlar Arzu ederlerse mail grubuna katılabilirler. Hocam çok teşekkür ediyorum. Hürmetlerimi arz ediyorum. Bir mukabele. Samicim ben de e, merkezin çok yeni kurulmuş bir merkez olmasına rağmen ve bu salgın sürecinde bulunmamıza rağmen e, böyle gerçekten anlamlı, e, içerikli e, toplantılar yapmasından dolayı memnuniyetimi ifade edeyim. Sana ve çalışma ekibine teşekkür ediyoruz. Burada Berat evet. Hocam var. Sayenizde evet, hocam, hocalar, müstakim evet. Hoca. Yani biz evet tamam, e, belki yönetimdeyiz ama işin yükü sizde, e, sende ve genç arkadaşlarda. Biz de e, senin çağısında tüm emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı yaz tatilleri diliyorum. Yavaş yavaş yaza giriyoruz çünkü. E, hepiniz Allah'a olun. Evet, hocam çok şey, teşekkür ediyorum. ben Gülsüm kısa bir hatırlatma da bulunayım. Evet olayım. hocam onu. Sebebi telif bir sempozyum hazırlığımız var. Ee, ilana çıkmak üzereyiz. Metinler, e, siteler falan her şey hazırlandı. Sonra rötuşları yapıyoruz. Bu, bu alanda çalışmayı düşünen arkadaşlarımız, hocalarımız, akademisyenler varsa sebebi telif temalı bir, e, bir yıl sonrası inşallah bir sempozyumumuz olacak. Ee, teşekkürler Gülsüm. Gülsüm'e de bu vesileyle çok teşekkür ederim hocam. Eyvallah, ben de çok teşekkür varmış. ediyorum hocam. E, Oturumu sonlandırmadan ben aslında bu okumalara düzenli olarak katılan arkadaşlara bir hatırlatma yapıp sonlandırmak isterim. E, kitap merkezli e, yaptığımız e, sohbetlerimiz yani oturumlarımız bugün sona erdi ancak haftaya e, hafta için 7-10 Haziran arasında 4 gün e, saat 6 ve 7 arasında Nimet İpek e, hocamıza Journal of Islamic Manuscripts üzerine e, değerlendirmeler yapmaya devam edeceğiz. Ee, yani arkadaşlar bir yere gitmesinler. <gülüyor> onu söylemek isterim. Ee, Sami Hocam çok... sırf niye matbul kitap okumaları yapıyorsunuz? Yazma okumaları da yapın. Hocam şöyle, bugün Mehmet'le bir toplantımız var bu toplantıdan sonra. Mecmua okuması yapmayı düşünüyoruz. Yani bir tamam onu da, da söyleyeceğim. Mecmua okuması, yazma okuması bunları da yapalım yani bence. Evet, yok zaten yazma mecmua. Yani Hatta müsa bu... okumaları, okumaları bile yapalım. Evet inşallah hocam inşallah. Desteğinizle de her daim e, güzel işler yapmaya. E, Sami olur. nasıl sevindi yeni bir proje <gülüyor> çıktı. <çektir. gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Sami hoca enerjine hayranım. Evet, Bana e, gençliğimi sağ hatırlatıyorsun. Hocam. Sağ olasın. Evet, ee, sahim evet. meşgul olsun inşallah. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Ee, Helal Hocam, İsmail Hocam, Cüdit Hoca hepinize e, teşekkür ediyorum katılmanız için. E, görem zikrediyorum bazı hocalarımın. Sağ olun, var olun, eksik olmayın. Hepinize İyi günler diliyorum. Ne? Teşekkürler. Teşekkürler. Ee, okuma programlarına da arkadaşlar birkaç soran arkadaş oldu. Ee, merkezin mailine e, bir mail gönderirseniz biz in inşallah dahil ederiz. Ee, herkese hayırlı günler, hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.